Arsene Lupe'n, Herlok Schoen's'e karşı Maurice Leblanc Seslendiren Seval Delikara Sarışın Kadın 514. numara 23. sıra Geçen sene 8 Aralık'ta Versailles Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapan Bay bu ikinci el eşya satan bir dükkanın yığınları arasında maun ağacından yapılmış küçük bir yazı masası gördü. Masanın birçok çekmecesinin olması çok hoşuna gitmişti. İşte Suzanna'nın doğum günü için bana gereken şey diye düşündü. Mütevazı bütçesini düşünmesine rağmen kızını mutlu etmek için pazarlık etti ve toplam 65 frank ödedi. Adresini verdiği esnada sağa solu karıştıran şık görünümlü genç bir adam aynı yazı masasını fark etti. Ne kadar diye sordu. Satıldı diye yanıtladı satıcı. Ah, belki de bu beyefendiye satıldı. Bay Jerbu selam verdi. Onun gibi bir beyefendinin masaya göz diktiğini görmenin mutluluğuyla dükkandan ayrıldı. Daha on adım atmamıştı ki genç adam ona katıldı. Şapkasını elinde tutarak mükemmel bir nezaketle şöyle dedi. Size sonsuz özürlerimi sunarım bayım. Yersiz bir soru olacak fakat elinizdeki masayı diğerlerinden özel olarak mı arıyordunuz? Hayır, bazı fiziksel deneyler için uygun bir fırsat arıyordum. Fakat onu önemli bir şey gibi tutuyorsunuz. Sadece ellerimde tutuyorum o kadar. Eski bir masa olduğu için olsa gerek. Çünkü çekmeceli bir masa. O halde bu masayı yine çekmeceleri olan daha iyi durumdaki bir masayla değiştirmeyi kabul eder miydiniz? Bu zaten iyi durumda ve değiş tokuş yapmak anlamsız geliyor. O zaman... Bay bu, buluttan nem kapan, ürkek mizaçlı bir kişiydi. Soğuk bir şekilde cevapladı. Rica ederim bayım, ısrar etmeyin. Yabancı adam karşısında dikildi. Bayım, verdiğiniz fiyatı bilmiyorum ama size iki katını teklif ediyorum. Hayır, üç katı? Of, burada bitirelim diye sabırsızca aykırdı öğretmen. Bana ait olan satılık değildir. Genç adam, Bay Jerbu'nun unutamayacağı sabit bakışlarını ona dikti. Sonra tek kelime etmeden topukları üzerinde dönerek uzaklaştı. Bir saat sonra masa, öğretmenin biyofle yolu üzerindeki küçük evine taşınıyordu. Kızını çağırdı. İşte bu senin için Suzanna. beğenirsen tabii. Suzanna yaratılıştan güzel, açık yürekli ve mutlu bir kızdı. Babasının boynuna atıldı. Kraliyet hediyesi almışçasına, neşeyle öpücüklere boğduğunu. onu. Aynı akşam Ohde'nin yardımıyla masasını yatak odasına taşıyan genç kız çekmecelerini temizledi ve kağıtlarını, mektup kutularını, yazışmalarını, kartpostal koleksiyonlarını ve kuzeni Filip'in şerefine sakladığı bazı gizli hatıraları özenle yerleştirdi. Ertesi gün saat yedi buçukta Bay Jerbu liseye gidiyordu. Saat onda Suzan'la her gün yaptığı gibi babasını çıkışta bekliyordu. Bajer bu için parmaklıkların karşısındaki kaldırımda kızını, onun zarif silüetini ve çocuksu tebessümünü görmek çok büyük bir mutluluktu. Eve birlikte döndüler. Yazı masandan ne haber? ''Muhteşem. Oh masanın bakırlarını temizledik. Gören altın zanneder. Memnunsun yani.'' Evet bu zamana kadar onsuz nasıl yaşadın bilmiyorum. Evin önündeki bahçeyi geçtiler. Bay Jerbu öğle yemeğinden önce masayı görelim mi diye teklif etti. Ah evet çok iyi fikir. Merdivenlerden ilk Suzanna çıktı. Ama yatak odasının eşiğine geldiğinde korkudan çığlık attı. Ne var orada diye mırıldandı Bay Jerbu. Sonra kendisi de odaya girdi. Yazı masası artık orada değildi. Sorgu yargıcını şaşırtan olan bitenin basitliğiydi. Suzanna'nın yokluğunda uşak Ohtan alışveriş yaparken plakalı bir müşavir komşular plakayı görmüşler, at arabasıyla bahçenin önünde durmuş ve zili iki defa çalmıştı. Komşular Ohtan'ın dışarıda olduğunu bilemediklerinden hiç şüphe duymamışlar. Öyle ki bu şahıs işini büyük bir rahatlık içinde halletmiş. Şu dikkate değer Hiçbir dolap kırılmamış, hiçbir pandül zorlanmamış. Üstelik Suzanna'nın yazı masasının mermerine bırakmış olduğu cüzdan içindeki altın metaliklerle birlikte yan masada bulundu. Yani hırsızlığın sebebi açık olarak saptanmıştı. Bu da onu daha da açıklanamaz hale getiriyordu. Hırsız bu kadar ufak bir ganimet için neden böylesi bir risk almıştı? Bulunan tek kanıt öğretmenin önceki gün yaşadığı olaydı. Bu genç adam birdenbire belirdi. Bana öyle geliyor ki onu reddettikten sonra beni tehdit ederek büyük bir hoşnutsuzlukla ayrılıyordu. Mesele oldukça belirsizdi. Satıcı sorgulandı. Bu iki beyefendiden ne birini ne de ötekini hatırlıyordu. Masaya gelince. Şevges de birinin vefatı üzerine yapılan bir açık artırmadan... 40 franga satın almıştı ve tam ederine sattığını düşünüyordu. Soruşturmanın devamında başka bir şey çıkmadı. Ama Bay Jerbo büyük zarara uğradığını düşünerek kaldı. Çekmecelerden birinin zemininde büyük bir fırsat saklanmış olmalıydı. Ve işte bu yüzden genç adam hazinenin yerini bildiği için böyle bir suç işlemişti. Zavallı babacım bu fırsat elimize geçseydi ne yapacaktık diye tekrarlıyordu Suzanna. Neler yapmazdık. Şahane bir çeyizle en seçkin damat adayları sana talip olabilirdi. Suzan'la kuzeni Filip için az da yetinmeye çalışıyordu. Zavallı bir damat adayıydı. Acı acı ah çekiyordu. Versailles'deki küçük evde hayat devam etti. Daha neşesiz, daha kaygısız, pişmanlıklardan ve hayal kırıklıklarından dolayı karanlık bir vaziyette. İki ay geçti. Birden Öncekinden daha ciddi olaylar, beklenmedik güzelliklerle ve yine beklenmedik felaketlerle üst üste geldi. 1 Şubat günü saat 5.30'da elinde bir gazeteyle eve giren Bay Jarbu, oturup gözlüklerini taktı ve okumaya başladı. Siyaset onu ilgilendirmiyordu. Sayfayı çevirmesiyle beraber şu başlığı taşıyan haber dikkatini çekti. Assasien Dölle Pigesse'nin 3. Loto çekilişi. 23. sıradaki 514. numara 1 milyon kazanıyor. Gazete parmaklarının arasından kaydı. Duvarlar gözlerinin önünde titredi ve kalbi duraksamaya başladı. 23. sıra ve 514. numara. Bu onun numarasıydı. Bileti arkadaşlarından birine iyilik yapmak için tesadüfen almıştı. Çünkü az da olsa kaderin yardımlarına inanıyordu. Ve işte kazanıyordu. Alelacele defterini aldı. 514. numara 23. sıra gayet güzel yazılmıştı. Hatta unutmamak için defterin ilk sayfasına yazmıştı. Peki ya bilet? Kıymetli biletini içine koyduğu zarf kutusunu bulmak için çalışma odasına koştu. Adımını atar atmaz tekrar sendeleyerek ve kalbi sıkışarak kaskatı kesildi. Zarf kutusu orada değildi. Korkutucu şeyse... Zarf kutusunun haftalardır orada olmadığını birdenbire hatırlamasıydı. Öğrencilerinin ödevlerini kontrol ederken gözüne ilişen kutu haftalardır yoktu. Bahçenin çakıllı yolunda bir gürültü işitildi. "Suzanna, Suzanna!" diyerek kızını çağırdı. Kız alışverişten geliyordu. Hızla yukarı çıktı. Bayjar bu boğuk bir sesle kekeledi. "Suzanna, kutu, zarf kutusu. Hangisi?" "Blue'nki." Bir perşembe günü getirdiğim bu masanın ucunda duran. Hatırlasana babacığım, onu birlikte kaldırmıştık. Ne zaman? O akşam biliyorsun olay gününden bir önceki gün. Ama nerede? Cevap ver, beni öldürüyorsun. Nerede mi? Yazı masasında. Çalınan yazı masasında mı? Evet, çalınan yazı masasında. Bu kelimeleri alçak bir sesle korkuyla tekrarladı. Sonra kızının elini tuttu. Daha alçak bir sesle, ''Kızım orada bir milyon vardı.'' dedi. Suzan ''Ah babacım bana neden söylemedin?'' diye mırıldandı safça. ''Bir milyon.'' diye söylendi. Bir senin kazanan numarasıydı. Bu felaketin ağırlığı onlara eziyordu. Uzun bir müddet bozmaya cesaret edemedikleri sessizliği korudular. Sonunda Suzan konuştu. ''Ama baba yine de parayı sana ödeyeceklerdir.'' ''Neden hangi kanıtla?'' Yani kanıt mı gerekiyor? Tanrı aşkına. Kanıtın yok mu? Bir tane var. Nerede? Kutudaydı. Kaybolan kutuda mı? Evet ve ikramiyeyi başka biri alacak. Ama bu korkunç olur. Babacım buna karşı savaşamaz mısın? Kim bilir, kim bilir. Bu adam çok kuvvetli olmalı. Ne dolaplar çeviriyor baksana. Bu masanın hikayesini hatırla. Gücünü bir anda toparlayarak doğruldu ve ayağını yere vurarak... ''Yok hayır hayır, o adam bir milyona sahip olmayacak, olmayacak. Neden olsun ki? Hem sonra nedenli becerikli becerikle olursa olsun hiçbir şey yapamaz. Eğer ikramiyeyi almak için meydana çıkarsa hapsedilir. Ah, görelim bakalım canım efendim. Bir fikrin mi var baba?'' ''İkramiye gelene kadar haklarımızı sonuna kadar savunmak, bunu başaracağız. Bir milyon bana ait ve onu alacağım.'' Birkaç dakika sonra şu telgrafı gönderiyordu. Credit fonsi Müdürüne Capuchin Caddesi Paris 23. sıranın 514. numarasının sahibiyim. Biletin bütün yasal haklarını bir yabancının hak iddiasına karşı donduruyorum. Jerbo. Neredeyse aynı zamanda Credit fonsiye başka bir telgraf daha geliyordu. 23. sıranın 514. numarası bende. Arsene Lupin ne zaman Arsène Lupin'in hayatını oluşturan sayısız maceradan birini anlatmaya girişsem tam bir kördüğümle karşılaşıyorum. Ve öyle zannediyorum ki bu maceralardan en sıradığını bile beni okuyanlar tarafından bilinecek. Hakikaten de bu güzel bir şekilde adlandırdığımız gibi milli hırsımızın en sarsıcı şekilde dikkat çekebilecek bir davranışı değil. Bütün yüzeyleriyle öğrenilebilecek bir marifeti değil. Kahramanlık hikayelerinde saklanan, ve ayrıntıların bolluğuyla açıklanabilen bir hareket değil. Mesela bu tuhaf sarışın kadın hikayesini kim bilmez? Merak uyandıran kısımlarıyla muhabirlerin büyük karakterlerle yazdığı 514. numara 23. sıra Angi Mahdin Caddesi Cinayeti Mavi Yakut Meşhur İngiliz dedektif Ferlock Shorms'ün olaya dahil olmasıyla birlikte ne büyük bir gümbürtü. Bu iki sanatçının savaşını gösteren her olay sonrasında ne büyük bir köpürme. Gazete satıcılarının Arsene Lübe'nin tutuklanması diye bağırdığı gün bulvarlarda ne büyük bir gürültü. Özür dilerim. İleri sürdüğüm yeni bir şey. Bilmecenin şifresini veriyorum. Bu maceraların etrafında her zaman karanlık kol gezer. Bu karanlığı ben yok ediyorum. Okunmuş ve gözden geçirilmiş haberlerin benzerini yazıyorum. Eski röportajları kopyalıyorum. Sonra hepsini birbirine bağlıyorum. Sınıflandırıyorum ve onların gerçek karşısında boyun eğmesini sağlıyorum. Benim ortağım, bence hayatından her zaman memnun olan Arsene Lupin. Ayrıca benimle aynı durumda olan şu an sün arkadaşı ve sırdaşı sözle tarif edilemez Wilson. İki telgrafında yayımlanmasıyla kopan kahkaha gürültüsünü hatırlıyoruz. Sadece Arsene Lupin'in adı bile... İzleyicilerin eğlenmesi için verilmiş bir sözdü. Beklenmedik bir güvenceydi. Peki ya izleyiciler kimdi? Bütün dünyaydı. Credit Fancy tarafından aceleyle yapılan araştırmaların sonucuna göre 23. sıranın 514. numarası Credit Lyonnais aracılığıyla Versailles şubesinde Besli Topçu Ocağı kumandanına teslim edilmişti. Ancak kumandan bir at kazasında ölmüştü. İtirafta bulunduğu yakın dostları tarafından ölümünden önce biletini bir arkadaşına satmış olduğu biliniyordu. Bu arkadaş, o benim diye tasdikledi Bay bu. Bunu kanıtlayınız diye karşı çıktı Kredit Fonse'nin müdürü. Kanıtlayayım mı? Kolayca. Birçok kişi söyleyebilir ki kumandanla her zaman devam eden bir dostluğumuz vardı ve Plastdagim kafede buluşurduk. İşte bir gün sıkıntılı bir anında onu kurtarmak için 20 frank karşılığında biletini satın aldım. Bu takası gören şahitleriniz var mı? Hayır. Bu durumda iddianızı ne üzerine kuruyorsunuz? Kumandanın bu kanı hakkında bana yazdığı bir mektup üzerine. Hangi mektup? Biletle birlikte iğnelenmiş bir mektup. Gösterin. Çalınan yazım masasındaydı. Bulun. O mektubu Arsène Lupin gönderdi. İçine, kendisinin resmi yayın organı olma onuruna sahip gazete, görüldüğü üzere en büyük hissedarlarından biri Lupin'di. Echo de France gazetesi tarafından bir not iliştirilmişti ki, notta Kumandan Besi'nin ona kişisel olarak yazmış olduğu mektubu, Metka Detina'nın avukatının ellerine bıraktığını bildiriyordu. Bu bir neşe patlamasıydı. Arsen Lüpen avukat tutuyordu. Arsen Lüpen konulan kurallara saygılı davranarak kendisini temsil etmesi için bir baro üyesini tayin ediyordu. Bütün basın Metka Detina'nın evine atıldı. Hem köklü hem itibarlı bir vekil, namuslu bir insan, aynı zamanda ince bir ruha sahip, biraz şüpheci ve bile isteye çelişkili olan bir adamdı. Metka detinan Arsen Lüpen'le karşılaşma şerefine asla nail olmamıştı ve bundan oldukça pişmandı. Ama zaten az önce onun talimatlarını almıştı ve Lüpen'in onu seçmesinden duyduğu onurdan hislenmiş olarak müvekkiliğinin hakkını bar gücüyle savunmak istiyordu. Yeni hazırlanmış dosyayı açtı ve dolaysız bir şekilde kumandanın mektubunu gösterdi. Mektup biletin devrini açıkça kanıtlıyordu. Ama satın alan kişinin ismini içermiyordu. ''Aziz dostum'' diyordu sade bir şekilde. ''Aziz dostum, o benim'' diye ekliyordu Arsen Lüpen kumandanın mektubuna eklenmiş bir notta. ''En iyi kanıt şu, mektuba ben sahibim.'' Muhabir kümeleri Bay bunun evini zaman kaybetmeden kuşattı. Bay bu, sadece şunu tekrarladı. ''Aziz dostum benden başkası değil.'' Arsen Lüpen kumandanın mektubunu loto biletiyle beraber çaldı. Gazetecilere bunu kanıtlamalı diye cevap verdi Lüpen. Aynı gazetecilerin önünde ama yazı masasını çalan o diye haykırdı Bay Jerbu. Lüpen yine aynı cevabı verdi. Bunu kanıtlamalı. Bu tatlı bir hayal gücü gösterisiydi. 23. sıranın 514. numarasına sahip iki adam arasındaki halka açık bir düelloydu. Muhabirlerin gidişleri ve gelişleri. Zavallı Bay Jerbu'nun telaşı karşısında Arsene Lüpen'in soğukkanlılığı. Basın şanssız adamın feryat figanlarıyla doluydu. Dokunaklı bir saflıkla talihsizliğini itiraf ediyordu. Bunu anlayın baylar. Bu serserinin benden çaldığı Suzanna'nın çeyizi. Kendim için gülüp geçerim. Ama Suzan'la için düşünün bir milyon, on 10 kere yüz bin frank. Ah yazı masasının bir hazine sakladığını biliyordum. Ona itiraz etmek faydasızdı. Düşmanı masayı çalarak loto biletinin varlığını inkar ediyordu ve asla hiçbir koşulda hiç kimse bu biletin büyük ikramiyeyi kazanacağını bilemezdi. İnliyordu. Alın işte o biliyordu. Yoksa neden bu sefil eşyayı çalma zahmetine girsin? Bilinmeyen sebepler için. Ama şüphesiz ki 20 frank değerinde olan mütevazı bir kağıt parçasını ele geçirmek için değil. Toplam 1 milyon. Bunu biliyordu, her şeyi biliyor. Ah, onu tanımıyorsunuz o soyguncu. Sizi bir milyondan yoksun bırakmadı. Diyalog daha fazla devam edebilirdi. Ama 12. gün Bay Jerbu, Arsene Lüpen'den gizli ibaresini içeren acil bir mektup aldı. Mektubu giderek artan bir telaşla okudu. Bayım, izleyiciler bizim zararımıza eğleniyorlar. Sizce de ciddi olmanın zamanı değil mi? Ben kendi adıma ciddi ve sağlam bir şekilde azimliyim. Durum aşikar. Kullanmaya hakkım olmayan bir bilete sahibim. Ve siz kullanmaya hakkınız olan bir bilete sahip değilsiniz. O zaman birbirimizi olmadan bir şey yapamayız. Yani ne siz bana hakkınızı devredersiniz, ne de ben size biletimi bırakırım. Ne yapmalı? Tek bir yol görüyorum. İkramiyeyi bölelim. Yarım milyon size, yarım milyon bana. Bu eşit değil mi? Süleyman'ın yargısı bizdeki adalet ihtiyacını karşılamıyor muydu? Bu doğru ve acil bir çözüm. Üzerinde tartışabileceğiniz bir teklif değil. Şartların sizi boyun eğmeye mecbur bıraktığı bir zorunluluk. Size düşünmek için üç gün veriyorum. Cuma sabahı Eko de France'ın seri ilanlarında Bay Arsène Lupin'e hitaben, size teklif ettiğim barış için dolaylı ve samimi bir şekilde kabulünüzü içeren, Gizli bir not okuyacağıma inanmak istiyorum. Neyin aracılığıyla milyonluk ikramiyeye birdenbire sahip olabilirsiniz? Söyleyeyim. Size ileride açıklayacağım yolla bana 500 bin frank bırakarak. Reddedilmem durumunda aynı sonuca ulaşmak için hazırlıklarımı yaptım. Öte yandan inatçılığınız size çok ciddi sıkıntılar doğuracaktır. Ek harçlar için 25 bin franklık bir kesintiye maruz kalırsınız. Kabul edin bayım. ''En içten saygılarımla, Arsen Lüpen.'' Çileden çıkmış Bay bu mektubu gösterip çoğaltmalarına izin vererek çok büyük bir hata yaptı. Hoşnutsuzluğu onu bütün budalılıkları itiyordu. ''Hiçbir şeye sahip olamayacak.'' diye bağırdı muhabirler meclisinin önünde. ''Bana ait olanı paylaşmak mı? Asla. İsterse biletini yırtabilir.'' ''Bununla beraber 500 bin frank hiçbir şey almamaktan iyidir.'' Konu bu değil, konu benim hakkım ve bu hakkı mahkemeler karşısında tesis edeceğim. Arsene Lüpen'e saldırmak mı? Bu komik olurdu. Hayır, kredit fonsiye, bana bir milyon borçları var. Biletin emanetine karşılık ya da en azından onu satın aldığınıza karşılık kanıt olmalı. Madem ki Arsen Lüpen yazı masasını çaldığını itiraf ediyor, o zaman kanıt var. Arsene Lüpen'in lafı mahkemede yeterli olacak mı? Olur ya da olmaz ben takipteyim. Halk heyecandan tepiniyordu. Bahisler yapıldı. Lüpen'i tutanlar Bay Jerbu'yu küçümsüyorlardı. Ötekilerse Lüpen'in tehditlerini pahalıya ödeyeceğini düşünüyordu. Herkeste bir nevi kaygı hissi vardı. Güçler bu iki düşman arasında hiç eşit değildi. Biri hücumunda çok sertti, diğeri ise köşeye sıkışmış bir hayvan gibi ürkmüştü. Cuma günü, Ekodofrance kapışıldı. Seri ilanların yer aldığı 5. sayfa ateşli bir şekilde incelendi. Hiçbir satır Bay Arsène Lupin'e hitap etmiyordu. Bay Jarbu, Lupin'in uyarılarına rağmen sessiz kalarak cevap veriyordu. Bu savaş ilanıydı. Akşam gazetelerden Matmazel Jarbu'nun kaçırıldığı öğreniliyordu. Arsène Lupin gösterileri olarak adlandırabileceğimiz olaylarda bizi güldüren kısımsa Polisin son derece komik rolüydü. Her şey onun dışında olup bitiyordu. Lüpen, emniyet şefi, ajanlar, komiserler kısaca onun niyetine engel olacak kimse yokmuş gibi konuşuyor, yazıyor, ikaz ediyor, emir veriyor, tehdit ediyor ve yargılıyordu. Bütün emniyet güçlerini yokmuş ya da değersizmiş gibi görüyordu. Engel tanımıyordu. Polis yine de debeleniyordu. Arsen Lüpen lafı geçer geçmez Hiyerarşinin en altındakilerden en üstündekine kadar herkes tutuşuyor, köpürüyor, kuduruyordu. Bu öyle bir düşmandı ki size kafa tutuyor, sizi kışkırtıyor, küçük düşürüyor ve en kötüsü sizi dikkate almıyordu. Böyle bir düşman karşısında ne yapmalıydı? Ona yirmi kala, Ohdi'nin şahitliğine göre Suzan'la evden çıkıyordu. Babası saat onu beş gece liseden çıktığında, Suzanna her zaman beklediği kaldırımda yoktu. Yani olan biten Suzanna'nın evden liseye gittiği 20 dakikalık gezinti esnasında ya da en azından lisenin yakınlarında gerçekleşmiştir. İki komşu evden 300 adım uzakta ile karşılaştıklarını doğruluyordu. Bir hanım cadde boyunca yürüyen genç bir kız görmüştü ki eşkali Suzanna'ya uyuyordu. Ya sonra sonrası bilinmiyordu. Her taraf arandı. Gar ve gişe memurları sorgulandı. Genç bir kızın kaçırılmasına ilişkin hiçbir şey fark etmemişlerdi. Öte yandan Ville d'Avray'da bir bakkalın bildirdiğine göre Paris'ten gelmekte olan kapalı bir otomobile yağ satmıştı. Önünde şoförü içinde sarışın bir hanım ziyadesiyle sarışın bir hanım vardı diye belirtti bakkal. Bir saat sonra otomobil Versailles'e dönüyordu. Bir kasis onu yavaşlamak zorunda bıraktı ki Bakkal bu sayede Sarışın Hanım'la birlikte şal ve peçeyle kuşanmış başka bir hanımı hayal meyal seçti. Şüphesiz ki bu kadın Susan Najer buydu. Ama o zaman kaçırmanın gündüz, oldukça işlek bir yolda hatta şehrin merkezinde gerçekleştiğini varsaymak gerekiyordu. Nasıl, nerede, hiçbir çığlık işitilmedi, hiçbir şüpheli hareket görülmedi. Bakkal otomobilin eşgalini verdi. Pujon marka 24 atlı bir limuzindi. Karoseri koyu maviydi. Tamamen tesadüfen otomobille kaçırılma üzerine ihtisas yapan büyük garajın müdiresi Madame Bob-Boltku bilgi verdi. Cuma sabahı Pujon bir limuzini sarışın bir kadına günlük kiralamıştı. Üstelik kadını bir daha görmemişti. Ya şoför? İsmi Ernest'ti. Bir önceki gün belgelerinin kabul edilmesiyle hizmete alınmıştı. Burada mı? Hayır, arabayı aldı ve geri dönmedi. İzini bulamaz mıyız? Kesinlikle buluruz. Onu tavsiye eden kişilerden. İşte isimleri. O kişilere gidildi. Hiçbiri Ernest isimli şahsı tanımıyordu. Yani, karanlıklardan çıkmak için takip edilen her iz başka karanlıklarda, başka bilmecelerde sona eriyordu. Başar bu. Böyle yıkıcı bir şekilde başlayan savaşa girecek güçte de değildi. Kızının kaybolmasından beri teselli edilemiyordu. Vicdan azabından işkence görmüştü. Boyun eğdi. Eko'da de France'da yeni bir duyuru çıktı. Herkes Bay bunun art niyeti olmadan samimi ve kesin bir şekilde boyun eğdiğini öğrendi. Bu zaferdi. Savaş dört gün içinde sona erdi. İki gün sonra Bay bu. Kredit Fonsi'nin avlusundan geçiyordu. Müdürün yanına gitti. 23. sıranın 514. numarasını uzattı. Müdür yerinden sıçradı. ''Ah, o sizin miydi? Size geri mi geldi?'' ''Yanlış yola sapmıştı, işte.'' diye cevap verdi Bay Jerbo. ''Yani ileri sürdüğünüz gibi soruluyordu ki... ''Hepsi dedikodu ve yalandan ibaret. Ama aynı zamanda bize bunu destekleyen bir belge gerekecek.'' Kumandanın mektubu yeterli mi? Kesinlikle. İşte buyurun. Mükemmel. Bunları emanete bırakmak istemez miydiniz? Bize doğrulamamız için 15 gün verildi. Kasamıza gelebileceğiniz an itibariyle size haber vereceğim. Şu andan o zamana kadar bayım, Ümid ediyorum ki bütün çabanızı hiçbir şey söylememeye ve bu olayı en derin sessizlik içinde bitirmeye sarf edersiniz. Niyetim tam da bu diyerek sustular. Bay bu konuşmadı, müdür de öyle. Ama öyle sırlar vardır ki hiçbir boşboğazlık yapılmadan ortaya çıkar. Ansızın şaşkınlık veren bir hayranlıkla Arsen Lübe'nin Bay bileti gönderme cesaretinde bulunduğu öğrenildi. Belli ki iyi bir oyuncuydu. Çünkü masaya sürülen bu denli mühim koz kıymetli bir biletti. Kesinlikle bilerek vazgeçiyordu ve böyle bir kart eşitliği sağlıyordu. Ya eğer genç kız kaçmaktaysa ya hapsedilen rehine geri alınırsa polis düşmanın zayıf noktasını hissetti ve çabasını iki katına çıkardı. Arsen Lupin silahsızdı. Olasılıkların çarklarına saplanarak ve göz dikilen 1 milyonluk meteliğe hiç dokunmayarak kendi kendini tüketmişti. Suzanna'yı bulmak gerekiyordu. Eğer bulunmazsa ötesi yoktu. Kaçıyordu. Diyelim ki durum Arsene Lüpen'den yana olsun. İlk eli kazansın. Ama en zoru onu gerçekleştirmek. Matpazel Jerbu onun ellerinde. Bu konuda hemfikiriz ve onu 500 bin frank almadan bırakmayacak. Ama bu takas nerede ve nasıl gerçekleşecek? Bu takasın gerçekleşmesi için bir randevu alması lazım. Ve o halde Bay Jerbu'yu polisi uyarmaktan alıkoyan şey parayı elinde tutarak kızını geri almak mı? Öğretmenle röportaj yapıldı. Çok bitkindi. Sükunete ihtiyacı vardı. Ulaşılamaz gözüküyordu. Diyecek bir şeyim yok. Bekliyorum. Ya matmazaj yer bu? Aramalar devam ediyor. Peki Arsen Lüpen size yazdı mı? Hayır. Doğruluyor musunuz? Hayır. O zaman evet. Talimatları neydi? Diyecek bir şeyim yok. Metka Detina'nın etrafı sarıldı. Bay Lüpen benim müvekkilim. Diye cevapladı yapmacık bir ağırbaşlılıkla. Takdir edersiniz ki büyük ihtiyat göstermek zorundayım. Bütün bu gizemler halkı sinirlendiriyordu. Elbette planlar gizli saklı yapılıyordu. Polis, Bajerbu'nun etrafında gece gündüz gözetimdeyken Arsene Lupin planlarını hazırlıyordu ve olayları düğümlüyordu. Ve üç sonuç inceleniyordu. Tutuklama, zafer yahut gülünesi ve acınası bir başarısızlık. Ama halkın merakı az da olsa giderilmeliydi ve gerçek ilk defa bu sayfalarda eksiksiz olarak açığa çıkıyordu. 12 Mart Salı günü Bay Jarbu sıradan görünümlü bir zarf içinde Kredit Fonsi'nin kararını aldı. Perşembe saat 1'de Paris trenindeydi. Saat 2'de 1000 franklık bir çek ona teslim edilmişti. Çeklere titreyerek tek tek baktığı esnada, İki adam büyük kapının biraz ötesinde duran bir arabayla görüşüyordu. Bu adamlardan birinin saçları griye çalıyordu. Küçük memurun tavrı ve giyimiyle ters düşen atılgan bir görünümü vardı. Bu adam baş müfettiş Ganimart'tı. Yaşlı Ganimart, lüpenin yeri doldurulamaz düşmanı. Onbaşı Follenfant'la konuşuyordu. Bu gecikmeyecek. Beş dakika içinde adamımızı göreceğiz. Her şey hazır mı? Kesinlikle. Kaç kişiyiz? 8 ikisi bisikletli. Ben de üç kişi sayılırım fakat bu yeterli sayılmaz. Neye mal olursa olsun bu elimizden kaçmamalı. Ayarladıkları gibi lüpenle randevusuna gidiyor. Matmazelle yarım milyonu değiş tokuş ediyor ve oyun oynanmış oluyor. Ama adamımız neden bizimle birlikte yürümüyor? Öylesi çok kolay olurdu. Bizi oyununa dahil ederek bir milyonun tamamını korumuş olurdu. Evet ama korkuyor. Eğer oyuna ondan başkasını dahil etmeyi denerse kızına kavuşamayacak. Kimden başkasını? Ondan. Ganimart bu kelimeyi ciddi bir tonla biraz çekinerek söyledi. Sanki şimdiden pençelerini hissettiği doğaüstü bir varlıktan bahsediyormuş gibiydi. Oldukça gülünç diye akıllıca gözlemledi Folenfant. Bu beyefendiyi kendine karşı korumak için bir arada olmamız ''Lüpenle dünya tersine döner.'' diye iç geçirdi Ganimart. Bir dakika akıp gitti. ''Dikkat!'' dedi. Bay bu çıkıyordu. Kapusin caddesinin ucunda sol taraftaki bulvara yöneldi. Dükkanlar boyunca ağır ağır uzaklaşıyordu ve vitrinlere bakıyordu. ''Müşteri çok sakin.'' diyordu Ganimart. ''Cebinde bir milyon olan bir şahıs. Bu sakinlikte olmaz.'' ''Ne yapabilir?'' ''Ah! Besbeyli hiçbir şey.'' Ne olursa olsun şüpheleniyorum. Lüpen lüpendir. O anda Bay Jerbu bir gazete bayiğine doğru yöneldi. Bir gazete seçti. Ve uzattığı kollarıyla küçük adımlarla ilerleyerek okumaya koyuldu. Aniden bir sıçrayışta kaldırımın kenarında duran bir otomobile attı kendini. Otomobil hızla ilerlediğine göre motor çalışır durumdaydı. Madleni geride bırakıp gözden kayboldu. Tanrı aşkına! Diya haykırdı Ganimart. Yine onun tarzında bir hareket. İleri atılmıştı ve diğer adamlar da onunla aynı anda maddenin etrafında koşuyorlardı. Birden kahkayı patlattı. Mazebo bulvarının girişinde otomobil bozulmuştu ve Bay bu otomobilden iniyordu. Hızlı Folenfant şoför, belki de Ernest isimli şahıs. Follenfant şoförle ilgilendi. Gaston isimli biriydi. Kiralık otomobil şirketinde çalışıyordu. On dakika önce bir beyefendi onu tutmuştu ve ona motoru çalıştırarak gazete bayinin yanında beklemesini söylemişti. Bir başka beyefendi gelene kadar. Ya ikinci müşteri? Diye sordu Follenfant. Hangi adresi verdi? Hiçbir adres vermedi. Mazebu bulvarı, Messine caddesi, çift bahşiş hepsi bu. Ama Bay Jerbu. Bu esnada bir dakika bile kaybetmeden geçen ilk arabaya atlamıştı. Arabacı Concorde metrosuna. Öğretmen metrodan Pelagoyen meydanına çıktı. Başka bir arabaya koştu ve buz meydanına götürüldü. Metroda ikinci yolculuktan sonra Villi Caddesi, sonra üçüncü araba. Arabacı 25 numara Clapegon sokağı. Klapegon sokağının 25 numarası Batignol bulvarından köşedeki evle ayrılıyordu. İlk kata çıkıp zili çaldı. Bibey kapıyı açtı. Metka Detinan burada mı oturuyor? Bizzat benim, siz de şüphesiz ki Bay J Jerbu'sunuz. Kesinlikle. Sizi bekliyordum bayım, içeri girin lütfen. Bay Jerbu avukatın bürosuna girdiği vakit sarkaçlı saat 3'ü gösteriyordu. Hemen şöyle dedi. ''Bana bildirilen saat bu. Burada değil mi?'' ''Henüz değil.'' Bay bu oturdu. alını kuruladı. Saati bilmiyormuş gibi kol saatine bakıp kaygıyla konuştu. ''Gelecek mi?'' Avukat cevapladı. ''Bilmek için can attığım dünya kadar şey hakkında beni mi sorguluyorsunuz bayım? Asla böyle bir sabırsızlık duymadım. Her neyse. Eğer gelirse çok büyük bir risk alıyor.'' Bu ev 15 günden beri sıkı bir gözetim altında. Benden kuşkulanılıyor. Ben çok daha beterim. Ayrıca bana yapışan polislerin izimi kaybettiklerinden emin olamıyorum. Ama o zaman öğretmen, bu benim hatam olmaz diye bağırdı. Benim yüzüme vuracak hiçbir şeyi yok. Neye söz verdim? Emirlerine itaat etmeye. Pekala, emirlerine körük körüne itaat ettim. Belirlediği saatte parayı aldım ve ''Bana buyurduğu şekilde sizin evinize geldim. Kızımın kötülüğünün sorumlusu olarak bütün sözlerimi derin bir sadakatle tuttum. Şimdi sıra onda.'' Ve kaygılı bir sesle ekledi. ''Kızımı getirecek değil mi? Öyle umuyorum. Peki, Lüpen'i gördünüz mü?'' ''Ben mi? Hayır. Bir mektupla benden sadece hem sizi hem de onu karşılamamı, saat üçten evvel hizmetçilerimi başımdan sağmamı, ve sizin gelişinizden onun çıkışına kadar evime kimseyi kabul etmememi istedi. Bu teklifi kabul etmiyorsam Ecuador France gazetesinde iki satırla bunu bildirmemi rica etti. Ancak Arsene e hizmet etmekten ziyadesiyle mutluyum ve her şeye razıyım. Bayşer bu inledi. Vah gene vah! Bütün her şey nasıl bitecek? Cebinden banka çeklerini çıkardı. Onları masanın üzerine serdi ve eşit sayıda iki paket olarak ayırdı. Sonra sustular. Zaman zaman Bay bu kapıya kulak veriyordu. Zil çalmamış mıydı? Dakikalar ilerledikçe kaygısı artıyordu ve Metka Detinan da aynı şekilde neredeyse sancılı bir duyguya kapılmıştı. Bir ara avukat dahi soğukkanlılığını kaybetti. Aniden ayağa kalktı. Onu görmeyeceğiz. Nasıl arzu ederseniz. Onun için bu bir delilik olurdu. Bize güvenmesi gerekirdi çünkü... Bizler ona ihanet etmeye mahir olmayan dürüst insanlarız. Lakin tehlike sadece burada değil. Bay Jerbu, boynu bükülmüş bir halde, iki elini de çeklerin üstüne koyarak mırıldandı. Gelsin Tanrım ne olur gelsin. Susanna'ya kavuşmak için her şeyimi verirdim. Kapı açıldı. Her şeyinizin yarısı yetecek Bay Jerbu. Eşikte biri duruyordu. Genç bir adam, zarif giyimliydi. Bay Jerbu onu hemen tanıdı. Bu adam eşya dükkanının orada, Versailles'da yanına gelen adamdı. Ona doğru atıldı. Ya Susanla kızım nerede? Arsen Lüpen itinayla kapıyı kapatıp sakin bir tavırla eldivenlerini çıkarırken avukatla konuştum. Benim aziz Medgam, haklarımı savunmayı kabul etme nezaketini gösterdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu unutmayacağım. Medga detinan söylendi. Ama zili çalmadınız, kapıyı duymadım. Ziller ve kapılar, onları duymaksızın çalışmak zorunda olan nesneler. İşte buradayım, önemli olan bu. Kızım, Suzanna, ona ne yaptınız? Diye tekrar etti öğretmen. Tanrı aşkına bayım, dedi Lüpen. Ne kadar da acelecisiniz. Biraz sonra matmazel, kollarınızda olacak, emin olun. İçeri de gezindi. Sonra övgü saçan büyük bir soylunun ses tonuyla konuştu. Bay bu. ''Biraz önce gösterdiğiniz beceri için sizi kutluyorum. Otomobil bu saçma kazayı yapmasaydı, etiol de buluşur ve Metka Detinan'ı da bu ziyaretin sıkıntısından kurtarmış olurduk. Nihayet bu yazılıydı.'' Banknot tomarlarını görünce haykırdı. ''Ah mükemmel, bir milyon orada. Vakit kaybetmeyeceğiz. Müsaadenizle.'' Metka Detinan masanın önüne geçerek ''Hayır.'' diye karşı koydu. Matmazel bu, hala gelmedi. Yani? Yani onun burada olması zorunlu değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Arsene Lupin pek güven vermiyor. Yarım milyonu cebe koyuyor ve rehineyi bırakmıyor. Ah azizim Metka! Kocaman bir bilinmezliğim ben. Çünkü kader beni biraz farklı davranışlar içine sürükledi. Özel davranışlara. Bana güvenmekten şüphe duyuluyor. Bana! Ben ki... Tedirginliğin ve inceliğin insanıyım. O halde azizim, korkunuz varsa pencereyi açın ve söylenin. Sokakta en az 12 polis var. Öyle mi düşünüyorsunuz? Arsen Lupen perdeyi araladı. Zannediyorum ki Bayser bu izini kanimardan saklama konusunda yeteneksiz. Ne diyordum? İşte buyurun cesur arkadaşım. Bu nasıl mümkün olur? Diye haykırdı öğretmen. Size yemin ederim ki. Ki bana ihanet etmediniz. Bundan şüphe duymuyorum ama bu kurnazlar beceriklidir. Buyurun, Folenfantı görüyorum ve Güme, Duizi. Benim bütün iyi arkadaşlarım gelmiş mi ne? Metka Detinan ona şaşkınlıkla bakıyordu. Nasıl bir sakinlik? Mutlu Mesut gülüyor. Sanki herhangi bir çocuk oyunuyla eğleniyordu ve hiçbir tehlike onu korkutmuyordu. Polislerin gözükmesine rağmen bu sakinlik avukata güven verdi. Banka çeklerinin olduğu masadan uzaklaştı. Arsène Lupin iki tomardan önce birini, sonra diğerini tuttu. İkisinden de 25er çek çıkardı. Metgadetinana 50 adet çeki uzatırken konuştu. Bay Gerbunun saygı değer payı, Aziz ustamın payı ve Arsène Lupin'inki. Size bunu borçluyuz. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz diye yanıtladı Metgadetinan. Efendim. Ya bizim yüzümüzden çektiğiniz bunca sıkıntı? Ya bu sıkıntıları kabul etmekle aldığım bunca has? Demek ki aziz Metgam Arsene Lüfen'den gelen hiçbir şeyi kabul etmek istemiyorsunuz. İç geçirdi. İşte bu kötü bir şöhrete sahip olmanın ne demek olduğu. 50 adet 10 bin franga öğretmene uzattı. Bayım, bu güzel karşılaşmamızın hatırası için size şunu vermeme müsaade edin. Bu matmazel bunun mürüvveti için benim hediyem olacak. Bay Jerbo atılgan bir şekilde çekleri alarak itiraz etti. Benim kızım evlenmeyecek. Eğer rızanızı vermeyi reddederseniz evlenmeyecek. Ama evlenmek için yanıp tutuşuyor. Nereden biliyorsunuz? Genç kızların babalarının izni olmadan sık sık hayal kurduklarını bilirim. Çok şükür. Arsene Lüpen isimli iyi kalpli dahiler var ve yazı masalarının içinde bu sevimli ruhların sırlarını keşfediyorlar. Orada başka bir şey daha mı keşfettiniz? diye sordu Metka Detinan. İtiraf ediyorum ki bu masanın neden dikkatinizin odak noktası haline geldiğini bilmeye dair merakım büyük. Tarihi bir sebep azizim Metka. Bay bunun loto biletinden başka bir hazine içermediği fikrinin tam tersi olmasına rağmen ki bunu göz ardı ediyorum. Masaya değer veriyor ve onu uzun zamandır arıyordum. Porsuk ve maun ağaçlarından yapılmış, kenger yapraklı çadırlarla bezenmiş bu masa, Maggie Walevska'nın Bulanya'da yaşadığı gizli küçük evde bulundu ve çekmecelerinden birinde şu kayıt var. Fransız İmparatoru 1. Napolyon'a itaaf edilmiş, onun en sadık hizmetkarı Manson tarafından. Ve aşağısında bir bıçağın ucuyla şu kelimeler kazanmış. Sana magi. Devamında Napolyon İmparadoriçe Josefina için bir kopyasını yaptırmış. Öyle ki sonda hayran olduğumuz yazı masası bundan böyle koleksiyonumun bir parçası haline gelen masanın kusurlu bir kopyası. Öğretmen inledi. Tüh satıcıdayken bunu bilseydim büyük bir aceleyle masayı size satmış olurdum. Arsene Lüpen gülerek konuştu. Ayrıca 23. sıranın 514. numarasını sadece kendiniz için tutmanın kıymetli fırsatına da sahip olurdunuz. Bu da sizi kızımı kaçırmaya yöneltmezdi ve bütün bunlar hiç yaşanmamış olurdu. Bütün bunlar? Bu kaçırma. Ama aziz bayım hata yapıyorsunuz. Matmazer Şerbu kaçırılmadı. Kaçırılmadı mı? Asla. Kim kaçırılma diyor şiddet diyor. Ancak kendi arzusuyla rehinelik yaptı. Kendi arzusuyla mı? diye tekrar etti Bay Jerbu. Hayretler içindeydi. Evet, neredeyse kendi isteği üzerine. Matmazel Jerbu gibi akıllı bir genç kız, ruhunun derinliklerinde itiraf edilmemiş bir tutku büyütüyor. Çeyizinizi kazanmaktan nasıl vazgeçsin? Ah, size yemin ederim onu anlamak çok kolaydı. Çünkü sizin inadınızı yenmenin başka bir yolu yoktu. Metkadettin'in oldukça eğleniyordu. İtiraz etti. En zoru onunla anlaşmanız olmalı. Matmazel Jargon'un sizin yanınıza gelmesi kabul edilemez. Ah! Benim yanıma mı? Hayır. Matmazeli tanıma şerefine nail olmadım. Arkadaşlarımdan biri anlaşmaları başlatmayı pek istedi. Şüphesiz ki otomobildeki sarışın kadın diye sözünü kesti Metkadettin. Kesinlikle. Lisenin oradaki ilk görüşmeden beri her şey ayarlanmıştı. Matmazel Jerbo ve yeni arkadaşı Belçika'yı ve Hollanda'yı bir genç kız için en keyifli ve en öğretici şekilde seyahat ettiğinden beri geri kalanını bizzat kendisi size izah edecek. Giriş kapısı çalıyordu. Üç hızlı vuruş sonra sadece bir tane sonra yine bir tane. ''İşte geldi'' dedi Lüpen. ''Azize Metka arzu ederseniz'' avukat kapıya atıldı. İki genç kadın içeri girdi. Biri Vajer'bun'un kollarına atıldı. Diğeri Lüpene yaklaştı. Uzun boyluydu. Biçimli bir vücudu vardı. Yüzü çok beyazdı. Saçları sarıydı. Işıl ışıl bir sarı. Gevşek ve kıvrımlı saç bantlarıyla ikiye ayrılıyordu. Siyah giyinmişti. Boynuna beş kat sarılmış kara kehribar kolyeden başka süsü yoktu. Bir zarafet abidesine benziyordu. Arsen Lüpen ona birkaç şey söyledi. Sonra Matmazel Jervu'ya selam vererek şöyle dedi. Bütün bu sıkıntılar için sizden özür dilerim Matmazel ama bununla beraber sizin çok da mutsuz olmadığınızı ümit ediyorum. Mutsuz mu? Zavallı babam böyle olmasaydı neredeyse çok mutlu olacaktım. O zaman her şeyin en güzeli için babanıza tekrar sarılınız. Bu kız bir harika ve onunla kuzeniniz hakkında konuşmak için bu fırsatı değerlendiriniz. Kuzenim mi? Bu ne demek oluyor? Anlamıyorum. Evet, anlıyorsunuz. Kuzeniniz Philip, mektuplarını özenle sakladığınız genç adam. Susan'la kızardı. Karşı koymayı bıraktı ve nihayetinde Lüpen'in tavsiye ettiği gibi babasının kollarına tekrar atıldı. Lüpen ikisine de şefkat dolu gözlerle baktı. Doğruyu yapmanın mükafatı alınmış gibiydi. Ne dokunaklı bir sahne. Mutlu baba, mutlu kız. Söylemek gerekir ki bu mutluluk senin eserin Lüpen. Bu insanlar daha sonra sana dua edecek. İsmin onların torunlarına dindarca ulaşacak. Ah aile, aile. Lüpen pencereye doğru yürüdü. Bu güzel. Ganimard sürekli orada mı? Bu sevimli duygu seline katılmayı isterdi. Ama hayır, artık orada değil. Kimse yok. Ne o ne de ötekiler. Şeytan. Durum ciddileşiyor. Şimdiden dış kapıda olmaları şaşırtıcı olmaz. Belki bakkaldalar ya da merdivenlerde. Bay bu geçici duygusallığın kaçmasına izin verdi. Artık kızı dönmüştü. Gerçeklik duygusu ona geri geliyordu. Düşmanının tutuklanması onun için yarım milyon demekti. İçgüdüyle bir adım attı. Tesadüfmüş gibi yolunda lüpen bulunuyordu. Nereye gidiyorsunuz Bay bu? Beni onlara karşı korumaya mı? Pek sevilesi. ''Rahatsız olmayın. Zaten sizi temin ederim ki onlar benden daha endişeli.'' Düşünerek konuşmayı sürdürdü. ''İşin özünde ne biliyorlar? Sizin burada olduğunuzu aynı şekilde Matmazerjer bunun da bilinmeyen bir hanımla geldiğini görmüş olmalılar. Ya ben? Benden şüphelenmiyorlar. Daha bu sabahkilerden tavan arasına kadar arama yaptıkları eve nasıl girebilirdim? Hayır, bütün ihtimallere göre beni havada yakalamak için bekliyorlar.'' Zavallı cancağızlarım. Tanınmayan hanımın benim tarafımdan gönderildiğini tahmin etmedikçe ve takas için onun sorumlu olduğunu varsaymadıkça her halükarda onu çıkışta yakalamak için hazırlanıyorlar. Bir zil sesi çınladı. Lüfen ani bir hareketle bajer buyu durdurdu. Kuru ve buyurgan bir sesle "Artık yeter bayım. Kızınızı düşünün ve mantıklı olun. Yoksa size gelince metkateti inan." Bana söz verdiniz. Bay Jarbu olduğu yerde çakıldı. Avukat kımıldamadı. Lüpen en ufak bir telaş olmadan şapkasını aldı. Bir tutam toz şapkasını kirletiyordu. Tozları elinin tersiyle temizledi. Aziz Metkam, bana ihtiyacınız olursa. Batmazel Suzanna, size en güzel tebriklerimi. Bay Philippe'e de en dostane duygularımı sunarım. Cebinden çift kat altınla kaplı kalın bir saat çıkardı. Bay Jerbu, saat üçü kırk iki geçiyor. Üçü kırk altı geçe bu salondan çıkmanız için size izin veriyorum. Üçü kırk altı geçeden bir dakika bile önce değil, tamam mı? Metka dedi inan. Ama güç kullanarak girecekler. Demekten kendini alıkoyamadı. Unuttuğunuz bir kanun var azizim Metka. Ganimard. ''Bir Fransız vatandaşının hanesine tecavüz etmeye asla cesaret etmeyecektir. Harika bir köprü yapacak vaktimiz olacak. Ama beni affedin, üçünüzde biraz hislenmiş gözüküyorsunuz ve bunu suistimal etmeyi istemem.'' Kol saatini masaya koydu. Salonun kapısını açtı ve sarışın kadına hitap ederek ''Hazır mısınız sevgili arkadaşım?'' dedi. Kadının önden geçmesi için yol verdi. Matmazel Jerbu'ya hürmetkar bir şekilde son defa selam verdi. Kapıyı üzerine çekerek çıktı. Girişte yüksek sesle söyledikleri duyuldu. ''Merhaba Ganimard nasıl gidiyor? Bayan Ganimard'ın güzel hatırası için bana şunu hatırlatın. Bugünlerde ona öğle yemeği teklifi yapacağım. Hoşçakal Ganimard.'' Bir zil sesi daha, ani, şiddetli, sonra tekrar eden vuruşlar ve sahanlıktaki gürültüler. ''Üçü kırk geçiyor.'' Diye mırıldandı Bay bu. Birkaç saniye sonra korkusuzca girişe gitti. Lüpen ve sarışın kadın artık orada değildi. Babacım bunu yapmaman gerekiyor. Bekle. Diye haykırdı Suzan'la. Beklemek mi? Seni aptal. Bu serseriyi mi kolluyorsun? Ya yarım milyon? Kapıyı açtı. Ganimart içeri atıldı. Bu hanım. Nerede? Ya Lüpen? Buradaydı. Burada. Ganimart zafer çığlığı attı. Onu yakalıyoruz, ev kuşatıldı. Metka Detinan karşı çıktı. Ya servis merdiveni? Servis merdiveni avluda sona eriyor ve orada tek bir yol var. O da büyük kapıya gidiyor. Kapıyı on adam koruyor. Ama büyük kapıdan girmedi, oradan kaçamaz. O zaman nereden girdi? diye sordu Ganimart. Havadan mı? Bir perdeyi çekti ve mutfağa giden uzun bir koridor gördü. Koridoru koşarak takip etti ve servis merdiveninin kapısının... İki defa kilitlenmiş olduğunu gördü. Pencereden adamlarından birine seslendi. Kimse yok mu? Kimse yok. O zaman diye haykırdı. Dairenin içindeler. Odalardan birinde saklanmışlar. Fiziksel olarak kaçmış olmaları imkansız. Ah benim küçüklü penim. Beni daha önce kandırdın ama bu sefer intikam zamanı. Akşam saat 7'de Bay Dudoyi ve emniyet şefi Klapegon sokağında olan bitenden haber almadığı için şaşkındı. Binayı kuşatan polisleri sorguladı. Sonra Metkadetina'nın Detinan'ın da çıktı. Metkadetinan onu odasına buyur etti. Orada bir adam gördü. Adamdan ziyade halıda tepinen iki bacak. Bacakların ait olduğu gövde şöminenin derinliklerinde saklanıyordu. Öhö öhö. Boğuk ve tiz bir ses duydu. Daha uzaktan bir ses. En yüksekten geliyordu. Cevap verdi. Öhö öhö, gülerek konuştu. Pekala Ganimart, ocakçılığınızı yaptınız mı? Müfettiş şöminenin iç kısımlarından çıktı. Kapkara yüzü, isle bulanmış kıyafetleri ve ateşten parlak gözleriyle tanınamaz haldeydi. Onu arıyorum, diye homurdandı. Kimi? Arsen Lüpen ve arkadaşını. Ah öyle mi? Şöminenin borularında mı saklandıklarını düşünüyorsunuz? Ganimart dikildi. Kolunun üstüne kömür renkli beş parmağıyla dokundu. Boğuk bir ses ve öfkeli bir şekilde ''Nerede olmalarını isterdiniz şef? Bir yerlerde olmaları gerekiyor. Sizin benim gibi etten kemikten yaratılmış insanlar. Duman olup uçmadılar ya.'' dedi. ''Hayır ama yine de kaçarlar. Nereden? Nereden kaçacaklar? Ev kuşatıldı. Çatıda polisler var. Komşu evden. Orayla bağlantı yok. Başka katların dairelerinden.'' İkamet eden herkesi tanıyorum, kimseyi görmediler, kimseyi duymadılar. Hepsini tanıdığınızdan emin misiniz? Evet hepsini, kapıcı, kefil. Öte yandan daha fazla tedbir için bütün dairelere adam koydum. O zaman onları ele geçirmemiz gerekli. Benim dediğim de bu şef, benim dediğim de bu. Yakalamamız lazım ve yakalayacağız. Çünkü ikisi de burada, başka bir yerde olamazlar. Rahat olun şef, bu akşam olmasa da onları yarın yakalayacağım. Burada yatacağım. Gerçekten de orada yattı. Ertesi gün ve ondan sonraki günde. Akıp giden neredeyse üç gün ve üç gece boyunca ne yakalanamaz lüpenden ne de onun daha az yakalanamaz arkadaşından eser olduğu gibi bir hipotez kuracak en ufak bir kanıt dahi bulamadı Ganimard. Bu yüzden ilk saatteki fikri değişmiyordu. Kaçtıklarına dair bir iz yoksa burada oldukları içindir. Belki bilincinin derinliğinde bu fikre daha az ikna olmuştu ama itiraf etmek istemiyordu. Hayır, bin defa hayır. Bir adam evi kadın, çocuk masallarındaki kötü cinler değillerse yok olamazlar. Cesaretini yitirmeden araştırmalarına ve soruşturmalarına devam ediyordu. Sanki evin taşları arasında saklandıkları girilmez bir sığınakta onları bulmayı umuyordu. Mavi akut. 27 Mart akşamı Agi Mahdin Caddesi'nin 134 numarasında kendine evvelden kardeşinden miras kalan küçük otelde 2. İmparatorluğun Berlin elçisi yaşlı general Baron Dütke hizmetçisi ona kitap okurken rahat koltuğunda uyuyordu. Bu esnada rahibe Auguste yatağını ısıtıyor ve gece lambasını hazırlıyordu. Saat 11'de dindar kadın, istisnai olarak cemaatinin manastırına gitmek ve üstü olan bir başka rahibeyle geceyi geçirmek için ibadethaneye geri dönmeliydi. Hizmetçiyle önceden konuştu. ''Matmazel Antoinette, benim işim bitti, gidiyorum.'' ''Tabii rahibem.'' ''Bilhassa unutmayınız ki aşçı hanım tatilde ve uşakla birlikte otelde yalnızsınız.'' ''Bay baron için hiç korkmayın.'' Uyurulduğu gibi yan odada kalıyorum ve kapımı açık bırakıyorum. Dindar kadın gitti. Bir an sonra emirleri almak için uşak Charles geldi. Baron uyanmıştı. Kendi cevapladı. ''Hep aynı emirler Charles. Odanızdaki elektrikli zihin, zilin iyi çalışıp çalışmadığını denetlemek ve ilk çağrıda inerek hekime koşmak. Generalim her zaman kaygılanıyor. İyi hissetmiyorum. Hadi.'' ''Matmazel Antoinette okumamızda nerede kalmıştık? O halde Bay Baron yatağa geçmiyor mu? Hayır hayır çok geç uyurum. Zaten uyumak için kimseye ihtiyacım yok.'' 20 dakika sonra yaşlı adam tekrar uykuya dalıyordu ve Antoinette ayaklarının ucunda uzaklaşıyordu. O esnada Charles dikkatli bir şekilde her zamanki gibi zemin katın bütün pencerelerini kapatıyordu. Mutfaktan bahçeye açılan kapının sürgüsünü itti ve ayrıca holdeki kapı kanadının birinden öbürüne emniyet zincirini taktı. Sonra tavan arasındaki odasına gitti, uzandı ve uyudu. Belki aradan bir saat geçmişti ki bir anda yatağından sıçrayarak uyandı. Zil çalıyordu. Uzun müddet yankılandı. Aralıksız yedi yahut sekiz saniye. ''Pekala'' dedi Charles toparlanarak. ''Baron'un yeni bir kaprisi daha.'' Kıyafetlerini üstüne geçirdi. Hızlıca merdivenden indi. Kapının önünde durdu ve alışkanlık olduğu üzere kapıyı çaldı. Hiçbir cevap yok. İçeri girdi. ''Al buyur'' diye söylendi. Işık yok. Ne halt yemeye sönmüşler ki. Sesini alçaltarak seslendi. ''Matmazel'' Cevap yok. ''Orada mısınız Matmazel?'' ''Ne oluyor? Bay Baron hasta mı?'' Etrafında afallamasını sağlayan ağır bir sessizlik vardı. İki adım ilerledi. Ayağı bir sandalyeye çarptı ve ona dokunduğunda ters çevrilmiş olduğunu fark etti. Hemen ardından eli yerdeki öteki eşyalara ilişti. Tek ayaklı yuvarlak bir masa, bir paravan. Telaşla dış duvara gitti ve el yordamıyla elektrik düğmesini aradı. Buldu ve ışığı yaktı. Odanın ortasında, masayla aynalı dolabın arasında... Efendisinin bedeni seriliydi, Baron Dütgen'in. ''Ne? Mümkün mü bu?'' diye kekeledi. Ne yapacağını bilmiyordu ve hareket etmeden gözleri fal taşı gibi açılmış vaziyette eşyaların darmaduman oluşuna şaşa kaldı. Yere düşmüş sandalyeler, bin parçaya bölünmüş büyük kristal bir şamdan, ocağın mermerinde duran sarkaçlı saat ve bu korkutucu ve vahşi kavgayı gözler önüne seren bütün izler. Çelik bir şişin bir yanı cesedin yakınında parlıyordu. Keskin ucundan kan damlıyordu. Şilte hizasında sarkan bir mendil kırmızı lekelere bulanmıştı. Charles korkuyla çığlık attı. Beden olağanüstü bir kuvvetle gerilmiş ve kendi üzerine düşmüştü. İki ya da üç sarsıntı hepsi buydu. Cesedin boynundaki ince kesikten damlayan kan halıda koyu izler bırakıyordu. Yüzü delice bir dehşet ifadesiyle kaplıydı. Öldürüldü diye kekeledi Charles. Öldürüldü. Muhtemel bir cinayetin daha işlenmiş olabileceği fikriyle ürperdi. Yardımcı kadın yan odada kalmıyor muydu? Baron'un katili onu da öldürmemiş miydi? Kapıyı itti. Oda boştu. Antoinette'in kaçırıldığını ya da cinayetten evvel gittiğini anladı. Baron'un odasına döndü. Gözleri yazı masasına ilişti ve bu eşyanın kırılmamış olduğunu fark etti. Masanın üzerinde anahtar demetinin ve baronun her akşam oraya bıraktığı cüzdanının yanında bir avuç altın para vardı. Charles cüzdanı kaptı ve ceplerini aralattı. Ceplerden birinde banknotlar vardı. Onları saydı. 13 tane 100 franklık banknot vardı. Bu iradesinden daha kuvvetliydi. İçgüdüyle, mekanik bir şekilde, düşüncesi elinin hareketinden bağımsızmış gibi 13 banknotu aldı, ceketine sakladı. Merdivenlerden koşar adım indi. Sürgüyü çekti, zinciri açtı, kapıyı tekrar kapadı ve bahçeden kaçtı. Charles, dürüst bir adamdı. Parmaklığı daha itmemişti ki, açık hava onu kendine getirdi. Yüzü yağmurla serinledi ve durdu. İşlenen suç ona bütün çıplaklığıyla gözüktü ve bundan bir anda korktu. Bir at arabası yoldan geçiyordu. Arabacıya seslendi. Arkadaş hemen karakola git ve beni komisere götür. Bir adamın öldürülmesi söz konusu. Arabacı atını kırbaçladı. Charles geri dönmek istediyse de bunu yapamadı. Parmaklığı kendisi kilitlemişti ve dışarıdan açılmıyordu. Hem zaten otelde kimse olmadığı için zili çalmak da saçma olurdu. La Mouette tarafındaki caddenin kenarında dizilen bahçeler boyunca gezindi canlı, yeşil ve düzgün budanmış kenar çalıları vardı. Bir saat bekledikten sonra suçun ayrıntılarını nihayet komisere anlatabildi ve 13 banknotu komiserin avuçlarına koydu. Bu esnada bir çilingir tutuldu. Binbir zahmetle bahçe parmaklığını ve giriş kapısını açmayı başardı. Komiser içeri girdi ve adımını atar atmaz bir bakışta hizmetçiye şöyle söyledi. Alın işte. ''Bana odanın darmaduman olduğunu söylemiştiniz.'' Arkasına döndü. Charles eşiğe çakılmışa benziyordu. Hipnotize gibiydi. Bütün eşyalar her zamanki yerini almıştı. Yuvarlak masa iki sandalyenin arasında duruyordu. Sandalyeler doğrulmuştu ve sarkaçlı saat şöminenin ortasına asılıydı. Büyük şamdanın enkazları yok vermişti. Şaşkınlıkla heceledi. ''Ceset Bay Baron?'' ''Sırası gelmişken'' dedi komiser. Kurban nerede? Yatağa doğru ilerledi. Serilen büyük kumaş parçasının altında Berlin'in eski Fransız büyükelçisi olan General Baron Dütgen'i uzanıyordu. General ceketi onu örtüyordu. Şeref nişanlarıyla süslüydü. Suratında huzur vardı ve gözleri kapalıydı. Hizmetçi kekeledi. Biri geldi. Nereden? Bilmiyorum ama benim yokluğumda biri geldi. Buyurun yerde çok ince demirden bir şiş vardı. Hem sonra masanın üstünde kanlı bir mendil. Artık bir şey yok. Hepsi alınmış. Her şey toplanmış. Ama kim tarafından? Katil. Bütün kapıları kilitli bir şekilde bulduk. Otelde kalmış olmalı. Kaldırımdan ayrılmadığınıza göre o zaman hala orada olurdu. Hizmetçi düşündü. Şu cümleyi ağır ağır telaffuz etti. Zaten, zaten parmaklıktan uzaklaşmadım. Bir düşünelim... Baronun yanında gördüğünüz son kişi kim olabilir? Mademoiselle Antoinette, yardımcı kadın. Ona ne oldu? Bana kalırsa yatağı bozulmadan rahibe Augusto'nun yokluğundan istifade ederek dışarı çıkmış olmalı. Bu beni pek şaşırtmıyor. Güzel bir kadın, hem genç. Nasıl çıkabildi peki? Kapıdan. Sürgüyü çekmiş ve zincire asmıştınız. Daha sonra yaptım, ondan önce otelden çıkmış olmalı. Yani suç onun gidişinden sonra işlenmiş olmalı. Elbette. Ev tavan arasından mahzene kadar baştan aşağı arandı. Ama katil kaçmıştı. Nasıl, hangi ara, suç mahalline dönerek kendisini riske atacak her şeyi ortadan kaldırmak onun mu yoksa suç ortağının mı işiydi? Saat 7'de adli tabip ve saat 8'de emniyet şefi geldi. Onlardan sonra sıra Cumhuriyet Savcısı'nda ve sorgu yargıcındaydı. Ayrıca otel, polislerle, müfettişlerle, gazetecilerle, baronun yeğeni ve diğer akrabalarıyla dolup taşıyordu. Araştırıldı. Charles'ın hatırladığı kadarıyla cesedin pozisyonu incelendi. Gelir gelmez, Rahibe Auguste sorgulandı. Hiçbir bulgu elde edilemedi. Rahibe Auguste en çok Antoine Bigan'ın yok oluşuna şaşırıyordu. Genç kızı 12 gün önce işe almıştı. Hem de belgelerini tasdikleyerek. Bu kızın ona bel bağlamış bir hastayı gece vakti tek başına dolaşmak için yalnız bırakacağına aklı ermiyordu. Velev durum böyle diyerek ona arka çıktı sorgu yargıcı. Yoksa çoktan gelmiş olurdu. O halde aynı noktaya dönüyoruz. Genç kadına ne oldu? Bence dedi Charles katil tarafından kaçırıldı. Varsayım makuldü ve mevcut durumla uyuşuyordu. Emniyet şefi konuştu. Kaçırıldı mı? Kanaatimce bu mümkün. Sadece mümkün diye araya girdi bir ses. Ama olaylarla, tahkikin sonuçlarıyla ve vakayla bile tam bir karşıtlık içindeydi. Bu ses katıydı. Haşin bir aksanı vardı ve kimse Ganimard'ı gördüğüne hayret edemedi. Neredeyse bir şövalyeyi andıran bu tavır sadece o söz konusu olduğunda affedilebilirdi. ''Ah siz miydiniz Ganimart?'' diye sordu Bay Dudoy. ''Sizi görmemiştim. İki saatten beri buradayım. O halde 23. sıranın 514 numaralı bileti Klapekon Caddesi vakası yani Arsen Lüpe'nin sarışın kadını dışında bir olaya ilgimi duyuyorsunuz.'' ''Haha'' <gülüyor> diye sırıttı yaşlı müfettiş. ''Lüpe'nin bu olayla hiçbir alakası olmadığını tasdik edemem ancak yeni bir emre kadar loto bileti konusunu bir kenara bırakalım.'' ve bu mevzunun ne hakkında olduğuna bir bakalım. Ganymard bir ekol takip ederek geniş çaplı yöntemlere sahip olan ve isimleri adli yıldıklarda yer alacak polislerden değildi. Onda Dupin'leri, Lükok'ları ve Herlock Sholms'ları aydınlatan deha kıvılcımları yoktu. Yine de harika araçlara sahipti. Gözlem, öngörü, sebat ve hatta sezgi. Ödülü en özgür biçimde çalışmaktı. Hiçbir şey Arsen Lupe'nin onun üzerinde bıraktığı bir tür büyü dışında ne kafasını karıştırabilir ne de onu etkileyebilirdi. Ne olursa olsun bu sabahki rolünün bir kıvılcıma ihtiyacı yoktu ve işbirliği bir yargıcın hoşuna giden cinstendi. Her şeyden evvel diye başladı. Sir Charles'dan şu noktayı iyice aydınlatmasını istiyorum. İlk sefer gördüğü altüst edilmiş ve yeri değiştirilmiş bütün eşyalar, İkinci görüşünde kesin olarak her zamanki yerlerinde değil miydi? Kesinlikle. Yani şurası muhakkak ki bu eşyalar onların ait oldukları yeri bilen biri tarafından toplanmış. Bu gözlem asistanları çarptı. Ganimat devam etti. Bir başka soru Bay Charles. Zili duyarak uyandınız. Size göre sizi kim çağırıyordu? Bay Baron Tanrı aşkına. Mümkün ama zili hangi araç çalabildi? ''Kavgadan sonra, ölüm anında. İmkansız, zira onu yere uzanmış, cansız bir vaziyette buldunuz. Çağrı düğmesinden 4 metreden fazla uzak bir mesafede. O zaman kavga esnasında çaldı. Bu da imkansız, zira söylediğiniz üzere zil düzenli ve kesintisiz olarak 7 yahut 8 saniye çaldı. Saldırganın ona zili çalması için zaman verdiğini mi zannediyorsunuz? O halde önceydi, saldırıya uğramadan önce.'' Mümkünatı yok. Zilin çalması ve odaya girmeniz arasında olsa olsa üç dakika geçti. Baron zili önceden çalmış olsaydı, kavga, katil, can çekişme ve kaçış bu üç dakikalık zaman diliminde gerçekleşmiş olurdu. Tekrar ediyorum, bu imkansız. Yine de, dedi sorgu yargıcı. Biri zili çaldı. Baron değilse kimdi? Katil. Hangi amaçla? Amacını bilmiyorum ama en azından... Zili çalmış olması katilin zilin hizmetçinin odasına bağlı olduğunu bildiğini kanıtlıyor. Ancak evin ahalisinden biri olmadığı takdirde bu ayrıntıyı kim bilebilir? Çemberi daralıyordu. Hızlı, açık ve mantıklı birkaç cümleden sonra Ganimart soruyu gel, gediğine koyuyordu. Ve yaşlı müfettişin düşüncesi açıkça beliriyordu. Sorgu yargıcının tamamladığı gibi hepsi olağan gözüküyordu. Kısaca iki kelimeyle Antoinette Bigea'dan şüpheleniyorsunuz. Ondan şüphelenmiyorum, onu suçluyorum. İşbirlikçi olmakla mı suçluyorsunuz? General Baron Dütgen'in iyi öldürmekten suçluyorum. Yok artık, hangi kanıta sahipsiniz? Maktül'ün sağ elinde bulduğum bu saç tutamı, katile batırdığı tırnaklarının uç kısmındaki derisinde de var. Saçları gösterdi, parlak sarıydı, altın ipler gibi ışıltılıydı. Ve Charles mırıldandı. Bunlar Mademoiselle Antoinette'in saçları. Yanılmak için hiçbir neden yok. Ve ekledi. Sonra başka bir şey daha var. İkinci defa görmediğimi zannettiğim bu bıçak Mademoiselle'e aitti. Onu kitap sayfalarını kesmek için kullanıyordu. Sessizlik uzun ve yorucuydu. Sanki cinayet bir kadın tarafından işlenince daha korkunç bir hal alıyordu. Sorgu yargıcı konuştu. Buraya kadar en geniş biçimiyle kabul edelim ki Antuenet Bigia tarafından öldürülmüş olsun. Buna rağmen cinayeti işledikten sonra hangi odan kaçtığını, Sir Charles'ın gidişiyle hangi odan geri döndüğünü ve komiserin gelişinden önce nasıl tekrar ayrıldığını açıklamak gerekecek. Bu konuda bir fikriniz var mı Bay Ganimard? Hiçbir fikrim yok. O zaman Ganimard sıkkın gözüküyordu. Sonunda hiçbir gayret göstermeksizin konuştu. Size bütün söyleyebileceklerim şu ki burada aynı yöntemi görüyorum. Loto bileti vakasında kaybolma yetisi olarak adlandırılabilecek olayı. Antoinette Bigea bu otelde var oluyordu ve yok oluyordu. Arsen Lupin de Medgadetina'nın evine bu şekilde girmişti ve sarışın kadınla birlikte aynı şekilde kaçmıştı. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor ki bu iki tesadüfü de en azından tuhaf bulmamak için kendimi engelleyemiyorum. Antoinette Bigea rahibe Auguste tarafından işi alındı. 12 gün oldu. Yani olayın ertesi günü sarışın kadın beni parmakları arasında oynatıyordu. İkinci olarak sarışın kadının saçları belirgin bir biçimde bu açık renge sahip. Saçlarda bulduğumuz altın renkli yansımaları olan bu madeni parıltı. ''Öyle ki sizin yolunuzdan girersek Antoinette Bigea bir geah. Sarışın kadından başkası değil. Peki sonuçta bu iki dolabı da lüpen mi çevirdi?'' ''Öyle düşünüyorum.'' Bir kahkaha patladı. Kahkahanın sahibi kendi kendine eğlenen emniyet müdürüydü. ''Lüpen, mütemadiyen lüpen. Lüpen her şeyde, lüpen her yerde. Her neredeyse sadece orada.'' diye hecelerin üstüne basarak konuştu Ganimart. Bozulmuştu. Hala bir yerlerde olması için sebepleri olsa gerek diye gözlemledi Bay Dudoyi. Ve bu durumda söz konusu sebepler benim için muallak. Yazı masası kırılmadı. Cüzdan da çalınmadı. Masadaki altınlar bile yerinde duruyor. Evet diye homurdandı Ganimart. Peki ya meşhur yakut? Hangi yakut? Mavi yakut? Fransız sahnedanlığının bir parçası olan dükü tarafından Leonide Elle'e verilen ve Leonide elin vefatından sonra ''Baron Dütke tarafından tutkuyla aşık olduğu çekici bir komedyenin hatırası için satın alınan harika Yakut. Bunlar benim gibi yaşlı bir Parisli'nin unutmadığı anılarından biri.'' ''Bu aşikar dedi sorgu yargıcı. ''Mavi Yakut bulunmazsa her şey açıklanır ama onu nerede aramak lazım?'' ''Baron'un parmağında.'' diye cevapladı Charles. Mavi Yakut onun sol elinden asla çıkmazdı. Bu eli gördüm, diye tasdik etti Ganimart. Cesede yaklaşarak basit altın bir yüzük var sadece. Avcuna bakın, diye cevap verdi hizmetçi. Ganimart, büzülmüş parmakları açtı. Yüzük taşı iç tarafa çevrilmişti ve taşın kalbinde Mavi Yakut ışıldıyordu. Vay canına! diye homurdandı Ganimart. Kesinlikle afallamıştı. Artık hiçbir şey anlamıyorum. Ne? Eh, öyle umuyorum ki artık bu uğursuz lüpenden şüphelenmeyi bırakıyorsunuzdur, diye sırıttı Bay Du Doi. soluklandı, doluklandı, düşündü. Sonra veciz bir şekilde cevap verdi. Tam da bir şey idrak edemediğim zaman lüpenden kuş kullanırım. Bu garip suçun ertesi gününde adaletin ilk bulguları bunlardı. Geniş ve tutarsız bulgulardı. Ve bunların ışığında yargın ne tutarlılık ne de kesinlik getirdi. Antoinette Bigean'ın gidiş gelişleri kesinlikle açıklanamaz bir durumdaydı. Tıpkı sarışın kadın gibi. Onun baronu öldürüp parmağındaki efsanevi yüzüğü almamış olan altın saçlı gizemli bir yaratıktan başka ne olduğu bilinmiyordu. Her şeyden ziyade ondan yayılan merak cinayete ağır bir suç kismesi giydiriyordu ki bu, oyunu çileden çıkarıyordu. Baron Dütke'nin varisleri ancak böyle bir reklamdan yararlanabilirlerdi. Agi Mahdin Caddesi'ndeki aynı zamanda otelin içindeki mobilya ve eşya sergisi Dugoy'a satılmalıydı. Vasat zevkli modern mobilyalar, sanat değeri olmayan eşyalar. Ama odanın ortasında duran, üstü koyu kırmızı renkli kadifeyle kaplanmış bir kürsüde, çam bir fanusla muhafaza edilen, ve iki polis tarafından korunan Mavi Yakut parıldıyordu harika Yakut kocaman kıyaslanamaz bir saflıkta ve berrak suyun gökyüzünü yansıttığı sonsuz mavi renkti bu mavinin aklı ancak bir örtünün aklığında görülür herkes ona hayran oluyor coşkuyla seyrediyor ve maktülün odasına cesedin yatmış olduğu yere herkes kaygıyla bakıyordu kana bulanmış halıdan yoksun parkeye ve özellikle Açılamaz duvarlar arasından suçlu kadının geçtiği tarafa bakılıyordu. Şömine mermerinin sallanmadığından herkes emindi ki böyle bir silme taş hareket edecek bir esnekliğe sahip değildi. Herkes açık delikler hayal ediyordu. Tünel ağızları, lağımlar yahut yeraltı mezarlıklarına çıkan geçitler. Mavi Yakut'un satışı Dugua Oteli'nde gerçekleşti. Kalabalık nefes almıyordu. Ve açık artırmanın ateşi çılgınlığa kadar çıktı. Paris'in önde gelenleri oradaydı. Satın alma gücü olanlar yahut satın alabileceğine kendini inandırmak isteyen herkes, borsacılar, sanatçılar, herkesimden kadınlar, bakanlar, İtalyan bir tenor, itibarını pekiştirmek için büyük bir cesaret ve titrek bir sesle kendine yüz bin franka çıkma hakkını veren sürgünde bir kral. 100.000 bin frank, bu kadarını kendini tehlikeye sokmadan da teklif edebilirdi. İtalyan tenor 150 bin frangı riske attı. Fransız bir iş kadını 175 bin. Ancak 200 bin frangı çıkıldığında acemilerin gözü korktu. 250 bine çıkıldığında sadece iki kişi kaldı. Ekşuman, meşhur finansçı, altın madenlerinin kralı ve Kozon Kontesi, Yakut ve Değerli Taş koleksiyonu pek meşhur olan Amerikalı para anası. 260 bin, 270 bin, 75, 80 diyordu komisyoncu sırayla rakiplerin bakışlarını tahliylederek. 280 bin hanımefendi için. Kimse bir şey söylemiyor mu? 300 bin diye mırıldandı Ekşuman. Sessizlik. Herkes Kozon kontesine bakıyordu. Ayakta duruyor ve tebessüm ediyordu. Ama huzursuzluğunu ele veren bir tonukluğu vardı. Önündeki sandalyenin arkasına yaslanıyordu. Aslında hem Gontes hem de yardımcıları biliyorlardı ki duellonun sonucu belirsiz değildi. Mantığıken, açık artırma kaçınılmaz bir şekilde kaprisleri yarım milyarlık bir servetten fazlasına mal olan finansçının lehine bitmeliydi. 305 bin Yeniden sevsizlik Kaçınılmaz sonun beklentisi içinde Madenler Kralı'na döndüler. Madenler Kralı'nın kazanacağı kuvvetli ve kesin bir şekilde gerçekleşecekti. Ama olmadı. Ekşuman sessiz kalıyordu. Sağ eli gözlerinin sabitlendiği bir kağıdı tutarken öteki eli de yırtılmış bir zarfın parçalarını tutmaktaydı. ''305 bin'' diye tekrarlıyordu komisyoncu. ''1, 2, hala vakit var. Var mı artıran? Tekrar ediyorum. 1, 2'' Ekşuman kınıldamadı. Son bir sessizlik. Tokmak düştü. ''400 bin'' diye haykırdı Ekşuman sıçrayarak. Sanki tokmağın gürültüsü uyuşukluğunu söküp atmıştı. Çok geçti. Satış bozulamazdı. Herkes onun etrafında dönüp durdu. Ne olmuştu? Neden daha önce konuşmamıştı? Güldü. Ne oldu? Hakikaten hiçbir şey bilmiyorum. Dikkatim bir dakika dağıldı. Bu mümkün mü? Evet, bana verdikleri mektupla. Bu mektup yetti. Artırma anında kafamı karıştırmak için... Ganimart oradaydı. Yüzüğün satışına katılmıştı. Çalışan çocuklardan birine yaklaştı. Şüphesiz Bay Ekşuman'a kağıdı teslim eden sesiniz değil mi? Evet. Kim tarafından? Bir kadın. Nerede o? Nerede mi? Buyurun bayım orada. İşte şu kadın. Kalın bir vovaleti var. Uzaklaşan? Evet. Ganimart kapıya doğru hızla ilerledi ve kadının merdivenlerden aşağı indiğini gördü. Peşinden koştu. Bir kalabalık dalgası onu girişin yanında durdurdu. Dışarı çıktığında kadın kaybolmuştu. Salona geri döndü. Ekşuman'a doğru yürüdü. Kendini tanıtıp mektupla ilgili onu sorguladı. Ekşuman mektubu ona verdi. Kurşun kalemle finansçının tanımadığı bir yazıyla aceleyle kaleme alınmış mektup şu kelimeleri içeriyordu. Mavi yakut kötülük getirir. Baron Dütge'yi anımsayın. Baron'un katli ve Dugua otelindeki olaylarla tanınan Mavi Yakut'un uğursuzlukları bitmemişti. Aşağı yukarı altı ay sonra Yakut'un uğursuzluğu meşhur kontese deydi. Sonraki yaz Kozon kontesinin elde etmek için o kadar zahmet çektiği kıymetli mücevheri gerçekten çalındı. Heyecanlı ve dramatik gelişmeleri bizde tutku uyandıran ve en sonunda biraz aydınlatma fırsatına sahip olduğum bu merak uyandıran meseleyi size özetleyeyim. 10 Ağustos gecesi Bay ve Bayan Kozon, çatolarının Şanma koyuna bakan harikulade salonlarında müzikle ilgileniyorlardı. Kontes piyanoya geçmiş küçük bir taburede otururken, enstrumanın yanında mücevherleri duruyordu. Aralarında Baron Dütgen'in yüzüğü de vardı. Bir saat sonra iki kuzeninin andellaların ardından konta girdi. Kozon kontesinin yakın arkadaşı Madame Real, Avusturyalı konsolos ve onun eşiyle yalnız kaldı. Sohbet ettiler. Sonra kontes salon masasının üzerindeki büyük lambayı söndürdü. Aynı anda Bay Blair'in an piyanonun iki lambasını söndürmekteydi. Bir an karanlık oldu. Önce biraz ürktüler. Sonra konsolos bir mum yaktı ve üçü birden odalarına çıktılar. Kontes odasına gelince mücevherlerini güç bela hatırladı ve hizmetçisine onları getirmesine buyurdu. Hizmetçisi geri döndü ve hanımı mücevherleri saymadan şöminenin üzerine bıraktı. Ertesi gün Madame Cousin bir yüzün eksik olduğunu fark etti. Mavi yakutlu yüzün kocasına haber verdi. Vardıkları sonuç aceleydi. Hizmetçi bütün şüphelerden uzaktı ve suçlu Bay Blanche'ından başkası olamazdı. Kont Amian başkomiserine haber verdi. Başkomiser bir soruşturma başlattı ve Avusturyalı konsolos yüzüğü ne satabilsin ne de gönderebilsin diye gizlice bir gözetimi oluşturdu. Polisler şatoyu gece gündüz çevriliyorlardı. İki hafta en ufak bir bulgu olmadan akıp gitti. Bay Bleich'ın gidişini bildirdi. O gün konsolosa karşı bir şikayet hazırlandı. Komiser resmi olarak olaya müdahil oldu ve... Bavulların aranmasını emretti. Konsolos'un anahtarını yanından asla ayırmadığı küçük bir çantanın içinde bir diş tozu kutusu bulundu. Onun içinde de yüzük. Madame Blachian bayıldı. Kocası tutuklanma aşamasındaydı. Sanığın savunması hala anımsanır. Tek bir açıklama yapabiliyordu. Diyordu ki, yüzüğün orada bulunması Bay Kozo'nun intikamıydı. Kont kaba biri ve karısını mutsuz ediyor. Hanımefendiyle uzun bir sohbetim oldu ve onu boşanmaya ikna ettim. Gidişim esnasında Kont, yüzüğü alarak ve onu kasten bakım çantama koyarak intikam aldı. Kont Comte ve Kontes şikayetlerini hararetle savundular. Hem onların hem de konsolosun savunmasına bakıldığında iki olasılıkta eşit şansa sahipti. İş halkın kararına kalmıştı. Kimse terazinin dengesini bozamadı. Bir aylık gevezelikten sonra tahminler ve soruşturmalar, tek bir kanıt dahi sağlamadı. Bütün bu gürültüden canları sıkılarak, suçlamalarını destekleyen, su götürmez bir kanıt bulmakta çaresiz kalan karı koca, Arap saçının tellerinin çözülmesi için Paris'ten bir müfettiş gönderilmesini istediler. Ganimart gönderildi. Dört gün boyunca yaşlı baş müfettiş araştırdı, soruşturdu, parkta dolaştı, hizmetçi kadınlar şoförle, bahçıvanlarla, komşu postanelerin memurlarıyla, uzun görüşmeler yaptı. Blysh'ın çiftinin Andellalar'ın ve Bayan Real'in dairelerine gitti. Sonra bir sabah misafirlerinden izin almadan kayboldu. Bir hafta sonra şu telgraf ellerine ulaşıyordu. Yarın akşam 5'te Boasi Dongula Caddesindeki Japon Çaycı'ya gelmenizi rica ederim. Cuma günü tam olarak saat 5'te. Otomobilleri Boasi Dongula sokağında Dokuz numaranın önünde duruyordu. Onları kaldırımda bekleyen yaşlı müfettiş, tek kelime etmeden gelenleri Japon çaycının ilk katına çıkardı. Odalardan birinde iki kişi vardı. Ganimart onları takdim etti. Bay Jerbu, Versailles Lisesi'nde öğretmen. Arsene Lupin ondan yarım milyon çalmıştı. Bay Lyons Dütke, Dütge baronunun yeğeni ve yasal mirasçısı. Dört kişi oturdular. Birkaç dakika sonra onlara bir beşincisi katıldı. Bu emniyet şefiydi. Bay Dudoyi oldukça kızgın ve iğneleyici gözüküyordu. Selam verdi ve konuştu. Ne oldu Ganimart? Valilikte telefonunuzu bağladılar. Ciddi bir şey mi var? Çok ciddi şef. Bir saatte olmadan ilgilendiğim son meseleler burada çözüme kavuşacak. Sizin teşrifinizin gerekli olduğunu düşündüm. ''Aynı şekilde Duizy ve Folenfantın teşrifinin de gerekli olduğunu mu düşündün? Onları kapının oralarda gördüm. Evet şefim. O zaman ne? Bir tutuklama mı söz konusu? Ne gösteri ama? Hadi Ganimard sizi dinliyoruz.'' Ganimard bir an duraksadı. Sonra dinleyicileri sarsma arzusunun belirgin hevesiyle konuştu. ''Öncelikle Bay Bleichen'ın yüzüğün çalınmasında hiçbir suçu olmadığını doğruluyorum.'' ''Oh oh!'' diyor humurdandı Bay Dudoy. ''Bu basit bir doğrulama ama oldukça ciddi. Kont sordu. Bu, bu keşif sizin kanaatinizle mi sınırlı?'' ''Hayır bayım. Hırsızlıktan iki gün sonra bir otomobil gezintis bahanesiyle sizin davetlilerinizden üçünü Casey kasabasına getirdi. İkisi meşhur savaş alanını görmeye giderken, üçüncüsü aceleyle postaneye gidiyordu ve küçük bağlı ve mühürlü bir kutu gönderiyordu.'' Yasalara uygun olarak kutunun 100 franklık bir değere sahip olduğunu beyan etti. Bay Kozon söze karıştı. Buraya kadar her şey olağan. Belki şunu bilirseniz size pek de olağan gelmeyecek. Bu kişi gerçek ismini vermek yerine gönderiyi Gusso ismiyle yaptı ve alıcı Bay Belu kutuyu teslim aldığı gün Paris'ten taşındı. Kutuyu yani yüzü Belki kuzenleri Mandellalardan biriydi. O beyefendiler değildi. ''O zaman Bayan Real.'' ''Evet.'' Kontes şaşkınlıkla haykırdı. ''Arkadaşım Bayan Real'i mi suçluyorsunuz?'' ''Basit bir soru soracağım hanımefendi.'' diye cevap verdi Ganimard. ''Bayan Real, mavi yakut çalındığında orada mıydı?'' ''Evet ama kendi yerindeydi. Birlikte değildik. Yüzüğü satın almayan sizi o mu teşvik etti?'' Kontes anılarını bir araya getirdi. Evet, zaten zannediyorum ki yüzük bahsini ilk o açtı. Cevabınızı not alıyorum hanımefendi. Bayan Röyl'in yüzük bahsini açan ilk kişi olması ve sizi yüzüğü almaya teşvik etmesi gayet uygun düşüyor. Fakat arkadaşım yapamaz. Affedersiniz, affedersiniz. Bayan veya sizi sıradan bir arkadaşınız, gazetelerin yazdığı gibi yakın arkadaşınız değil ki. Bu sayede şüphelerden arındı. Onu sadece bu kıştan biri tanıyorsunuz. Ayrıca size şunu kanıtlamak istiyorum ki kendisi geçmişi ve ilişkileri hakkında size anlattığı her şey yalan. Madame Blanşinda, Real diye biri sizinle tanışmadan önce yoktu ve şu anda yok. Niye sonra? Sonra diye tekrarladı Ganymed. Evet, bütün bu hikaye merak uyandırıcı ama şimdiki meseleyle ne alakası var? Bayan Real yüzüğü alması ki şimdilik kanıtlanmadı. O zaman neden Bay Blayşı'nın sabun tozuna saklamış olsun? Ne şeytan ama mavi yağ kutu zahmetine giren biri onu saklar. Buna verecek cevabınız var mı? Benim yok. Madame Realce cevaplayacak. Yok olmamış mıydı? Var ama var olmadan. Birkaç kelimeyle buyurun. Üç gün önce her gün okuduğum gazeteyi okurken Tuhoville'deki yabancıların listesinin başında bu Givage Oteli, Madame Real vs. diye bir satır gördüm. Tahmin edersiniz ki, akşam Tuhoffville'deydim ve bu Givage'ın müdürünü sorguluyordum. Ele geçirdiğim bazı izlere ve bulgulara göre bu Madame Real benim aradığım kişiydi. Ama adresini bırakarak oteli terk etmişti. Paris Colisee Sokağı numara 3. Önceki gün bu adresteydim. Ve öğrendim ki Madame Real yoktu. Ama Real diye bir kadının ikinci katta yaşadığını... Ve Yakut komisyonculuğu yaptığını, bu yüzden de genellikle evinde kalmadığını öğrendim. Dün kapısını çaldım. Madame Real'in sahte bir isimle değerli taşlar almak isteyen insanlara aracılık yaptığımı söyledim. Bugün ilk işimiz için burada randevumuz var. Nasıl? Onu mu bekliyorsunuz? Saat beş buçukta. Emin misiniz? Onun Kozon Şatosu'ndaki Madame Real olduğuna mı? Çürütülemez kanıtlarım var. Duydunuz mu Follenfant'ın işaretini? Bir ıslık yankılandı. Ganimart atılganlıkla ayağa kalktı. Kaybedecek zaman yok. Bay ve bayan Kozon, komşu odaya geçebilir misiniz? Siz de Bay Dütge ve siz Bay Jerbu. Kapı açık kalacak ve ilk işarette kendinizi göstermenizi rica ediyorum. Siz kalın şef, rica ederim. Ya başkaları gelirse? diye sordu Bay Dudoy. Hayır, burası yeni bir yer ve patronu arkadaşlarımdan biri. Yaşayan bir ruhun bile yukarı çıkmasına izin vermez. Sarışın kadın dışında. Sarışın kadın mı? Ne diyorsunuz? Ta kendisi şef. Arsen Lüpe'nin suç ortağı ve arkadaşı. Gizemli sarışın kadın. Ona karşı güçlü delillerim var. Ama sizin karşınızda soyguna uğramış bütün tanıkları bir araya getirerek daha fazla delil istiyorum. Pencereye eğildi. Yaklaşıyor. İçeri giriyor. Kaçacak hiçbir yolu yok artık. Follenfant ve düizi kapıyı tutuyor. Şef, sarışın kadın artık bizim. Neredeyse aynı anda eşikte bir kadın duruyordu. Uzun, ince, çok beyaz bir yüze sahip ve altın saçlı. Büyük bir heyecan Ganimard'ın soluğunu kesti. Sessiz kaldı. En küçük bir kelimeyi dahi söyleyemez haldeydi. Kadın oradaydı, karşısındaydı, onun emrindeydi. Arsen Lupe'nin karşısında nasıl da büyük bir zafer, nasıl da büyük bir revanj. Üstelik bu zafer öyle kolay elde edilmişti ki Arsen Lupe'nin alışıldık oyunlarından biriyle sarışın kadının elleri arasından kaçıp kaçmayacağını kendi kendine soruyordu Ganimard. Kadın bekliyordu, sessizlikten şaşkındı, telaşını gizlemeden etrafına bakıyordu. ''Kaçacak, yok olacak'' diye düşündü Ganimard korkuyla. Kaba bir hareketle kapıyla kadının arasına girdi. Kadın geriye döndü. Kaçmak istedi. Hayır hayır dedi Ganimart. Niye gideceksiniz? Ama nihayetinde bayım bu tavırlarından hiçbir şey anlamıyorum. Bırakınız beni. Buradan gitmeniz için hiçbir sebep yok hanımefendi. Aksine kalmanız için birçok sebep var. Ama faydasız çıkmayacaksınız. Kadının yüzü bembeyaz kesildi. Bir sandalyenin üzerine çöktü ve mırıldandı. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Ganimart kazanandı. Sarıcın kadını tutuyordu. Onun efendisi olarak tane tane konuştu.'' ''Size bu arkadaşı takdim edeyim. Ondan size bahsettim. Mücevher almak istiyordu. Özellikle de Yakut. Bana söz verdiğiniz şeyi yerine getirdiniz mi?'' ''Hayır hayır bilmiyorum hatırlamıyorum.'' ''İyice düşünün. Tanıdığınız biri size renkli bir Yakut vermeliydi. Mavi Yakut gibi.'' dedi gülerek. ''Bana cevap verdiniz. Elbette. istediğiniz belki de bende olacak. Hatırlamıyor musunuz?'' Kadın susuyordu. Elinde tuttuğu küçük heybe yere düştü. Kadın heybeyi hemen yerden aldı ve onu göğsüne bastırdı. Parmakları biraz titriyordu. ''Hadi'' dedi Ganimart. ''Görüyorum ki bize itimadınız yok, Madame Real. Size iyi bir örnek vereceğim ve bende ne olduğunu göstereceğim.'' Cüzdanından bir kağıt çıkardı ve onu açtı. İçindeki bir tutam saçı alarak uzattı. İşte Antoinette Bigé Anna'nın birkaç saç deli baron tarafından kopartıldı ve maktulün elinde bulundu. Mademoiselle Jerbuy'a gittim. Sarışın kadının saç rengini hemen tanıdı. Sizin saçınızla aynı renk, kesinlikle aynı renk. Madame Réa şaşkınlıkla olan biteni izliyor ve hakikaten de sözlerin manasını anlamıyormuş gibiydi. Ganimart devam etti. Şimdi burada iki parfüm şişesi var. Etiketsiz, gerçek ve boş ama Bayan Jerbu'nun koklayabilmesi için parfüm yeteri kadar içlerine sinmiş. Daha bu sabah iki hafta boyunca seyahatine eşlik eden sarışın kadının parfümünü ayırt etti. Hatta bu parfüm şişelerinden biri Madame Real'in Cozon Şatosu'nda kaldığı odadan geliyor. Öbürü ise bu Givaj Oteli'nde sizin kaldığınız odadan. Ne diyorsunuz sarışın kadın Cozon Şatosu? Müfettiş cevap vermeden masanın üzerine dört kağıt sıraladı. Nihayet dedi. İşte bu dört kağıtta Antoinette Vigea'nın el yazısının bir nüshası var. Diğeri Mavi Akut'un satışında Baron Ekschumann'a yazan kadının, öbürü adam Real'in, Kozon'da kaldığı zamandan ve dördüncüsü sizinki hanımefendi. Bu sizin isminiz ve adresiniz. Tarafınızca Tuhofil'daki bu Oteli'nin kapıcısına verilmiş. Ancak bu dört el yazısını karşılaştırın. Hepsi de aynı. Siz delisiniz bayım, delisiniz. Bunların hepsi ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki hanımefendi, diye haykırdı Ganimart abartılı bir hareketle. Sarışın kadın, Arsene Lupin'in arkadaşı ve suç ortağı sizden başkası değil. Komşu salonun kapısını itti ve Bay Jerbu'ya atıldı. Onu omuzlarından sarstı ve Madame Real'in karşısına getirdi. Bay Jerbu, kızınızı kaçıran kişiyi hatırlıyor musunuz ve... Matt Kadettina'nın evinde gördüğünüz kişiyi? Hayır. Herkesin etkisinde kaldığı bir şaşkınlık oldu. Ganimar sendeledi. Hayır mı? Bu mümkün mü? Bir düşünün bakalım. Hepsi düşünüldü. Bu hanım sarışın kadın gibi sarışın. Onun gibi beyaz ama ona hiç benzemiyor. Buna inanamıyorum. Bu denli bir hata kabul edilemez. Bay Dütge, Antoinette, Bigea'yı iyi tanıyor musunuz? Antoinette Pigea'yı amcamın evinde gördüm. Bu kadın değil. Bu hanım madame realde değil diye Kozon Kontu da doğruladı. Bu öldürücü darbeydi. Ganimat sersemledi ve başını eğdi. Gözlerini kaçırarak donak kaldı. Bütün hesaplamaları boşunaydı. Bina üzerine çöküyordu. Bay Dudoyi ayağa kalktı. Bizi affedin hanımefendi. Acınası bir karışıklık oldu. Sizden bunu unutmanızı rica ediyorum.'' Anlamadığım şeyse sizin huzursuzluğunuz, buraya geldiğiniz andan itibaren sergilediğiniz garip tutum. Tanrı aşkına bayım korkuyordum. Çantamda yüz bin franktan daha pahalı bir mücevher var ve arkadaşınızın tavrı hiç güven vermiyordu. Peki ya düzenli olarak evden ayrılmalarınız? İşin bunu gerektirmiyor mu? Bay Dudoyis'in cevap verecek bir şeyi yoktu. Aslına doğru döndü. Bu bilgileri acınısı bir düşüncesizlikle elde ettiniz Ganimard. Biraz önce hanımefendiye en merhametsiz biçimde muamele ettiniz. Bunu gelip benim odamda açıklayacaksınız. Görüşme bitmişti. Emniyet şefi tam ayrılmaya hazırlanıyordu ki şaşırtıcı bir şey oldu. Madame Real müfettişe yaklaştı ve konuştu. Duyduğuma göre siz Bay Ganimard'sınız. Yanılmıyorum değil mi? Hayır. O halde bu mektup sizin için olmalı. Onu bu sabah aldım okuyabileceğiniz şu adresle. Bay Justin Ganimard, Madame Real'in dikkatine. Bir şaka olduğunu düşündüm zira sizi bu isimle tanımıyordum ama şüphesiz ki bilinmeyen gönderici bizim randevumuzu biliyordu. Justin Ganimard benzersiz bir içgüdüyle mektubu neredeyse yok edecekti. Üstünün yanında buna cüret edemedi ve zarfı yırttı. Mektubu acı çektiğini belli eden bir sesle. Tane tane okudu. Bir varmış bir yokmuş. Bir sarışın kadın, bir lüpen ve bir de Ganimart varmış. Ancak kötü Ganimart sarışın kadını incitmek istiyormuş. Ve iyi e. lüpen bunu istemiyormuş. Ayrıca iyi e. lüpen sarışın kadının Kozon kontesine yaklaşmasını isteyerek ona Madame Real adını aldırmış. Bu kadın dürüst yahut neredeyse dürüst beyaz tenli altın saçlı bir tüccarmış. İyi e. lüpen şöyle diyormuş. Eğer kötü ganimard sarışın kadının izinde olursa dürüst tüccarın izine sapmasını sağlamak benim için ne kadar da faydalı olacak. Bu akıllıca bir tedbir ve meyvesini veriyor. Kötü ganimardın gazetesine gönderilen küçük bir not. Bu givaj otelinde gerçek sarışın kadın tarafından kasten unutulmuş bir parfüm şişesi. Madame Real'in otel kayıtlarındaki sarışın kadın tarafından yazılan ismi ve adresi. Böylece oyun oynandı. Buna ne diyorsunuz Ganimart? Size bu masalı aklınız sayesinde ona ilk gülecek kişi olduğunuzu bilerek menüden seçip anlatmak istedim. Gerçekten de dokunaklı bir masal ve itiraf ediyorum ki kendi adıma deliler gibi eğlendim. Yani size teşekkür ederim aziz arkadaşım ve harika Bay Dudoy'e iyi dileklerimi sunarım. Arsen Lüpen Ama her şeyi biliyor diye sızlandı hiçbir zaman gülmeyi düşünmeyen Ganimart. Hiç kimseye söylemediğim şeyleri biliyor. Sizden gelmenizi rica ettiğimi nasıl bilebilir ki? Benim ilk şişeyi bulduğumu nasıl bilebilir Şev? Tepiniyordu. Saçlarını yoluyordu. Encaresiz umutsuzluğa maruz kalmıştı. Bay Dudoyi ona acıdı. Hadi Ganimard kendinizi teselli edin. Başka zaman daha iyisini yapmaya çabalarız. Emniyet şefi Madame ile birlikte gitti. On dakika geçti. Ganimard Lüpe'nin mektubunu tekrar tekrar okuyordu. Bir köşede Bay ve Bayan Kozon, Bay Ütge ve Bay Jelbu har hararetle konuşuyorlardı. Sonunda Kont müfettişe doğru yaklaştı. Bütün hepsinden şu sonuç çıkıyor azizim. Önceye nazaran hiçbir yol almadık. Affedersiniz, benim soruşturmam sarışın kadının... Bu maceraların tartışılmaz kahramanı olduğunu ve Lupe'nin onu yönlendirdiğini kanıtladı. Bu devasa bir adım. Ama hiçbir işe yaramıyor. Mesele belki de daha anlaşılmaz halde. Sarışın kadın Yarkut'u çalmak için cinayet işliyor ama onu çalmıyor. Çalıyor ama başkasının yararına. Başından def etmek için. Bir şey diyemem. Elbette ama belki de biri. Ne demek istiyorsunuz? Kont tereddüt etti ama sözü Kontes alarak açıkça... Bana göre Lüpen'le baş edebilecek ve ona boyun eğdirecek sizden sonra tek bir isim var. Bay Ganimard, Herlock Sholm's'den yardım istesek rahatsız olur musunuz? dedi. Afallamıştı. Hayır, sadece tam anlamıyorum. İşte, bütün bu gizemler benim canımı sıkıyor. Her şeyi aydınlık bir şekilde görmek istiyorum. Bay Jerbu ve Bay Üdge de aynı düşüncede ve meşhur İngiliz dedektife başvurmak için hepimiz hemfikiriz. ''Haklısınız madame'' dedi müfettiş takdire şayan bir dürüstlükle. ''Haklısınız. Yaşlı Ganimard'ın Arsene ile savaşacak gücü yok. Herlock Sholmes bunu başaracak mı?'' ''Ümit ediyorum çünkü ona büyük bir hayranlık duyuyorum.'' ''Öte yandan küçük bir ihtimalle sonuca ulaşması küçük bir ihtimal mi?'' ''Bu benim fikrim. Biliyorum ki Herlock Sholmes da Arsene Lupin arasındaki düello daha öncelere dayanıyor. İngiliz kaybetmiş olacak.'' Her şu an size güvenebilir mi? Kesinlikle madam. Benim yardımlarım tas tamam bir şekilde onun emrinde amade. Adresini biliyor musunuz? Evet, Pagır Caddesi, numara 21. Aynı akşam, Bay ve Bayan Kozon, Konsolos, Blaishin'e karşı şikayetlerini geri çekiyorlar ve Herlock Sholms'a bir mektup gönderiyorlardı. Herlock Sholms savaşı ilan ediyor. Beyefendiler ne arzu ederler acaba? Ne isterseniz getirin diye cevapladı Arsene Lüpen. Yiyecek çeşitleri ala alakadar etmezdi. Ama ne et ne de alkol olsun. Garson küçümseyici bir bakışla uzaklaştı. Vejetaryen olmak nasıl gidiyor dedim. Gitgide alışıyorum diye yanıtladı. Tat olarak mı? inançtan mı? Alışkanlıktan mı? Temizlikten? Hiç vejetaryenlik kurallarının dışına çıktığınız oldu mu? Ah evet, hayatın içine karıştığım zaman göze batmamak için. Kuzeygarı'nın yakınında ikimiz akşam yemeği yiyorduk. Arsène Lupin'in beni çağırdığı küçük bir restoranda. Zaman zaman sabahları gönderdiği bir telgrafla bana Paris'in herhangi bir köşesinde randevu vermek hoşuna giderdi. Randevularda her zaman tükenmez bir ikna becerisiyle, yaşama sevinciyle, sade ve iyi bir çocuk edasıyla, tahmin edilemeyecek bir anekdotla, bir anıyla yahut... Bilmediğim bir maceranın öyküsüyle kendini gösterirdi. O akşam bana her zamankinden daha taşkın göründü. Eşsiz bir canlılıkla, ona özgü olan kedersiz, hafif ve doğaçlama bir ironiyle gülüyor ve gevezelik ediyordu. Onu böyle görmek güzeldi ve memnuniyetimi saklamayı beceremedim. Ah evet diye haykırdı. Her şeyin lezzetli göründüğü, hayatın bana asla bitiremeyeceğim sonsuz bir hazine gibi göründüğü, o günlerden birindeyim. Yine de Tanrı biliyor ki hesaplamadan yaşıyorum. Biraz fazla belki de. Hazine sonsuz diyorum size. Kendimi harcayabilir ve tüketebilirim. Gücümü ve gençliğimi dört rüzgara atabilirim. Burası en canlı ve en genç gayretlerimi sergilediğim yer. Sonra gerçekten de hayatım o kadar güzel ki. Akşamdan sabaha şuna buna dönüşmekten başka isteyecek bir şeyim olamazdı değil mi? Ne bileyim, bir hatibe, bir fabrika ustasına, bir milletvekiline dönüşmek. Size yemin ederim, bu fikir benim aklıma asla gelmezdi. Arsene Lüpen benim, Arsene Lüpen kalıyorum. Boşuna, tarihte benim kaderimle kıyaslanabilecek bir kader arıyorum. Daha dolu, daha yoğun. Napolyon, evet belki. Ama Napolyon, imparatorluk kariyerinin sonunda, Fransa seferinde... Avrupa onu çiğnerken her savaşın katıldığı son savaş olup olmadığını kendine soruyordu. Ciddi miydi? Dalgamı geçiyordu. Ses tonu kızışmıştı. Devam etti. Hep orada görüyorsunuz tehlike. Tehlikenin kesintisiz izlenimini. Onu içimize çektiğimiz hava gibi solumak, onu gürleyen, pusu kuran, yaklaşan ve üfleyen varlığın etrafındayken fark etmek. Fırtınanın ortasında sakin kalmak, sendelememek. Yoksa kaybolursunuz. Bu heyecana denk sadece bir tek şey var. O da yarış arabalarının şoförlerinin duyduğu heyecan. Ama yarış bir sabah sürer. Benim yarışım hayat boyu. Ne coşku diye haykırdım. Beni heyecanlanmak için özel bir sebebiniz olmadığına ikna etmeye mi çalışıyorsunuz? Gülümsedi. Hadi dedi. Saf bir psikologsunuz. Zaten başka bir şey var. Büyük bir bardağa soğuk su koyup içtikten sonra konuştu. Bugün Tompu okudunuz mu? Maalesef hayır. Herlock Showms öğleden sonra manşı geçmiş ve saat altıya doğru gelmiş olmalı. Vay be, neden? Kozonların, Ütkenin yeğeninin ve Jerbunun ona sunduğu küçük bir seyahat Kuzeygarında buluştular ve orada Ganimarda katıldılar. Şu anda altısı birden görüşüyor. Bende uyandırdığı olağanüstü meraka rağmen kendisi bir şey anlatmadan Arsenüpene özel hayatında. Olup bitenlerle ilgili soru sorma hakkını kendimde görmüyordum. Bu noktada kendi adıma ihlal etmediğim bir gizlilik meselesi var. Ayrıca bu ana kadar onun ismi Mavi Akut vakası hakkında en ufak bir resmiyet içinde dahi zikredilmedi. Sabredeceğim o zaman. Devam etti. Tomp gazetesi Şahane ganimardın bir röportajını yayınladı. Buna göre benim arkadaşım olacak sarışın bir kadın Baron Üdge'yi öldürmüş. Ve madame kozondan ünlü yüzüğünü çalmış. Peki anlaşıldı beni bu suçların azmettiricisi olmakla suçluyor. Hafif bir ürperti duydum. Bu doğru muydu? Çalma alışkanlığının, varoluş biçiminin hatta olayların mantığının bu adamı cinayete kadar sürüklemiş olduğuna inanmalı mıydım? Ona baktım. Çok sakin gözüküyordu. Gözleri size o kadar içten bakıyordu ki. Ellerini inceledim. Ellerinin sonsuz zarafeti vardı. İncitmeyecek ellerdi bunlar. Bir sanatçının elleri gibi. Ganimart hayal görüyor diye homurdandım. Karşı çıktı. Ama hayır hayır. Ganimart'ta kurnazlık, bazen de akıl var. Akıl mı? Evet evet. Mesela bu röportaj usta bir hamle. Evvela İngiliz rakibinin gelişini gardıma alayım diye bildiriyor. Ve rakibinin işini zorlaştırıyor. İkinci olarak soruşturmayı tam olarak hangi noktaya getirdiğini açıklıyor ki Sholmes sadece onun bulgularının faydasını görsün. Bu güzel bir savaş. Ne olursa olsun size saldırmaya hazır iki düşmanınız var. Hem de ne düşmanlar. Ah, biri sayılmaz. Ya öteki? Sholmes? Ah itiraf edeyim ki o büyük bir düşman. Ama ben de tutku uyandıran ve sizin beni bu denli neşeli görmenizin sebebi tam da bu. Evvela bu bir onur meselesi. Meşhur İngiliz'in beni yenmesinin hiçbir zorluğu olmadığı düşünülüyor. Sonra benimle eşdeğer bir rakiple düello etmenin vereceği zevki düşünün. Nihayet kendimi sonuna kadar zorlamak mecburiyetinde kalacağım. Zira onu tanıyorum. O hoş adamı. Bir adım dahi geri atmayacak. Güçlü bir rakip. Çok güçlü. Polis gibi kendi görünüşünde kalacağını asla sanmıyorum. Ona karşı tek bir üstünlüğüm var. ''O saldıran taraf ben de savunan tarafım. Benim rolüm daha kolay.'' ''Ayrıca'' cümlesini bitirirken belli belirsiz güldü. ''Ayrıca ben onun mücadele tarzını biliyorum ama o benimkini bilmiyor. Onu düşündürecek gizli hamleler saklıyorum.'' Masaya parmaklarının ucuyla vuruyor ve mesut bir halde küçük mısralar mırıldanıyordu. ''Arsen Lüpen, Herlock Scholz'e karşı. Fransa, İngiltere'ye karşı.'' Sonunda Trafalgar'ın intikamı alınmış olacak. Ah şanssız adam. Hazır olduğundan şüphe duymuyor ve kulakları dikmiş bir lüpen. Aniden durdu. Bir öksürük nöbetiyle sarsıldı ve yüzünü peçetenin ardına gizledi. Bir şey boğazına takılmıştı sanki. Ekmek kırıntısı mı diye sordum. Biraz su için o zaman. Hayır ondan değil dedi kısık sesle. Peki neden? Hava almaya ihtiyacım var. ''Pencereyi açalım ister misiniz?'' ''Hayır, dışarı çıkıyorum.'' ''Hadi, pardesümü verin ve şakkamı.'' ''Gidiyorum.'' ''Öyle mi? Ama bu ne demek oluyor?'' ''Az önce giren baylar, uzun olanını görüyorsunuz.'' ''Çıkarken beni görmesini engelleyecek şekilde sol tarafımda yürüyün.'' ''Arkanızda oturan mı?'' ''Evet o, şahsi sebeplerden dolayı.'' ''Dışarı çıkınca, size açıklayacağım.'' ''Peki o kim?'' Harold Shoms.'' Hareketinden utanç duyar gibi gözükmek için büyük bir gayret gösterdi, peçeteyi bıraktı, bir bardak su içti, tamamen kendine gelmişti. Gülerek bana şöyle dedi, ''Eğlenceli değil mi? Yine de bu kadar kolay heyecanlanmam ama bu beklenmedik karşılaşma. Madem ki binbir kılığınızın içinde sizi kimse tanıyamaz, o zaman neden korkuyorsunuz? Ben dahi ne zaman sizinle buluşsam yeni bir insanın karşısındaymışım gibi hissediyorum.'' ''O beni tanırdı'' dedi Arsene Rüpen. ''O beni bir defa gördü ama hayatı boyunca beni görmüş gibi hissettim ve benim kılık değiştirmiş halimi görmemişti. Olduğum gibi görmüştü ve sonra, sonra bunu beklemiyordum vay canına ne kadar güzüyde bir buluşma. Bu küçük restoranda, pekala dedim gidiyor muyuz? Hayır hayır ne yapacaksınız? En iyisi samimi davranmak, ona güvenmek.'' Böyle düşünmüyorsunuz herhalde. Evet tam da böyle düşünüyorum. Ayrıca ondan laf çalma, ne bildiğini öğrenme fırsatım olacak. Ah, buyurun, gözlerin ensemde gezindiği hissediyorum. Omuzlarım da şimdi arıyor, anımsıyor. Düşündü. Dudaklarının kenarında muzip bir gülüş gözüme ilişti. Sonra itaatkar bir duruş. Zannediyorum ki mizacının aklına eseni yapan bir hayal gücüydü bu. Durumun gerektirdiklerinden daha fazla bir hayalcilik. Aniden ayağa kalktı. Topukları üzerinde döndü ve mutlu bir şekilde eğilerek şöyle dedi. Hangi tesadüfün eseri bu? Gerçekten de çok büyük bir şans. Arkadaşlarımdan birini size takdim etmeme müsaade edin. Bir yahut iki saniye boyunca İngiliz şaşırmış gibiydi. Sonra bir an Arsene Lüpen'e atılmaya hazır olarak içgüdüsel bir hamle yaptı. Lüpen başını salladı. ''Yanılmış olursunuz.'' Bu hareketin hoş olmayacağını ve bir o kadar faydasız olacağını dikkate almadan söylüyorum. İngiliz sağa sola baktı. Medet arıyor gibiydi. Bu da işe yaramaz dedi Lüpen. Ayrıca beni yakalayacak kadar yetenekli misiniz? Hadi iyi bir oyuncu olduğunuzu gösterin. İyi bir oyuncu olduğunu göstermek için bu fırsat hiç de çekici gelmiyordu. Oysa ki bu oyun İngiliz'e çok iyi bir el gibi gözüktü ve doğrularak soğuk bir ifadeyle arkadaşını takdim etti. Bay Wilson arkadaşım ve yardımcım. Bay Arsene Lüpen. Wilson'un şaşkınlığı gülme isteği uyandırdı. Fal taşı gibi gözleri ve açık, geniş ağza ışıldayan çehresine iki çizgi çekiyordu. Elma gibi gergin parlak yüzü ve kafasını çevreleyen taralı saçlarıyla kısa sakalı çimen filizleri gibi sık dikilmişti ve gürdü. ''Wilson, bu dünyanın en olağan durumları karşısında şaşkınlığınızı saklayamıyorsunuz.'' diyerek alaycı bir ifadeyle sırıttı Sherlock Holmes. Wilson kekeledi. ''Onu neden tutuklamıyorsunuz?'' ''Fark etmediniz Wilson. Bu beyefendi kapıyla benim aramda duruyor ve kapıya iki adımlık mesafede. Küçük parmağımı dahi kımıldatacak olsam çoktan kaçmış olur.'' ''Bu hiçbir şey.'' dedi Lupin. Masanın etrafını dolaştı ve İngiliz kapıyla kendi arasında olacak şekilde oturdu. Bu kendini onun merhametine bırakmak demekti. Wilson bu cesur hamleye hayranlık duyup duymaması gerektiğini anlamak için Sholm's'e baktı. İngiliz'in yüzü okunmuyordu ama bir müddet sonra garsonu çağırdı. Garson koştu. Sholm's soda bira ve viski ısmarladı. Barış imzalanmıştı. Yeni bir emre kadar. Dördümüz aynı masada oturuyor. Sakince çene çalıyorduk. Şimdilik. Herlock Sholmes şöyle bir adam. Her gün karşılaştığımız biri gibi. 50'li yaşlarda masa başında hayatını muhasebe kitapları arasında geçirmiş kibar bir burjuvaya benziyordu. Hiçbir şey onu dürüst bir Londra vatandaşından ayırmıyordu. Ne kızılaç alan favorileri, ne tıraşlı çenesi, ne biraz ağır cüzdesi. Hiçbir şey. Sivri, canlı ve nüfuz edici gözleri dışında. Sonra Herlock Sholmes... Yani bir çeşit sezgi, gözlem, öngörü ve hüner abidesi demekti. Hayal gücünün yarattığı en sıradışı iki polisi, Edgar Allan Poe'nun, düpanının ve Geboyo'nun Lukaku'nu bir araya getirerek daha sıradışı ve daha gerçeküstü bir polis yaratmak için doğanın eğlendiği söylenebilirdi. Dünya çapında şöhret kazandıran başarıları işitildiğinde, onun gerçekten de efsanevi bir karakter, büyük bir romancının, mesela Conan Doyal'ın zihninden çıkıp gelen bir kahraman olup olmadığını sorgulardı insan. Biraz sonra Arsène Lupin ona ne kadar kalacağı hakkında sorular sorarken konuyu asıl meseleye getirdi. "Benim ne kadar kalacağım size bağlı Bay Lupin." <gülüyor> <gülüyor> diye güldü öteki. "Bana bağlıysa yolcu vapuruna bu akşam binmenizi rica ederim. Bu akşam biraz erken ama ümid ediyorum ki 8 yahut 10 gün içinde bu kadar aceleniz mi var?" Yapmam gereken birçok iş var. İngiliz Çin Bankası'nın soyulması, Lady Eccleston'un kaçırılması. Görüyorsunuz Bay Lupe'n, bir haftanın yeterli olacağını düşünüyor musunuz? Mavi Yakut'la ilgili iki hadiseye bel bağlıyorsanız, rahat rahat yeter. Kalan sürede bu iki hadiseden yola çıkarak güvenliğimi tehlikeye sokacak bir üstünlük elde ederseniz, tedbirlerimi almam gerekecek. Lakin, dedi İngiliz, ''Doğru hesaplıyorsam bu üstünlüğü kazanmam sekiz günümü alacak. Beni tutuklamak da belki on birinci güne kalır ne dersiniz?'' ''Onuncu gün son.'' Lupe'n düşündü ve kafa sallayarak ''Zor, zor.'' dedi. ''Zor fakat mümkün, hatta kesin.'' ''Kesinlikle kesin.'' dedi Wilson. Sanki ortağını ilan edilen, zafere yönlendiren bir dizi operasyonu açıkça hatırlamış gibiydi. Herlock Sholmes güldü. ''Wilson... Olan bitenleri bilen biri size tanıklık yapmak için burada. Konuşmayı sürdürdü. Şüphesiz ki bütün kozlar elimde değil. Zira birkaç ayı kapsayan ve şimdiden eskiyen olaylar söz konusu. Bilgiye ve alışkanlık olduğu üzere soruşturmamı üstüne inşa edeceğim kanıtlara ihtiyacım var. Çamur lekeleri, sigara külleri gibi diye ciddi bir tonda ekledi Wilson. Ayrıca Bay Ganimard'ın dikkate değer bulguları var. ''Bu konu hakkında yazılan bütün makaleler, yapılan bütün gözlemler benim hizmetimde.'' ''Hepsini göz önünde bulundurarak bu mesele hakkında biraz fikir edindim.'' dedi Sholmes. ''Tahlil veya hipotezle karşımıza çıkan görüşler.'' diye ilave etti Wilson veciz bir şekilde. ''Patavatsızlık mı olur?'' diye sordu Arsene Lupin. Sholmes ile konuşurken kullandığı hürmetkar ses tonuyla. ''Edindiğiniz genel kanıyı size sormak patavatsızlık mı olur?'' Hakikaten bu iki adamı dirsekler masada, acele etmeden çetin bir sorunu çözmeye veya zıtlık yaratan bir noktada uzlaşmaya çalışıyormuş gibi sohbet ederken yan yana görmek çok büyük zevkti. Ayrıca tadını uzun uzun, hevesle ve sanatçıya yakışır bir şekilde çıkardıkları bu şey üstün bir ironiydi. Wilson zevkten dört köşeydi. Herlock bir posunu ağır ağır doldurdu, yaktı ve anlatmaya koyuldu. Sanıyorum ki bu olay ilk bakışta göründüğünden çok daha basit. Çok daha basit diye sadakatle yankılandı Wilson'un sesi. Olay diyorum çünkü benim nazarımda tek bir olay var. Baron Dütke'nin ölümü, yüzük hikayesi. 23. sıranın 514. numarasının esrarını da unutmayalım. Bunların hepsi sarışın kadın bilmecesi olarak adlandıracağımız olayın farklı yüzleri. Yahut bana göre... Aynı hikayenin üç vakasını birleştiren bağı ortaya çıkarmak söz konusu. Bu üç yöntemin aynı olduğunu kanıtlayan olayı. Ganimard'ın yargısı biraz üstün görüldü. Bu üç olayın ortak noktasını kaybolma becerisi olarak görüyordu. Görünmez kalarak gidip gelme kabiliyetinde. Bu mucizevi müdahale beni tatmin etmiyor. O zaman, bence diye izah etmeye başladı Shorms. Bu üç maceranın da ayırt edici özelliği sizin belli olan niyetiniz. Kesinlikle şu ana kadar olayların sizin önceden belirlediğiniz yerlere doğru çekildiği fark edilmedi. Sizin açınızdan bir plandan fazlası var. Bu bir zorunluluk. Öyle ki onu başarmadan edemezsiniz. Biraz detay verebilir misiniz? Tabii. Bay Jerbu ile olan çatışmanızdan beri Metka Detina'nın dairesinin Kaçınılmaz buluşma yeri olarak sizin tarafınızdan seçilmesi kesin değil mi? Ondan başka kimseye bu kadar güvenmiyorsunuz ki randevuyu onun evinde veriyorsunuz. Yani sarışın kadınla ve mat mesajyer bu ile olan randevuyu. Öğretmenin kızı diye belirtti Wilson. Şimdi Mavi Yakut'tan konuşalım. Baron ona sahip olmadan önce yüzüğü elde etmeye çalıştınız mı? Hayır ama Baron kardeşinin oteline yerleştikten altı ay sonra... Antoinette, Bigeia'nın müdahalesi ve ilk teşebbüs gerçekleşti. Yakut elinizden kaçıyor ve açık artırma şaşalı bir şekilde Dugua Oteli'nde gerçekleşiyor. Bu satış bağımsız olacak mı? En zengin amatör mücevheri elde etmekten emin mi? Hiç değil. Ekshumanın onu alacağı esnada bir kadın ona tehdit dolu bir mektup veriyor. Bu Kozon kontesi Yakut'u satın alan kadın tarafından yönlendirilmiş. Yakut bu kadar çabuk mı ortadan kaybolacak? Hayır, bunun için fırsatınız yok. O halde bekliyorsunuz. Kontes şatosuna yerleştikten sonra zaten beklediğiniz buydu. Yüzük kayboluyor. Konsolos Blyayşı'nın diş tozu kutusunda yeniden ortaya çıkması garip bir sapma, diye itiraz etti Lüpen. Masaya yumruğunu koyarak, ''Devam edelim o zaman.'' diye haykırdı Herlock. ''Bu masalları anlatmak bana göre değil.'' ''Sadece embesiller onlara inanır ama benim gibi yaşlı bir tilki asla.'' ''Ne demek oluyor bu?'' ''Şu demek oluyor.'' Scholmes biraz durdu. Yaratacağı etkiyi ayarlamak istiyormuş gibiydi. Sonunda ağzını açtı. Diş tozu kutusunda bulunan mavi yakut sahteydi. Hakikisini siz aldınız. Arsene Lupin bir müddet sessiz kaldı. Sonra gözlerini İngiliz'e dikerek ''Çetin cevizsiniz bayım.'' dedi. ''Çetin ceviz değil mi?'' diye vurguladı Wilson, hayranlıkla ağzını açarak. ''Evet'' diye doğruladı Lüpen. ''Her şey aydınlanıyor ve gerçek asıl şeklini alıyor. Ne sorgu yargıçlarının ne de bu vakalara saldıran uzman gazetecilerin bir tanesi dahi gerçeğe bu kadar yaklaşmıştı. Bu mucizevi bir sezgi ve mucizevi bir mantık.'' ''Peh'' dedi İngiliz, böyle bir üstadın saygısından gururu okşanmıştı. ''Düşünmek yeterli oldu.'' Düşünmeyi bilmek yeterli oldu. Beşaz kişi bunu biliyor. Şimdi önermelerin oluşturduğu saha daha dar ve toprak temiz. İşte şimdi bana kalan tek şey üç maceranın da neden Klapegon Caddesinin 25. numarasında, Angi Mahtin Caddesinin 134. numarasında ve Kozon şatosunun duvarları arasında düğümlendiğini keşfetmek. Bütün mesele orada. Gerisi lafı güzaf. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Böyle düşünüyorum. Bu durumda Bay Lüpen, işimin on gün içinde biteceğini tekrar etmekte haksız mıyım? On gün içinde evet, bütün hakikat ortaya çıkacak. Ve siz tutuklanacaksınız. Hayır, hayır mı? Benim tutuklanmış olmam için gerçek dışı şartların rastlaşması, pek şaşırtıcı bir, bir takım kötü tesadüflerin peş peşe gelmesi gerekmekte ki bu ihtimali kabul etmiyorum. Ne şartların ne de ters tesadüflerin başarabildiğini bir adamın hevesi ve inadı başaracak Bay Lüpen. Eğer bir başka adamın hevesi ve inadı bu niyetle ters düşerse aşılmaz bir engel çıkar Bay Sholmes. Aşılamayacak engel yoktur Bay Lüpen. Birbirlerine olan bakışları derindi. Tahrikten uzaktı ama sakin ve cüretkardı. Demire boyun eğdiren iki kılıcın çarpışmasıydı bu. Açık ve samimi bir şekilde çınlıyordu. ''Doğru saatte görüşürüz.'' dedi Lupen. ''İşte iyi bir rakip çıktı karşıma. Ama bu nadide bir kuş ve öteki Herlock Sholmes. Eğleneceğiz.'' ''Korkmuyor musunuz?'' dedi Wilson. ''Neredeyse Bay Wilson.'' dedi Lupen ayağa kalkarken. ''Kanıtı da şu. Kaçış hazırlıklarımı hızlandıracağım. Yoksa yuvamda yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırım. O zaman on gün diyoruz değil mi Bay Sholmes?'' ''On gün. Bugün pazar.'' Ayın sekizinde çarşamba günü her şey bitmiş olacak. Ve ben parmaklıklar arasında mı olacağım? En ufak bir kuşkunuz olmasın. Vay canına! Azıcık aşım kaygısız başımla mutluydum. Canım sıkılmıyordu. Güzel olaylar manzumesi. Başımdan savdığım polis. Beni saran evrensel dostaneliğin rahatlatıcı duygusu. Hepsini değiştirmek gerekecek. Nihayetinde bu madalyonun diğer yüzü. Güzel günlerden sonra gelen yağmur. ''Gülecek bir şey kalmadı artık. Hoşçakalın.'' ''Acele edin.'' dedi Wilson. ''Şu gözünün üzerinde olduğu birinin pek çok tasası vardır. Bir dakika dahi kaybetmeyin.'' ''Bir dakika kaybetmiyorum Bay Wilson. Sadece bu karşılaşmadan ne kadar mutlu olduğumu ve sizin gibi değerli bir yardımcıya sahip olan bir ustaya ne kadar imrendiğimi söylemek için gereken zamanı kaybediyorum.'' Nazikçe selamlaştılar. Sanki bu olayda iki rakipte hiçbir nefret bölüşmüyordu. Ama kader onları merhametsizce savaşmaya mecbur kılmıştı. Lüpen kolumdan tutarak beni dışarı çıkardı. Bunun hakkında ne diyorsunuz azizim? İşte baharatları, hakkında hazırladığınız hatıralarda güzel bir tat bırakacak bir yemek. Restoranın kapısını kapattı ve birkaç adım uzakta durarak Sigara içiyor musunuz? Hayır, bence siz de içmiyorsunuz. Ben de içmiyorum. Kibritle bir sigara yaktı. Kibriti söndürmek için birçok defa elini salladı. Fakat sigarasını yakar yakmaz yere attı. Yolu koşarak geçti. Ve karanlığın içinden çıkan iki adama katıldı. Adamlar bir işaretle çağırmışlardı sanki. Lüpen karşı kaldırımda onlarla birkaç dakika konuştuktan sonra yanıma geldi. Sizden özür dilerim. Bu şeytani Sholmes bana güçlük çıkaracak. Ama sizi temin ederim ki lüpenle işi bitmedi ah ne serseri herif lüpenle uğraşmak neymiş öğrenecek görüşmek üzere tarif edilemez Wilson haklı kaybedecek bir dakikam dahi yok aceleyle uzaklaştı böylece bu garip akşam veya benim dahil olduğum kısım sona erdi ilerleyen saatlerde başka olaylar vuku buldu bereket versin bu yemeğin diğer davetlilerinin sırdaşları olan biteni ayrıntılarıyla anlatmama izin verdiler. Lupin'in benden ayrıldığı esnada, Herlock Holmes saatini çıkarmakta ve ayağa kalkmaktaydı. ''Dokuza yirmi var. Saat dokuzda kont ve kontesle garda buluşmalıyım.'' ''Yola koyulalım.'' diye bağırdı Wilson, iki kadeh viskiyi lıkır lıkır içerken. Çıktılar. ''Wilson, başınızı çevirmeyin. Takip ediliyor olabiliriz. Bu durumda onunla ilgilenmiyormuş gibi yapalım.'' ''Söyleyin. Fikrinizi benimle paylaşın. Neden Lüpen bu restorandaydı?'' Wilson tereddüt etmedi. Yemek yemek için. Wilson, ne kadar çok çalışırsak gelişiminizin o kadar çok ilerlediğini görüyorum. İnanın beni bile şaşırtıyorsunuz. Karanlıkta Wilson zevkten kızardı ve Sholmes konuşmayı sürdürdü. Yemek için olabilir. Sonra büyük ihtimalle Ganimard'ın röportajında söylediği gibi Kozan'a gidip gitmediğimden emin olmak için. O zaman onunla zıt düşmeyeyim diye aynı yönde gidiyorum ama... Mesela onu yakalamak için zaman kazanmak. Yani gitmiyorum. Ha dedi Wilson şaşkınlıkla. ''Siz arkadaşım bu caddeden gidiniz. Bir, iki hatta üç farklı arabaya bininiz. Konsinyede bıraktığımız valizleri almak için daha sonra geliniz. Hadi dört nala, Eliziz Sarayı'na kadar.'' ''Peki Eliziz Sarayı'nda ne yapayım?'' ''Dinleneceğiniz bir oda kiralayın. Orada tetikte uyuyacaksınız ve benim talimatlarımı bekleyeceksiniz.'' Wilson ona verilen bu önemli görevden gurur duyarak gitti. Herlock Sholmes biletini aldı ve Amian Express'ine yollandı. Orada kont ve kontes hâlâ hazırda bulunuyorlardı. Onları selamlamaktan memnuniyet duydu. İkinci defa piposunu yaktı ve koridorda ayakta dururken rahat rahat içti. Tren hareket etti. 10 dakika sonra kontesin yanına oturdu ve konuştu. Yüzüğünüz yanınızda mı madam? Evet. Onu bana ödünç verme nezaketini gösteriniz. Yüzüğü alıp inceledi. Tam da düşündüğüm gibi. Yakut yeniden yapılmış. Yeniden yapılan bir yakut mu? Yeni bir yöntem. Yakut tozunu çok büyük bir ısıya maruz bırakarak tozun eriyip kaynaşması sağlanıyor. Sonrasında geriye ondan taş yapmak kalıyor. Nasıl? Ama benim yakutum gerçek. Sizinki gerçek evet ama bu sizinki değil. O zaman benimki nerede? Arsene Lüpe'nin ellerinde. O zaman bu nereden geldi? Bu sizin yakutunuzla değiştirildi ve onu bulduğunuz Bay Bülayşı'nın şişesine atıldı. Yani sahte. Kesinlikle sahte. Afallamış, allak bullak olmuş vaziyetteki Kontes sustuğu halde... ...açık göz kocası mücevheri her yöne çevirerek inceliyordu. Kontes sonunda mırıldandı. Bu mümkün mü? Ama neden basitçe çalmadılar... Hem sonra onu nasıl ele geçirdiler? İşte aydınlatmaya çalıştığım şey bu. Gozon şatosuna mı gidiyorsunuz? Hayır. Kreyle ile inip oradan Paris'e döneceğim. Arsene Lupin'le benim aramdaki oyun orada oynanmalı. Kartlar nerede oynanırsa oynansın kıymetli olacak. Lupin'in yolda olduğumu zannetmesi lazım. Aynı zamanda sizi neden ilgilendiriyor madame? Mesele sizin Yakut'unuz değil mi? Evet. O zaman sessiz kalın. Biraz önce size tutması çok zor bir söz verdim. Size hakiki Yakut'u geri getireceğim. Herlock Shoms sözü. Tren yavaşlıyordu. Sahte Yakut'u cebine atarak kapıyı açtı. Kont aykırdı. Ama yolun tersine doğru iniyorsunuz. Bu şekilde Lupe'n beni takip ediyorsa izimi kaybeder. Hoşçakalın. Bir görevli boş yere bağırdı. İngiliz, gar müdürünün ofisine doğru yollandı. 50 dakika sonra... Gece yarısından biraz önce onu Paris'e götürecek olan bir trene biniyordu. Garı koşarak geçti. Vezneden girip başka bir kapıdan çıktı ve at arabasına atladı. Arabacı, Clapegon caddesine. Takip edilmediğinden emin olarak arabayı caddenin başında durdurdu. Kendini Metgadetina'nın evinin ve komşu iki evin titiz bir şekilde incelenmesine verdi. Eşit derecedeki uzun adımlarla bazı mesafeleri ölçtü. Defterine notlar ve sayılar yazdı. Arabacı, Angimahdin Caddesi'ne. Caddenin ve Pomp Sokağı'nın köşesinde arabasından indi. 134. numaraya kadar kaldırımı takip etti. Aynı işlemlere, Baron Dütgen'in eski otelinin ve onu çevreleyen iki binanın cephelerinin genişliğini hesaplayarak ve önlerinde bir çizgi halinde uzanan küçük bahçelerin derinliğini ölçerek devam etti. İçlerinde yer yer gaz lambası olan dört sıra dizili ağaçların altında cadde ıssız ve çok karanlıktı. Gaz lambaları boş yere karanlığın yoğunluğuyla mücadele ediyor gibiydi. Bir tanesi otel tarafına donuk bir ışık saçıyordu. Sholmes, parmaklıkta asılı duran kiralık ilanını gördü. Bakımsız iki tane ağaçlı yol küçük çimenliği kuşatıyordu. Geniş ve boş pencerelerse kimsenin yaşamadığı evi sarmalamıştı. ''Bu doğru.'' dedi kendi kendine baronun ölümünden beri hiç kiracı olmadı ah içeriye girip ilk ziyareti yapabilseydim keşke bu fikrin ortaya çıkması onu yapmak istemesine yetiyordu ama nasıl parmaklığın uzunluğu tırmanmayı mümkün kılmıyordu cebinden elektrikli bir fener ve asla yanından ayırmadığı maymuncuğunu çıkardı hayret ederek kapı kanatlarından birinin zaten açık olduğunu fark etti parmaklık kapısını kapatmamaya özen göstererek bahçeye girdi. Üç adım dahi atmamıştı ki durdu. İkinci katta pencerelerden birinde bir ışık yanıp söndü. Işık ikinci pencereye, sonra üçüncü pencereye geçti. Odaların duvarlarına yansıyan bir silüetten başka bir şey göremedi. Işık ikinci kattan ilk kata geçti ve uzun süre oda oda dolaştı. Hangi şeytan sabahın birinde Baron Dütgen'in öldürüldüğü evde dolaşır? diye sordu kendine. Durum ilgisini çekmişti. Bunu bilmenin tek bir yolu vardı. O da eve girmekti. Duraksamadı ama basamağa gelmek için adımını attığı esnada ışık aniden söndü ve Herlock Schorms ışığı bir daha görmedi. Adam gaz lambasının yaydığı hafif ışığı fark etmiş olmalıydı. Schorms içeri açılan kapıyı hafifçe itti. Bu kapı da aynı şekilde açıktı. Hiçbir gürültü duymadan kendini karanlığa attı ve trabzan topuzunu fark etti. Bir kat çıktı. Hep aynı sessizlik, aynı karanlık vardı. Sahanlığa geldi. Bir odaya girdi ve gece aydınlığının karanlığı biraz kırdığı pencereye yaklaştı. Dışarıya bakınca adamın başka bir merdivenden inip başka bir kapıdan çıktığını anladı. Adam sol tarafa doğru teyelliyordu. Çalıların iki bahçenin arasında duvara set çektiği yere. Olamaz diye haykırdı. Benden kaçacak. Kattan koşarak indi ve adamın kaçmasını engellemek için basamağı atlayarak açtı ama kimseyi görmedi. Çalıların karmakarışıklığında neredeyse hareketsiz, daha koyu bir kütleyi ayırt etmesi için birkaç saniye gerekti. İngiliz düşündü, neden bunu rahatlıkla yapabileceği halde kaçmaya yeltenmemişti? Gizemli görevini yerine getirirken, onu rahatsız eden davetsiz misafiri gözetlemek için mi orada kalıyordu? Her halükarda, diye düşündü, bu lüpen değil, Lüpen daha becerikli olurdu. Bu onun çetesinden biri olsa gerek. Uzun süre geçti. Herlock hareket etmiyordu. Onu gözetleyen düşmandaydı gözü. Ama bu düşman hiç hareket etmiyordu ve İngiliz bekleyecek adam değildi. Tabancasının namlusunun çalışıp çalışmadığına baktı. Kılıfından bıçağını çıkardı ve soğuk kanlılıkla düşmanının üzerine doğru yürüdü. Tehlikeyi görmezden gelmesi ona o denli korkunç bir hava veriyordu ki kuru bir gürültü duyuldu. Adam da silahını dolduruyordu. Herlock aniden çalı yığınlarının arasına atladı. Diğeri geri dönecek vakit bulamadı. İngiliz zaten onun üzerindeydi. Şiddetli ve umutsuz bir mücadele oldu. Mücadele esnasında Herlock, adamın bıçağını çekmek için gösterdiği çabaya karşı koyuyordu. Ama Schoenst, ilk saatten beri bir sonraki zaferini kazanmanın çılgın arzusuyla kuduruyordu. Arsen Lupin'in bu ortağı karşı konulamaz bir kuvvet altındaydı. Rakibini devirdi. Bütün cüssesiyle üzerine yüklendi ve şanssız adamın boğazına beş parmağını bir pençe gibi geçirerek boş eliyle elektrikli fenerini buldu. Düğmeye bastı ve mahkumunun yüzünü aydınlattı. ''Wilson'' diye çığlık attı. ''Herlok şans'' diye mırıldandı boğuk ve kısık bir sesle. Bu şekilde tek laf etmeden uzun zaman kaldılar. İkisi de mahvolmuştu. Beyinleri boştu. Bir otomobilin kornası sessizliği bozdu. Hafif bir rüzgar yaprakları kımıldattı. anç hareket etmiyordu. Beş parmağa giderek daha zayıf bir hırıltı çıkaran Wilson'ın boğazındaydı. Bir anda Herlock, öfkeyle dolu bir şekilde arkadaşını bıraktı. Ama bu, onu omuzlarından sarsmak ve şiddetle silikmek içindi. ''Ne yapıyorsunuz burada? Cevap verin.'' ''Ne? Size çalıların arasında beni dik dikizlemenizi mi söyledim ben?'' ''Sizi dikizlemek.'' diye hırladı Wilson. Sizin olduğunuzu bilmiyordum. O zaman ne? Burada ne yapıyorsunuz? Yatmış olmanız gerekirdi. Yattım. Uyumanız lazımdı. Uyudum. Kalkmamanız lazımdı. Mektubunuz yüzünden. Mektubum mu? Evet. Sizin tarafınızdan yazılmış olan ve bir simsarın eliyle bana ulaşan. Benim tarafımdan mı? Deli misiniz? Size yemin ederim. O mektup nerede? Arkadaşı bir kağıt uzattı. Fenerinin aydınlığında mektubu hayretle okudu. ''Wilson, yataktan çıkın ve Angimahdin Caddesi'ne gidin. Ev boş, içeri girin, araştırın ve kesin bir plan hazırlayın. Sonra yatmaya devam edin, Sherlock Holmes. ''Odaları ölçüyordum.'' dedi Wilson. ''Bahçede bir gölge fark edince tek bir şey düşündüm. ''Kendinizi karanlıkta saklamayı, fikir şahaneydi. Sadece görüyorsunuz.'' dedi Holmes arkadaşının ayağa kalkmasına yardım ederken ve onu çekerken. Bir dahaki sefere Wilson, benden bir mektup aldığınızda yazımın taklit edilip edilmediğinden emin olun. Ama o zaman, dedi Wilson, gerçeği hayal meyaz ezinleyerek. Mektup sizin değil mi? Hayır. Kimin? Arsen Lüfe'nin. Ama hangi amaçla yazdı? Ah, bunu bilmiyorum ve kaygılandığımda bu. Neden o şeytan sizi rahatsız etme zahmetine katlandı? ''Mesele ben olsaydım bunu anlayacaktım ama konu sizsiniz. Kendime soruyorum hangi amaçla?'' ''Otele geri dönmek için can atıyorum.'' ''Ben de Wilson.'' Parmaklar geldiler. Önde olan Wilson parmaklığın bir demirini tutup çekti. ''Al işte.'' dedi. ''Kapatmış mıydınız?'' ''Hayır, yarı açık bıraktım.'' ''Yine de...'' Sıra herloktaydı. Ürkmüştü, kilide koştu. Ağzından bir küfür kaçtı. ''Lanet olsun.'' ''Kapı kapalı, kilitli.'' Bütün gücüyle kapıyı sarstı. Sonra çabalarının boş yeri olduğunu anlayarak kollarını iki yana saldı. Cesareti kırılmıştı. Kesik kesik konuştu. Şimdi her şeyi kendime açıklıyorum. Bu o. Krayl de ineceğimi anladı ve soruşturmamı bu akşam başlatacağımı düşünerek benim için bu güzel fare kapanını kurdu. Dahası bana bir mahpusane arkadaşı gönderme nezaketinde bulundu. Bütün hepsi bir gün kaybedeyim diye ve şüphesiz... Kendi işlerimle ilgilenmemin benim için daha iyi olduğunu kanıtlamak için. Bu onun mahkumları izlemek. Aynen öyle. Herlock Jones ve Wilson, Arsène Lupin'in mahkumları. Macera harika başlıyor. Hayır hayır bu kabul edilemez. Omzuna bir el dokundu Wilson'un eli. Yukarıda, yukarıya bakın bir ışık. İlk kattaki pencerelerden biri aydınlanmıştı. İkisi birden koşar adım fırladılar. Her biri kendi merdiveninden çıktı ve aynı anda aydınlık odanın girişinde karşılaştılar. Odanın ortasında bir mum yanıyordu. Yanında bir sepet vardı ve içinde bir şişenin ağzı, bir tavuğun kalçaları ve yarım somun ekmek gözüküyordu. Schoen's kahkayı patlattı. ''Harika, bize akşam yemeği veriyorlar. Bu büyülü bir saray. Gerçek bir peri masalı. Hadi Wilson, ölü toprağını at üzerinden.'' ''Bunların hepsi çok komik.'' ''Bunun komik olduğundan emin misiniz?'' diye kederle inledi Wilson. ''Evet eminim.'' diye haykırdı Sholmes. Doğal olması için biraz fazla gürültülü olan bir neşeyle. ''Bundan daha komik bir şey görmedim. Bu iyi bir komedi. Arsen Lupe nedenli büyük bir ironi ustası. Bizimle kafa buluyor ama pek sevimlice. Kendi adıma bu şölendeki yerimi dünyanın bütün altınları aya ayağıma serilse dahi vermezdim.'' Wilson... ''Benim eski dostum, beni kahrediyorsunuz. Küçük düşürülmüş mi olacağım? Siz, talihsizliğe dayanmayı sağlayan asil bir ruha sahip değil miydiniz? Bu saatte yumruğum boğazınızda olabilirdi. Yahut sizinki benim boğazımda. Zira aradığınız tam da buydu. Kötü arkadaş.'' Nükte ve alayın gücüyle zavallı Wilson'ı diriltmeyi ve ona bir tavuk kalçası yedirmeyi, bir kadeh şarap içirmeyi başardı. Ama ne zamanki mum söndü, Uyumak için yere, parkenin üzerine uzandılar ve duvarı yastık yaptılar. Durumlarının acı ve gülünç tarafını görmüş oldular. Uykuları hüzünlüydü. Sabah, Wilson uyandı. Her tarafı ağrıyordu ve soğuktan donmuştu. Hafif bir gürültü dikkatini çekti. Herlock Jones, dizlerinin üzerinde iki büklüm vaziyette büyüteçle tozlara bakıyordu ve neredeyse silinmiş olan beyaz tebeşir izlerini ortaya çıkarıyordu. Bir takım sayılar yazılıydı. Bunları defterine kaydediyordu. Bu iş özel bir durum teşkil ettiği için Wilson'la birlikte her odayı inceledi ve iki odada da aynı tebeşir izlerine rastladı. Aynı şekilde meşe panolardaki iki çemberi, Lambri'deki bir oku ve merdivenin dört basamağındaki dört sayıda not aldı. Bir saat sonra Wilson konuştu. Sayılar doğru değil mi? Nereden bileyim? diye cevapladı Herlock. Bu keşifler o güzel sırrını kime sundu bilmiyorum ama her halükarda bir şey ifade ediyorlar. Çok net bir şeyi dedi Wilson. Parkelerin sayısını. Ah, evet iki çembere gelince iki panonun da yanlış olduğunu gösteriyor. Bundan emin olabilirsiniz. Okta yemek asansörünün yönünü işaret ediyor. Herlock Jones ona baktı. Büyülenmişti. Ah öyle mi? Ama benim güzel arkadaşım bütün hepsini nasıl biliyorsunuz? Öngörünüz beni neredeyse utandırıyor. Ah çok basit dedi Wilson koltukları kabararak. Bu işaretleri dün gece çizen benim talimatlarınıza uyarak yahut Lüpe'ninkilere zira bana gönderdiğiniz mektup ona ait. O dakika Wilson belki de Sholm's ile çalı yığınları arasındaki mücadelesinden çok daha korkunç bir tehlikeyle yüz yüze geldi. Sholm's yırtıcı bir hisle onu boğmak istedi. Kendine hakim olarak yüzünde tebessüm olmak isteyen bir kırışıklık oluşturdu. Harika, harika. İşte bizi ilerleten şahane bir iş. Sizin hayran olunası, tahlil ve gözlem yetiniz başka yerlerde de uygulandı mı? Elde edilen sonuçlardan faydalanmak isterdim. Hayır, inanın ki devam etmedim. Ne büyük bir zarar. Oysa işin başı gelecek vaat ediyordu. Ama madem ki devam etmediniz, bize düşen tek şey buradan gitmek. Buradan gitmek mi ama nasıl? Bir yerden ayrılan düzgün insanların alışılmış tarzlarına göre. Kapıdan. Kapı kapalı. Açacaklar. Kimler? Caddede yürüyen şu iki polis memurunu çağırmak istemez miydiniz? Ama... Ama ne? Bu epey küçük düşürücü. Sizin Herlock Schoenz, benim de Wilson olduğumu ve Arsène Lupin'in tutsakları olduğumuzu öğrendikten sonra onlara ne deriz? Ne isterseniz azizim. Nasılsa kahkahayla gülecekler diye cevap verdi Herlock kuru bir ses ve gergin bir ifadeyle. Buna mukabil bu evi mesken olarak seçemeyiz. Hiçbir şey denemiyor musunuz? Hiçbir şey. Fakat bize erzak sepetini getiren adam ne gelirken ne de giderken bahçeyi kullandı. O halde başka bir yol var. Onu arayalım. Böylece polislere koşmak zorunda kalmayız. Akıllıca ama unutuyorsunuz ki bu yol Paris polisi tarafından altı ay arandı. Bizzat ben dahi siz uyurken oteli baştan aşağı dolaştım. Ah benim iyi Wilson'ım. Arsene Lüpen, alışık olduğumuz bir av hayvanı değil. Arkasında hiçbir şey bırakmıyor. Saat 11'de Herlock Shams ile Wilson kurtulmuştu ve en yakın karakola götürülüyorlardı. Komiser onları sert bir şekilde sorguladıktan sonra sinir bozucu yapmacık bir saygıyla salıverdi. ''Başınıza gelenler için üzgünüm baylar. Fransız misafirperverliği hakkındaki fikirleriniz üzücü olmuştur. Tanrım nasıl bir gece geçirmiş olmalısınız. Ah bu lüpen gerçekten de saygısız biri.'' Bir araba onları Elisi Sarayı'na götürdü. Danışmaya gelince Wilson odasının anahtarını istedi. Bir müddet arandıktan sonra memur şaşkın bir halde cevap verdi. ''Ama bayım bu odayı bıraktınız. Ben mi nasıl?'' Arkadaşınızın bize teslim ettiği mektubunuzla. Hangi arkadaşım? Mektubunuzu getiren arkadaşınız. Buyurun. Kart, viz kart vizitiniz hala üzerinde. İşte burada. Wilson onları aldı. Bu onun kart vizitlerinden biriydi ve mektuptaki onun yazısıydı. Yüce İsa diye mırıldandı. İşte kötü bir oyun daha. Kaygılı bir tonla ekledi. Peki ya valizler? Arkadaşınız onları götürdü. Ah onları verdiniz mi? Tabi. ''Mektubunuz bunun iznini veriyordu bize.'' ''Tabii, haklısınız.'' İkisi birden maceraya atıldılar. Şanzelize'den sessiz ve ağır ağır geçerek güzel bir güz güneşi caddeyi aydınlatıyordu. Hava tatlı ve hafifti. Kavşakta Herlock piposunu yakıp yürümeye devam etti. Wilson konuştu. ''Sizi anlamıyorum, Shorns. Pek sakinsiniz. Bizimle dalga geçiyorlar. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar.'' Ve tek kelime dahi etmiyorsunuz. Sholmes durdu ve şöyle dedi. Wilson, sizin kart vizitinizi düşünüyorum. Yani, yani bu öyle bir adam ki bizimle olası bir dövüşte dahi bir adım önde. El yazılarımızın bir nüshasını önceden ele geçirmiş ve cüzdanında sizin kartlarınızdan birine sahip. Bunun nedenle büyük bir tedbir, nedenle dirayetli bir arzu ve kuvvetli bir hazırlanma yöntemine işaret ettiğini anlayabiliyor musunuz? Bu ne demek? Bu şu demek Wilson. Böyle olağanüstü şekilde silahlara kuşanmış, harikulade hazırlanmış bir düşmanla savaşmak ve onu yenmek için her Holmes olmak gerekir. Hala gördüğünüz üzere Wilson diye ekledi gülerek. En başından beri beceremedik. Saat altıda Eko de France gazetesinin akşam baskısında şu kısa haber yayınlanmaktaydı. Bu sabah Bay Denach 16. bölgenin komiseri Arsen Lupe'nin eliyle merhum baron Dütke'nin otelinde hapsedilen ve orada şahane bir gece geçiren Bay Herlock Sholmes ve Bay Wilson'ı kurtardı. Valizlerinin ağırlığından hafifleyen iki beyefendi Arsen Lupe hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu defa onlara küçük bir ders vermekten hoşlanan Arsene Lupe daha ciddi önlemler almaya zorlamamaları için yalvardı. ''Pöf'' dedi Herlock Sholmes gazeteyi buruşturarak. Çocukluklar, Lüpene ettiğim tek sitem işte bu. Fazla çocukça. Halkona güveniyor. Bu adamda şeytan tüyü var. Peki, Herlock her zaman sessiz mi kalacak? Her zaman sessiz kalacak diye cevap verdi Sholms, ses tonunda korkunç bir öfke açığa çıkarken. Canımı neden sıkayım? Son sözü söyleyeceğimden eminim. Karanlıklar içinde birkaç saat. Bir insanın karakteri ne kadar incinmiş olsa da, Sholms, kötü talihin neredeyse hiçbir ganimet bahşetmediği bu insanlardan biri, en cesur kişinin dahi savaşın kurallarına meydan okumak için bütün gücünü toplama ihtiyacı hissettiği bir takım şartlar mevcuttur. Bugünü kendime tatil ilan ediyorum, dedi. Ya ben? Siz Wilson gardrobumuzu hazırlamak için kıyafet ve iç çamaşırı alacaksınız. Bu esnada dinleneceğim. İyi dinlenin Shorms, ben nöbetteyim. Wilson son iki kelimeyi bir karakol nöbetçisinin bütün tehlikelere göğüs gelmeye hazır olan görev aşkıyla söylemişti. Göğüsü şişti, kasları gerildi. Keskin bir bakışla mesken olarak seçtikleri otelin küçük odasını dikkatle inceledi. Nöbette kalın Wilson. Ben de bundan istifade ederek savaşmamız gereken düşmana daha iyi bir saldırı planı hazırlayacağım. Görüyorsunuz ya Lüpen hakkında yanıldık. İşe en baştan başlamak lazım. Bunun mümkün olması için zamanımız var mı? Dokuz günümüz var eski dostum. Beş gün fazla bile. İngiliz bütün öğleden sonrasını tütürerek ve uyuyarak geçirdi. Çalışmalarına ertesi gün başladı. Wilson ben hazırım. Yürüyeceğiz. Yürüyelim diye bir asker edasıyla haykırdı Wilson. Bacaklarım uyuştu. Sholms'ün üç uzun görüşmesi oldu. Önce Metka Detinan'la görüştü, dairesini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Sonra önceden telgraf çekerek çağırmış olduğu Suzan Najerbu'yu Sarışın Kadın hakkında sorguladı. En sonda Baron Dütgen'in katlinden beri Vizitan Manastırı'nda inzivaya çekilen Rahibe Augustü ile konuştu. Her ziyarette Wilson dışarıda bekliyordu ve her seferinde şöyle söylüyordu. Memnun musunuz? Çok memnunum. Doğru yolda olduğumuzdan emindim. Yürüyelim. Çok yürüdüler. Angi mahdin Caddesi'ndeki oteli çevreleyen iki binaya gittiler. Sonra Klapegon Caddesi'ne kadar yürüdüler ve 25 numaranın dış cephesini incelerken Sholmes konuşmaya devam ediyordu. Şu kesin ki bütün bu evler arasında gizli geçitler var. Fakat bulamadım. Yanında duran Wilson ise Dahi arkadaşının su götürmez gücünden ilk defa şüphe duydu. Neden bu kadar fazla konuşup bu kadar az hareket ediyordu? ''Neden mi?'' diye haykırdı Sholmes, Wilson'ın iç sesine yanıt vererek. ''Çünkü bu lüpen şeytanıyla boşlukta tesadüfen çalışıyoruz ve açık seçik olaylarda yatan gerçeği özetlemek yerine bizzat onun kafasından çekip çıkarmamız lazım. Akabinde bu gerçeğin olaylara uygun düşüp düşmediğini denetlemek için.'' Peki ya gizli geçitler? Kesinlikle var. Onları bulduğunda Lüpe'nin hangi geçitten avukatının dairesine girdiğini yahut baronun öldürülmesinden sonra sarışın kadının hangi geçidi izlediğini keşfedersem ilerlemiş olmayacak mıyım? Bu da ona saldırmak için bana bir silah vermez mi? Her zaman saldıralım diye haykırdı Wilson. Söylediği kelimeleri tamamlayamadı. Bir çığlık attı. Bir şey ayaklarına düşmüştü. Yarısı kumla dolu bir çuval. Onları ağır yaralayabilirdi. Sholms başını kaldırdı. Beşinci katın balkonuna dayanmış iskelede işçiler çalışıyordu. Pekala, şansımız varmış, dedi. Bir adım daha ileri gitseydik, kafamızı bu beceriksizlerin kum çuvalının altında bulabilirdik. Gerçekten de öyle zannederdik ki... Sonra durdu ve eve doğru koştu. Beş katı tırmandı, zili çaldı, daireye baskın yaptı. Oda hizmetçisinin korkutucu bakışlarının altında balkona geçti. Kimse yoktu. Buradaki işçilere ne oldu diye sordu hizmetçiye. Az önce gittiler. Nereden? Servis merdiveninden. Holmes eğildi. Evden çıkan iki adam gördü. Bisikletleri kollarındaydı. Bisikletlerine binerek kayboldular. Onlar bu iskelede çalışalı uzun zaman mı oldu? Bu ikisi mi? Sadece bu sabahtan beri onlar yeni başlayanlardı. Sholmes, Wilson'ın yanına geldi. Efkarlı bir halde geri döndüler ve bu ikinci günde kasvetli bir sükunet içinde sona erdi. Ertesi gün aynı şekilde geçti. Angimahdin Caddesi'nde aynı banka oturdular. Bu, Wilson için büyük bir hayal kırıklığıydı. Hiç eğlenmiyordu. Üç bina arasında bitmek, tükenmek bilmeyen bir duraktı bu. ''Ne umuyorsunuz, Sholmes? Lüpen bu evlerin birinden mi çıkacak?'' ''Hayır.'' ''Sarışın kadın mı gözükecek?'' ''Hayır.'' O zaman küçük bir olayın gerçekleşmesini ümit ediyorum. Bana başlangıç noktamı gösterecek alelade bir olay. Ya gerçekleşmezse bu olay? Bu durumda barutu patlatacak kıvılcımı ben ateşleyeceğim. Sabahın duranlığını nahoş bir olay bozdu. Cadde şoselerinin arasında atıyla patikada giden bir adamın atı yoldan saparak Sholmes ve Wilson'ın oturduğu banka çarptı. Öyle ki terkisi Sholmes'ün omzunu sıyırdı. Sholmes güldü. Biraz daha yaklaşsaydı omzumu paramparça edecekti. Adam atıyla uğraşıyordu. İngiliz silahını çekti ve ona doğrulttu ama Wilson atılganlıkla kolunu tuttu. Delisiniz Sherlock. Bu beyefendiyi öldüreceksiniz. Bırakın beni Wilson bırakın. İkisi arasında bir mücadele yaşandı. Bu esnada adam atını ehlileştirdi ve çabucak bindi. ''Atlı biraz uzaklaştıktan sonra, bari şimdi tabancanızı yukarıya kaldırın.'' diye bağırdı Wilson sevinçle. ''Bu dağla, bu adamın Lüpe'nin ortaklarından biri olduğunu anlamıyor musun?'' Şom sinirden titriyordu. Wilson acıyla kekeledi. ''Ne diyorsunuz, bu beyefendi mi?'' ''Evet, Lüpe'nin ortağı, tıpkı kafamıza torba atan işçiler gibi.'' ''Bu mümkün mü?'' ''Mümkün yahut değil. Kanıt yakalamak için bir şansımız vardı. Bu beyefendiyi öldürerek mi?'' Kolay yolu vardı atını öldürmek. Siz olmasaydınız lüpenin ortaklarından birini ellerimde tutuyordum. Aptallığınızı idrak ediyor musunuz? Umutsuz bir öğleden sonraydı. Tek bir laf bile etmediler. Saat beşte ikisi de evlerden uzakta durmaya gayret ederek volta atmaktayken birbirinin koluna girerek şarkı söyleyen üç genç eşçi onlara çarptı ve dağılmadan yollarına devam etmek istediler. Öfkeli bir mizaca sahip olan Shorms buna izin vermedi. Kısa bir arbede oldu. Shorms boksör konumunu aldı. Birinin göğsüne birinin de suratına yumruk atarak üç adamın ikisini mahvetti. Adamlar daha fazla dövüşmeyi göze alamadıklarından kaçtılar. ''Ah!'' diye haykırdı Shorms. ''Bu bana iyi geliyor. Sadece sinirlerim gerilmişti. Şahane bir iş.'' Wilson'ı duvara yaslanmış vaziyette görünce ''Ne oldu eski dostum? Bembeyaz olmuşsunuz.'' dedi. Eski dostu hareketsiz şekilde sarkan kolunu gösterdi ve kekeledi. Ne olduğunu bilmiyorum kolumda bir ağrı var. Kol ağrısı mı gerçekten mi? Evet evet sağ kol. Bütün gayretlerine rağmen kolunu kımıldatmayı başaramadı. Herlock ağrının derecesini tespit etmek için diyerek kolu önce nazikçe sonra sertçe yokladı. Ağrının derecesi o kadar arttı ki telaşla bir eczaneye girdiler. Wilson orada bayılma noktasına geldi. Eczacı özenle ve aceleyle yardım etti. Kolun kırık olduğu anlaşıldı ve akabinde bir cerrah, bir ameliyat ve bir hastane söz konusu oldu. Beklerken acıdan sarsılan, çığlık atan hastayı soydular. İyi iyi çok iyi diyordu Shoms hastanın kolunu tutarken. Biraz sabır eski dostum. Beş ya da altı hafta sonra hiçbir şey kalmayacak ama o serseriler bunun hesabını verecekler duyuyorsunuz değil mi? Özellikle de o. Zira bunu ayarlayan o uğursuz lüpen... ''Ah, size yemin ederim eğer...'' Bir anda durdu. Wilson'un kolunu aniden bıraktı. Bu bırakış Wilson'ı o kadar sarstı ki... ...talihsiz adam acıdan tekrar bayıldı. Sholmes, adamın alnını tokatlayarak konuştu. ''Wilson, bir fikrim var. Tesadüfen...'' Wilson hareket etmiyordu. Gözleri sabitlenmiş olarak küçük cümleler mırıldanıyordu. ''Ama evet her şey açığa kavuşacak.'' Yanında olan uzakta aranır. Tanrım, sadece düşünmek gerektiğini biliyordum. Benim güzel bir sonum. Zannediyorum ki mutlu olacaksınız. Eski dostunu orada bırakarak caddeye atıldı. Ve 25 numaraya kadar koştu. Kapının sağ üstünde taşların üzerinde bir kayıt vardı. Destanj, Mimar, 1875. 23 numarada da aynı kayıt vardı. Buraya kadar her şey doğaldı. Ama Angimahdin Caddesi'nde ne okuyacaktı? Bir araba geçiyordu. Angimahdin Caddesi numara 134'den 4 nala. Atı coşturması için arabacıya bahşiş veriyordu. Daha hızlı, biraz daha hızlı. Pom Sokağı'na geldiğinde nasıl da telaşlıydı. Bu sezinlediği gerçeğin bir kısmı mıydı? Otel taşlarının birinde şu kelimeler kazılıydı. Destanj, Mimar, 1874. Komşu binalarda da aynı kayıt vardı. Heyecanın darbesi o kadar büyüktü ki birkaç dakika boyunca neşeden titreyerek arabanın arkasına çöktü. Sonunda karanlığın ortasında küçük bir ışık titreşiyordu. Bin tane patikanın kesiştiği büyük ormanın ortasında düşmanının ilk izini görmekteydi işte. Postanede Kozon şatosuyla telefon üzerinden irtibata geçmek istedi. Telefona bizzat Kontes yanıt verdi. ''Alo, siz misiniz madam? ''Bay Scholmes değil mi? Her şey yolunda mı?'' ''Her şey çok iyi ama bana hemen...'' ''Alo, bir şey söyleyebilir misiniz? Tek bir kelime.'' ''Dinliyorum.'' Kozon şatosu hangi çağda inşa edildi? ''30 yıl önce yandı, sonra tekrar inşa edildi.'' ''Kim tarafından, hangi senede?'' ''Giriş kapısında bir kayıt var. Lüsyan Destanj, Mimar 1877.'' ''Teşekkürler, madam. Sizi selamlıyorum.'' Mırıldanarak çıktı... Destange, Lucien Destange. Bu isim tanıdık gelmiyor bana. Okuma odasına girerek biyografi sözlüğüne başvurdu ve Lüsyan Destange adına yazılan şu notu okudu. Lucien Destange, 1840'ta doğdu. Guillaume Pic Goma ödülü şeref madalyası sahibi, mimari üzerine çok beğenilen yapıtların yazarı ve benzeri. Sonra izahane'ye geri döndü ve oradan da bir sını taşıdıkları hastaneye. İşkence yatağında kolu demir bir oluğun içine hapsolmuş vaziyette. Ateşten tir tir titreyen eski dost sayıklamaktaydı. ''Zafer, işte zafer!'' diye haykırdı Shorms. ''İpin ucunu yakaladım.'' ''Hangi ip?'' ''Beni sonuca ulaştıracak ip. Sağlam bir yolda yürüyeceğim artık. İzlerin, kanıtların olduğu.'' ''Sigara külü de mi?'' diye sordu Wilson. Meseleyle ilgisi canlanıyordu. VNC'leri, düşün Wilson, sarışın kadın vakalarını bir araya getiren gizli bağlantıyı açığa çıkardım. Maceralara ev sahipliği yapan bu üç mesken, Lüpen tarafından neden seçildi? Neden? Çünkü bu üç mesken, aynı mimar tarafından inşa edildi. Bunu bulmak kolay derdiniz değil mi? Kesinlikle, öte yandan bunu kimse düşünmüyordu. Sizin dışınızda. Aynı mimarın, Benzer planları birleştirerek bu üç olayında mucizevi bir görünüşle basit ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini mümkün kıldığını bilen sadece benim. Ne mutlu. Zamanı gelmişti eski dostum. Sabrımı kaybetmeye başlamıştım. Daha şimdiden dördüncü gündeyiz. On günün dördüncü günü. Ah, oh, bundan sonra... Tabiatının aksine taşkınlıktan ve neşeden yerinde duramıyordu. Ama öğleden sonra sokakta bu serseriler hem benim hem de sizin kolunuzu kırabilirlerdi diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Wilson bu korkunç varsayım karşısında ürpermekle yetindi. Sholmes devam etti. Bu ders bize ne kadar da fayda sağlıyor. Görüyorsunuz Wilson, bizim en büyük yanılgımız Lüpen'le er meydanında savaşmak ve kendimizi onun dolaplarına bile isteye atmak oldu. Durum şimdilik kötünün iyisi zira sadece size dokunmayı başardı. Ve bu dokunuştan kırık bir kolla ayrıldım. Diye inledi Wilson. İkisi de kırılabilirdi. Bu kadar boş laf yeter. Gündüzleri gözetlendiğim için mağlubum. Karanlıkta hareketlerimde serbestken üstünüm. Düşmanın gücü ne olursa olsun. Ganimard size yardım edebilirdi. Asla. Arsen Lüpe'nin nerede olduğunu ve onu nasıl ele geçirmemiz gerektiğini söyleyebildiğim gün Ganimard'ı bana verdiği iki adresten birinde bulacağım. Evi Pergolese sokağı yahut Şatle meydanındaki ''İsviçre meyhanesi. O zamana kadar yalnız hareket ediyorum.'' Yatağa yanaştı. Elini Wilson'un omzuna, hasta omzuna koydu ve büyük bir şefkatle konuştu. ''İyileşiniz benim eski dostum. Bundan böyle sizin rolünüz, durumunuzu öğrenmek için gelirsem, izimi bulmak için boşuna bekleyecek olan Arsene Lupe'nin iki veya üç adamıyla ilgilenmekten ibaret. Bu güvene dayalı bir rol.'' ''Rica ederim.'' diye cevapladı Wilson minnet duygusuyla taşarak bu güveni boşa çıkarmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım fakat anladığım üzere geri dönmeyeceksiniz niçin döneyim diye soğuk bir tavırla sordu Shorms zaten zaten olabildiğince iyiyim son bir ricam var Herlock bana içecek bir şeyler verir misiniz içecek bir şeyler susuzluktan ölüyorum ateşimde var ama nasıl hemen birkaç şişeyi yokladı bir paket tütün gördü Piposunu yaktı ve aniden arkadaşının yakarışını hiç duymamış gibi eski dostu bir bardak su için yalvaran gözlerle bakarken arkasına bakmadan gitti. Bay Destange! Hizmetçi, otel kapısını Mazebu Meydanı ve Mont Charny Sokağı'nın köşesinde yükselen şahane otel, az önce açmış olan şahsı süzdü ve bu gri saçlı, kötü tıraşlı, uzun siyah redingotunun temizliği şüphe uyandıran Kısa boylu adamın görünüşü, tabiatın bilhassa nazik davranmadığı bir bedenin bütün tuhaflıklarına uyuyordu ki ona uygun düşen bir kibirle cevapladı. Bay Destange burada yahut değil, bu değişir, kartınız var mıydı beyefendi? Beyefendinin kartı yoktu ama bir tanıtma mektubu vardı ve hizmetçi bu mektubu Bay Destanj'a götürdükten sonra Bay Destange gelen kişiyi içeri almasını buyurdu. Otelin kanatlarından birini kaplayan, Duvarları kitaplarla örtülü, devasa, yuvarlak bir odaya girdi. Mimar ona dönerek şöyle dedi. ''Siz Bay Stigman misiniz?'' ''Evet bayım.'' ''Sekreterim bana hasta olduğunu bildirdi ve benim gözetimimde başladığı, bilhassa Almanca kitapların yer aldığı genel kataloğa devam etmek için sizi gönderdi. Bu gibi işlerde tecrübeli misiniz?'' ''Evet efendim, oldukça tecrübeliyim.'' diye baskın cermen aksanıyla cevap verdi Sir Stigman. Bu şartlar altında çabucak anlaştılar ve Bay Destange hiç zaman kaybetmeden yeni sekreterini işe başlattı. Sherlock Holmes artık içerideydi. Lupin'in gözetiminden kaçmak ve Lucian Destange'nin kızı Claudette ile yaşadığı otel'e girmek için ünlü dedektif, bilinmezliğe balıklama dalmak, birçok oyun kurmak, en farklı, en zarif, en gizli isimlerin oluşturduğu bir kalabalığın altında 48 saat boyunca en karmaşık bir hayatı tecrübe etmek zorunda kalmıştı. Bilgi olarak sadece şuna sahipti. Bay Destanjan'ın sağlık durumu orta haliydi ve dinlenmeyi arzu ediyordu. İşten güçten, ele tek çekerek, mimari üzerine topladığı kitapların arasında yaşıyordu. Hiçbir haz onu ilgilendirmiyordu. Tiyatrodan ve eski tozlu ciltleri kullanmaktan başka. Kızı Clotilde de gelince değişik biriydi. Her zaman babası gibi dört duvar arasındaydı ama otelin başka bir köşesinde asla dışarı çıkmıyordu. Bütün bunlar, diyordu Bay Destanj'ın söylediği kitapların başlıklarının kaydını tutarken. Bütün bunlar hala kesin değil fakat ileriye doğru bir adım. Şu tutku uyandıran sorunların çözümünü bulamamam mümkün. Bay Destanj Arsene ilişkili mi? Onu görmeye devam ediyor mu? Bu üç binanın yapımına ilişkin belgeler var mı? Bu belgeler aynı şekilde gizli geçitler barındıran Lüpen'in ve çetesinin saklandığı başka binaların adresini de içeriyor muydu? Bay Destanj, Arsen Lüpen'in ortağı. Şeref madalyasına sahip bu saygıdeğer şahsiyetin bir hırsızın yanında çalışması bu varsayım neredeyse kabul edilemez. Öte yandan bu karmaşıklığı kabul edersek, Bay Destanj, Arsen Lüpen'ini 30 yıl önceden nasıl öngördü? Lüpen sütannesindeyken mi? Hiçbir önemi yok. İngiliz kızışıyordu. İnanılmaz koku alma duygusu ve ona özgü iç güdüsüyle etrafında kol gezen bir gizem seziyordu. Bu açıklayamadığı küçük şeylere dönüşüyordu ama otele girişinden beri aynı izlerime sahipti. İkinci günün sabahında hala ilginç bir keşifte bulunmamıştı. Saat 2'de ilk defa kitap aramak için kütüphaneye gelen Clotilde Stange'ı gördü. Otuzlu yaşlarda, kumral, ağır ve sakin tavırlara sahipti. Yüzü, yalnız yaşayan insanların o değişmez ifadesiyle kaplı bir kadındı. Bay biraz konuştular ve Schorms'e bakmadan odadan ayrıldı. Öğleden sonrası da durağan geçti. Saat beşte Bay Destange çıkacağını söyledi. Schorms, yuvarlak binanın yarısını kaplayan dairesel koridorda tek başına kaldı. Gün sona eriyordu. Tam çıkmaya hazırlanıyordu ki, bir çatırtı işitildi ve aynı anda odada birinin olduğu duygusuna kapıldı. Uzun dakikalar birbirini takip etti. Birden ürperdi. Loşluğun altında bir gölge beliriyordu. Onun hemen yanında balkonda. Bu inanılır mıydı? Ne zamandan beri bu şahıs ona eşlik ediyordu ve nereden geliyordu? Adam basamaklardan indi ve büyük meşe dolaba yaklaştı. Şu an. Adamın koridorun rampasına asılı duran perdelerin arkasında dizlerinin üzerinde gizlenirken dolabı dolduran kağıtlar arasında bir şeyler aradığını gördü. Ne arıyordu? Bir anda kapı açıldı. Mademoiselle Destange canlı bir şekilde içeri girdi. Onu takip eden babasıyla konuşuyordu. O halde kesinlikle çıkmıyor musun baba? Bu durumda ışığı yakıyorum. Bir saniye kıpırdama. Adam dolabın kapaklarını kapadı ve büyük bir pencerenin aralığında perdeleri üzerine çekerek saklandı. Matmazel nasıl oldu da onu görmedi ve işitmedi? Sakince elektrik düğmesine bastı ve babasının geçmesine müsaade etti. Yan yana oturdular. Matmazel getirmiş olduğu bir cildi aldı ve okumaya koyuldu. ''Sekreterin burada değil mi?'' diye sordu bir müddet sonra. ''Hayır görüyorsun.'' ''Ondan memnun musun?'' diye devam etti. ''Sanki asıl sekreterin hastalığını ve onun yerine Stigman'in gelmesinden haberi yokmuş gibi. Evet, memnunum. Bay Destange'in kafası sağa sola sağlanıyordu. Uykuya dalmıştı. Biraz zaman geçti. Pencere perdelerinden biri aralandı. Adam duvar boyunca kapıya doğru ilerledi. Bay Destange'in arkasından, Clothilde'in karşısından, Shons'un açıkça görebildiği bir şekilde geçiyordu. Bu Arsene Lupendi. İngiliz mutluluktan titredi. Hesapları doğruydu. Gizemli vakanın kalbine nüfuz etmişti ve Lüpen öngörülen yerdeydi. Clotilde hareket etmiyordu. Lakin adamın en ufak hareketinin dahi bir bariz bir şekilde görülmesine rağmen klotildin gözünden kaçıyordu. Lüpen neredeyse kapıya dokundu. Hatta kolunu tam da kapı tokmağına uzatıyordu ki masadan bir eşya yere düştü. Kıyafetini sıyırdı. Bay Destanj sıçrayarak uyandı. Arsen Lüpen onun karşısındaydı. Şapkası elinde tebessüm ediyordu. "Maxim Begmon!" diye haykırdı Bay Destanj neşeyle. "Aziz Maxim, hangi güzel rüzgar sizi buraya getirdi? Sizi ve Matmazel Destanj'i görme arzusu. Seyahatten döndünüz o zaman. Dün döndüm. Akşam yemeği için bizde kalıyor musunuz peki?" Hayır, arkadaşlarla bir restoranda yemek yiyeceğim. O zaman yarın kalırsınız. Klotild, yarın gelmesi için ısrar et. Ah, hoş Maksim. Bugünlerde ben de sizi düşünüyordum. Gerçekten mi? Evet, geçenlerde belgelerimi bu dolaba kaldırıyordum ve sizin son hesabınızı buldum. Hangi hesap? Hangi Mahdin Caddesi'nin hesabı? Nasıl, bu kağıt parçalarını saklıyor musunuz? Pekala. Üçü birden yuvarlak odanın yanındaki geniş pencereli salona geçtiler. ''Bu lüpen mi?'' diye kendine sordu Sholmes. Ansızın içine bir şüphe bürümüştü. Evet, su götürmez bir şekilde bu oydu ama öte yandan başka bir adamdı. Arsene Lupen'e bazı noktalarda benziyordu ve bununla beraber kendine has şahsiyetini, kişisel davranışlarını, bakışını, saç rengini muhafaza ediyordu. Üzerinde beyaz bir kravat vardı. Yumuşak ve gövdesini saran bir gömlek giymişti. Canlılıkla konuşuyordu. Bay Destanjı bütün kalbiyle güldüren ve Claudie Tilt'in dudaklarına tebessüm getiren hikayeler anlatıyordu. Bu tebessümlerden her biri Arsen Lupe'nin aradığı mükafatlardan birine benziyordu. Ve kadını fethetmekten haz alıyordu. Nüktedanlığını ve neşesini artırıyordu ve yavaş yavaş bu mutlu ve açık sesin tonunda... Claude yüzü canlanıyor, adama pek az sevimlilik bahşeden o soğuk ifadesini kaybediyordu. Birbirlerini seviyorlar diye düşündü şu an. Ama Claude Tilde, Destange ve Maxim Beckmann arasında nasıl bir ortaklık olabilir? Kadın Maxim'in lüpen olduğunu biliyor mu? Saat yediye kadar çıt çıkarmadan kaygıyla onları dinledi. Sonra sınırsız tedbirlerle aşağı indi ve oda tarafına geçti. Orada salonda görülme tehlikesi yoktu. Dışarıda Sholmes emin oldu ki durakta ne otomobil ne de kiralık at arabası vardı. Ağır aksak ilerleyerek bu bulvarından uzaklaştı. Ama bitişik sokaklardan birinde elinin altında taşıdığı pardösüsünü giydi. Şapkasının duruşunu değiştirdi. Tekrar giyindi. Başka bir kisveye büründü ve beklediği yere geri döndü. Gözleri de Stange Oteli'ne sabitlenmişti. Arsen Lupen de neredeyse onunla aynı anda çıktı. Konstantinöpel ve Londra Cadde'lerinden geçerek Paris'in merkezine doğru ilerledi. Yüz adım birisinde Herlock yürümekteydi. İngiliz için ne lezzetli dakikalardı! İştahla burnundan soluyordu, taze bir iz bulmuş iyi bir av köpeği gibi. Gerçekten de düşmanını takip etmek ona sonsuz bir haz veriyordu. Artık takip edilen o değildi, görünmez Arsen Lupen'di. Onu gözünün ucunda parçalanması, yırtılması imkansız iplerle bağlıymış gibi tutuyordu. Etrafta gezinenlerin arasında, ona ait kurbanı gözüne kestirmenin tadını çıkarıyordu. Fakat onunla arsenlupen arasındaki mesafenin ortasında, şuamsız ağır, sıcak, garip bir olayın vuku bulması gecikmedi. Diğer insanlar da aynı yönde ilerlemekteydi. Bilhassa uzun boylu, yuvarlak şapkalı, sol kaldırımda ilerleyen. İki hoppa ve sağ kaldırımda ilerleyen dudaklarının arasında sigara olan kasketli iki adam. Buraya kadar her şey belki de bir tesadüftü. Ama Lupe'n tütüncüye girince diğer dört adamın da durması onu daha fazla şaşırttı. Hatta Lupe'nle aynı anda fakat tek tek çıktılar. Sholmes şaşırmaya devam etti. Ve her biri Chosé Danton tarafına yol aldı. ''Kör tali dedi Sholmes. Elimden kaçtı. Diğer dört adamında Arsene Lüpe'nin izinde olması yahut ona saldıracak olmaları fikri zafer yok demekti. Bu onu pek fazla telaşlandırmıyordu. Ama gördüğü en korkunç düşman karşısında bu büyük keyif, bu kızgın şehvet azalacaktı. Sadece onun olmayacaktı. Bu fikir onu çileden çıkarıyordu. Bununla birlikte yanlış görmesi mümkün değildi. Adamlar kayıtsız bir hava içindeydi. Bu hava kendi yürüyüşlerini başkasının yürüyüşüne denk getiren ve açığa çıkmak istemeyen insanların havasıydı. Ganimard bunu uzun zamandır biliyordu fakat söylemiyor muydu diye homurdandı Shorms. Benimle mi oynuyor? Konuşmak için bu dört adamdan birine yaklaşmak istedi. Ama bulvara yaklaşınca kalabalık daha da büyüyünce Lüpen'i kaybetmekten korktu ve adımlarını hızlandırdı. Lüpen, Eldeya Sokağı'nın köşesindeki Macar restoranının giriş basamaklarını geçtiği sırada ağzı açık kaldı. Restoranın kapısı ardına kadar açıktı ki, Sholms, sokağın başka köşesindeki bir banka oturarak lüks şekilde hazırlanan çiçeklerle süslü bir masaya geçen Lüpen'i gördü. Hali hazırda şık giyimli üç bey ve pek zarif giyinmiş iki hanım da onu içtenlikle karşıladılar. Herlock diğer dört adamı gözleriyle aradı. Ve onları yan kafedeki çingene orkestrasını dinleyen bir grup içine karışmış olarak buldu. Merak uyandırıcı bir şeydi. Adamlar lüpenle meşgul gibi değillerdi. Aksine etraflarını çevreleyen birçok insanla ilgileniyor gibiydiler. Bir anda içlerinden biri cebinden sigara çıkardı. Ve Redingot giymiş uzun şapkalı bir beyefendiye yanaştı. Beyefendi prosunu uzattı ve Shorms onların sohbet ettiği izlenimine kapıldı. Hatta sigara yakma meselesinden çok daha uzun zamandır görüşüyormuş gibiydiler. Sonunda beyefendi giriş basamaklarını çıktı. Restoranın salonuna göz attı. Lüpen'i görünce ilerledi. Bir müddet onunla konuştu. Sonra yan masalardan birine geçti ve Sholmes anladı ki bu beyefendi Angi Mahdin caddesindeki atlı adamdan başkası değildi. Böylece anladı. Arsene Lüpen sadece takip edilmiyordu. Bu adamlar onun çetesinin bir parçasıydılar. Bu adamlar onun emniyeti için nöbet tutuyorlardı. Onlar gövdesinin korumasıydı, uydularıyla, dikkatli muhafızlarıydı. Efendi'nin tehlikeye atıldığı her yerde yardımcıları da onu uyarmaya, onu korumaya hazır bir şekilde oradaydılar. Bu dört şahıs onun suç ortaklarıydı. Redingot beyefendi de. İngiliz'e bir titreme geldi. Bu ulaşılamaz canlıyı ele geçirmeyi başarabilecek miydi? Bu çete nasıl sınırsız bir kuvveti temsil ediyordu, hem de nasıl bir şefleri vardı? Defterinden bir kağıt yırttı ve kurşun kalemle birkaç satır yazıp bir zarfın içine koydu ve bankta uzanan 15 yaşlarındaki bir çocuğa ''Gel evladım, arabaya bin ve bu mektubu İsviçre tavernasının kasiyerine götür. Şatle meydanında, acele.'' dedi. Çocuğa beş franklık bir bozukluk bıraktı ve çocuk gitti. Yarım saat geçti. Kalabalık büyümüştü ve Sholmes zaman zaman Lüpen'in yamaklarını seçemiyordu. Ama biri ona dokundu ve kulağına fısıldadı. Pekala, ne var Bay Sholmes? Siz misiniz Bay Ganimart? Evet, mektubunuzu taverna aldım, mesele ne? Lüpen orada. Ne diyorsunuz? Orada, restoranın dibinde. Sağ tarafta... Onu görüyor musunuz? Hayır. Yanındaki hanımefendiye şampanya döküyor. Ama bu o değil. Bu o. Size cevap vereyim. Ah. Ama pekala olabilir. Serseri nasıl da ona benziyor diye saflıkla homurdandı Ganimart. Ötekiler de suç ortakları mı? Hayır. Yanındaki hanımefendi. Lady Clevedon, diğeri Clayt düşesi ve karşısındaki Londra'nın İspanya Büyükelçisi. Ganimart bir adım attı. Herlock onu tuttu. Ne tedbirsizlik tek başınasınız. O da öyle. Hayır değil. Bulvarda onu korumak için nöbet tutan adamları var. Ötekileri saymadan restorandaki bu beyefendi. Ama ben Arsen Lüpe'nin yakasına elimi koyduğum ve adına haykırdığım zaman bütün veletlerin hakkından gelirim. Birkaç polis daha olmasını tercih ederim. Lüpe'nin arkadaşları gözlerini açacaklar diye böyle söyledim. Görüyorsunuz Bay Scholmes Başka çaremiz yok. Haklıydı. Sholms bunu hissetti. İstisnai şartlardan istifade ederek maceraya atılmak en iyisiydi. Ganimar sadece şunu tembihledi. Bizi mümkün olan en geç sürede tanımalarına gayret edin. Kendisi de bir gazete bayinin arkasına Arsene Lüpen'i gözden kaybetmeden sıvıştı. Lüpen orada yanındaki hanımefendiye eğilerek tebessüm ediyordu. Müfettiş ise elleri cepte sokağın karşısına geçti. Önünde bir travesti yürüyordu. Ama karşı kaldırıma gelince ondan ayrılarak bir sıçrayışta giriş basamaklarını atladı. Keskin bir ıslık sesi. Ganimart otel sahibine çarptı. Adam bir anda kapının önüne dikildi ve Ganimart'ı hoşnutsuzlukla itti. Sanki beklenmedik bir misafirin beklenmedik gelişi restoranın lüksünü onursuz kılacaktı. Ganimart sendeledi. Aynı anda redingotlu beyefendi dışarı çıkıyordu. Müfettişi arka çıktı ve otel sahibiyle ikisi şiddetli bir şekilde tartışmaya başladılar. İkisi de ganimardı tutmuştu. Biri onu içeri doğru itiyordu, diğeri ise dışarı doğru ve kızgın itirazlara rağmen şanssız adam restoranın girişine kadar kovuldu. O esnada bir toplanma oldu. İki polis gürültüyü duyarak kalabalığı yarmayı denedi ama anlaşılmaz bir direniş onları hareketsiz kıldı. Sanki onlara ağır gelen omuzlardan, yolu kesen sırtlardan kurtulmayı başarmışlardı. Bir anda herhangi bir dileğin eseriymiş gibi yol açıldı. Otel sahibi hatasını anlayarak dili dolana dolana binbir özür diledi. Kalabalık dağıldı. Polisler geçti. Ganimart altı davetlinin olduğu masaya atıldı. Masada artık beş kişi vardı. Etrafına baktı. Kapı dışında bir çıkış yoktu. Burada oturan şahıs diye bağırdı şaşkın davetlileri. Evet, altı kişiydiniz. Altıncınız nerede? Bay Destro mu? Hayır, Arsen Lüpen. Bir çocuk yanaştı. O beyefendi asma kata çıktı az önce. Ganimart acele etti. Asma kat özel salonlardan oluşuyordu ve bulvara giden bir çıkışı vardı. Hadi, onu arayalım şimdi. diye homurdandı Ganimart uzaklaşmıştır. Çok uzakta değildi. Olsa olsa 200 metre uzakta az bir hızda üç atıyla ağır ağır ilerleyen Opera Meydanı'nı geçerek Kapusine bulvarından yoluna devam eden Madlen Bastil omnibüsündeydi. Omnibüsün sahanlığında kavun şapkalı iki uzun adam muhabbet etmekteydi. Üst kısmındaysa merdivenin üzerinde ufak tefek yaşlı bir adam uyukluyordu. Herlock Sholmes Kafası Aracın hareketiyle beşikte sallanırcasına kımıldıyordu ve İngiliz kendi kendine konuşuyordu. Benim cesur Wilson'ım bunu görseydi ortağıyla nasıl da gurur duyardı. Ah ıslıkla birlikte bu eli kaybettiğimizi anlamak kolaydı. En iyisi restoranın etrafını gözetlemekti. Ama gerçekte hayat bu şeytan adam yüzünden merak uyandırmıyor. Son durakta Herlock eğilmişti. Korumalarının önünde yürüyen Arsene Lupin'i gördü ve onun etual de diye mırıldantığını duydu. Etual'de mükemmel birbirimize randevu veriyoruz orada olacağım bu kiralık arabayla kaçmasına izin verelim ve arabayla iki ortağını takip edelim. İki ortağı yürüyerek gidiyordu. Etual'e vardılar ve şalgan sokağı 40 numaradaki dar bir evin kapısını çaldılar. Bu küçük sokağın oluşturduğu köşe pek uğrak değildi. Sholms bir çıkıntının gölgesinde dahi saklanabilirdi. Zemin kat pencerelerinden biri açıldı. Yuvarlak şapkalı bir adam pencere kanatlarını kapattı. Kanatların üzerinde tepecamı parlıyordu. On dakika sonra bir beyefendi aynı kapıyı çalmak için geldi. Hemen sonra başka bir kişi. Sonunda bir araba durdu. Arabadan iki kişinin indiğini gördü Schoenst. Arsen Lüpen ve hem mantosunun hem de şapkasının kalın tülünün sakladığı bir kadın. Araba uzaklaşırken sarışın kadın hiç şüphesiz diye söylendi Schoenst. Bir an durdu, eve yaklaştı. Pencere pervazına tırmandı ve ayaklarının ucuyla tepe camından odanın içine bakabildi. Arsen Lupin şömineye dayanarak canlılıkla konuşuyordu. Etrafındakiler ayakta durmuş, dikkatlice onu dinliyorlardı. Aralarında Sholmes Redingotlu beyefendiyi ve otel restoranının sahibini seçti. Sarışın kadına gelince sırtı dönüktü ve bir koltukta oturuyordu. Öneride bulunuyorlar diye düşündü. Bu geceki olaylar onları endişelendirdi ve fikir alışverişinde bulunmaya ihtiyaç duydular. Ah hepsini birden tek seferde yakalamak vardı. Suçlulardan biri kımıldayarak yere indi ve karanlıkta kayboldu. Redingotlu beyefendi ve otel sahibi de evden çıktı. O esnada ilk kat aydınlandı. Birisi pencere kanatlarını kapadı. Hem yukarıda hem aşağıda karanlık hüküm sürüyordu artık. Sarışın kadın ve Lüpen zemin katta kaldılar diye söylendi Herlock. İki suç ortağı da ilk katta oturuyor. Gecenin bir kısmını hareket etmeden Arsene Lüpen'i kaybetme korkusuyla geçirdi. Saat dörtte sokağın ucunda iki polis memurunu görünce onlara katıldı. Durumu izah etti ve evin gözetimini onlara emanet etti. Ganimard'ın Pergolese sokağındaki evine doğru yol aldı ve onu uyandırdı. ''Hala gözetimde tutuyorum.'' Arsen beni mi?'' ''Evet.'' ''Ben uyurken birkaç saat önceki gibi onu gözetimde tutuyorsanız karakola gidelim.'' Menil sokağına kadar gittiler. Oradan da komiser Dökühan Gen'in evine. Sonra yarım düzine adamın eşliğinde tekrar Şalgan sokağına geldiler. ''Hareket var mı?'' diye sordu Shoms nöbetteki iki polise. ''Hiçbir şey yok.'' Gün ağarmaya başlıyordu. Hazırlıkları tamamdı. Komiser kapıyı çaldı ve kapıcının evine doğru gitti. Kapıcı kadın bu istiladan korkmuş vaziyette titreyerek zemin katta hiç kimsenin kalmadığını söyledi. ''Nasıl olur da hiç kiracı yok?'' diye haykırdı Ganimart. ''Hayır, ilk katta var. Bay Lugular zemin katı köyden gelen akrabaları için döşediler. Bir beyefendi ve bir hanımefendi için mi? Evet. Dün gece onlarla birlikte gelenler mi?'' ''Belki de. Uyuyordum fakat sanmıyorum. İşte anahtar. Onu benden istemediler.'' Bu anahtarla komiser girişin öbür ucundaki kapıyı açtı. Zemin kat iki odadan ibaretti. İkisi de boştu. ''Olamaz.'' diye söylendi Sholm's. ''Onları gördüm. O kadını ve o adamı.'' Komiser sırıttı. ''Tabii tabi. Fakat burada yoklar artık. İlk kata çıkalım. Orada olmalılar.'' İlk katta Bay Lugular ik ikamet etmekte. Bu beyleri sorguya çekelim. Hep birlikte merdivenden çıktılar. Komiser kapıyı çaldı. İkinci vuruşta Lupin'in korumalarından biri kolunda bir gömlek kızgın tavırla kapıyı açtı. Şahane! Bu gürültü de ne böyle? İnsanları uyandırıyorsunuz. Sonra durdu. Şaşkındı. Tanrı beni bağışlasın. Hakikaten de rüya görmüyorum. Dükantke bu. ''Ve siz de Bay Ganymarsınız. Size nasıl yardımcı olabilirim?'' Müthiş bir kahkaha koptu. Ganimard ani bir neşe patlaması içinde katıla katıla gülüyordu ki, bu yüzden iki büklüm oldu. Yüzü kızarıyordu. ''Bu sizsiniz Lügu.'' diye kekeledi. ''Oh, bu pek komik. Lügu, Arsen Lübe'nin suç ortağı. Öleceğim. Ve kardeşiniz...'' ''Kardeşiniz Lügu, o da burada mı?'' ''Edmund...'' Orda mısın? Bizi ziyaret eden Bay Ganimart'mış. Ganimart'ın neşesini artıran başka biri geldi. Bu mümkün mü? Hiç aklımızdan geçirmedik. Ah, arkadaşlarım, pek güç bir durumdasınız. Neyse ki, yaşlı Ganimart nöbet tutuyor ve bilhassa yardım için gelen arkadaşlarıyla, uzaktan gelen arkadaşlarıyla. Şöms'e dönerek kendini takdim etti. Victor Logue, emniyet müfettişi. Askeri birim içinde en iyiler, en iyiler arasında. Edmund Lögü, Antropometre biriminin başı. Bir kaçırılma. Herlock Shorms kımıldamadı. İtiraz etmek mi? Bu iki adamı suçlamak mı? Bu beyhudeydi. Yeterince delili yoktu ve aramak için vakit kaybetmek istemiyordu. Ona kimse inanmayacaktı. Çok gergindi. Yumrukları sıkılıydı. Zafer kazanan Ganimard'ın karşısında... Öfkesine ve hayal kırıklığına yenilmemekten başka bir şey düşünmüyordu. Toplumun koruyucuları, Loku kardeşleri saygıyla selamlayıp ayrıldı. Avluda mahzen girişi olan alçak kapının üzerinde bir kanca vardı ve oradan kırmızı renkli küçük bir şey aldı. Bu, lal taşıydı. Dışarıda, geri döndüğü sırada, evin numarasının yanında şu kaydı okudu. Lucian Destange, Mimar, 1877 42 numarada da aynı kayıt vardı. Hep bu çift sayı meselesi diye düşündü. 40 numara ve 42 numara bağlantılı. Bunu nasıl düşünemedim? Bu geceki iki polis memuruyla birlikte kalmalıydım. Bu iki adama şöyle dedi. Ben yokken bu kapıdan iki kişi çıktı değil mi? Bunu söylerken komşu evin kapısını gösteriyordu. Evet, bir bey ve bir hanım çıktılar. Baş müfettişin kolunu tuttu ve onu götürdü. Bay Ganimard... ''Size verdiğim küçük rahatsızlık yüzünden bana kızarak çok fazla güldünüz. Size zerre kadar kızmadım. Değil mi? Ama son gülen iyi güler ve bu meseleyi çözme niyetindeyim. Sizinle aynı fikirdeyim. Şu anda yedinci gündeyiz. Üç gün içinde kaçınılmaz olarak Londra'ya gidiyorum. Vah vah! Orada olacağım bayım ve sizden salı ve çarşamba geceleri tetikte olmanızı rica ediyorum.'' ''Bu tarz bir gezinti için mi?'' dedi Ganimart alayla. Evet, peki sonu nasıl bitecek? Lüpe'nin tutuklanmasıyla. Böyle mi düşünüyorsunuz? Size şeref sözü veriyorum bayım. Sholm's selam verdi ve en yakın otelde biraz dinlenmeye koyuldu. Nedendir bilinmez, sonra neşelendi. Kendine güvenerek Şalgan Sokağı'na geri döndü. Kapıcının eline iki Louis altını tutuşturdu. Leco kardeşlerin çıkmış olduğundan emin oldu ve sonrasında öğrendi ki bu ev... Bay Harminet adında birine aitti. Mum alarak lal taşını bulduğu küçük kapıdan mahzene indi. Merdivenin altında aynı taştan bir tane daha buldu. ''Yanılmıyordum.'' diye düşündü. ''Buradan bağlantı kuruyorlar. Bakalım her kapıyı açan anahtarım zemin kat kiracısının gizli mahzenini açıyor mu?'' ''Evet harika. Bu şarap kasalarını inceleyelim.'' ''Oh oh işte.'' Buralar tozun bulanmadığı yerler ve toprakta ayak izleri var. Küçük gürültüye kulak verdi. Hızlı bir şekilde kapıyı kapadı. Mumu üfleyerek söndürdü ve şarap kasalarının yığınlarının arkasında saklandı. Birkaç saniye sonra kasalardan birinin ekseni etrafında ağır ağır döndüğünü fark etti. Ve dönerken asılı olduğu duvar parçasını da oynatıyordu. İçeri bir fenerin ışığı sızdı. Bir kol göründü. Ardından bir adam girdi içeri. Birini arıyormuş gibi iki büklüm vaziyette eğilmişti. Parmaklarının ucunda tozlar vardı. Birçok defa ayağa kalktı ve sol elinde tuttuğu karton kutuya bir şey attı. Sonra ayak izlerini temizledi. Hatta lüpenin ve sarışın kadının izlerini de. Daha sonra şarap kasasına yanaştı. Boğuk bir çığlık attı ve yere kapaklandı. Sholmes adamın üzerine atlamıştı. Hepsi topu topu bir dakika sürdü. Ve olabilecek en basit şekilde adam kendini yere serili buldu. Ayak bilekleri kelepçelenmişti, el bilekleri de bağlıydı. İngiliz ona doğru eğildi. Konuşmak için ne kadar istiyorsun, bildiklerini anlatmak için? Adam öyle alaycı bir gülüşle cevap verdi ki, şu an sorusunun beyhudeliğini idrak etti. Tutsağının ceplerini araştırmakla yetindi. Bir anahtar demeti, bir mendil ve adamın kullandığı, daha önce topladığı taşın aynısından bir düzine içeren küçük karton bir kutu buldu. Ufak bir ganimet. Peki bu adamla ne yapacaktı? Arkadaşlarının gelmesini bekleyip onu polise mi teslim edecekti? Bunun nesi iyiydi? Lüpene karşı böyle bir hamle nasıl bir üstünlük sağlayacaktı? Tereddüt ediyordu ama kutuyu incelerken karar verdi. Kutu şu adresi içeriyordu. Leona, Kuyumcu, Pei Sokağı. Sonuç olarak adamı öylece bırakarak durumu kurtardı. Kasayı itti, mahzeni kapadı ve evden çıktı. Postanelerden birinde Bay Destan jatergraf çekerek onu uyardı. Ve ertesi gün gelip gelemeyeceğini sordu. Sonra Kuyumcu'ya girerek taşları teslim etti. Hanımefendi beni bu taşlar için gönderdi. Buradan satın aldığı bir mücevherden koptular. Shorms yanılmıyordu. Satıcı cevap verdi. Zaten hanımefendi bana telefon etti. Öğleden sonra bizzat kendi gelecek. Tam saat beşte Shorms kaldırıma geldi. Kalın bir eşarba sarılmış bir kadın fark etti. Kadının görünüşü onda şüphe uyandırdı. Vitrinin karşısında dikilirken kadının tezgahın üstüne lay taşlarıyla bezeli eski bir müceher bıraktığını görebildi. Kadın neredeyse Mücevheri bırakır bırakmaz koşar adım yürümeye başladı. Klişi tarafına çıktı. İngiliz'in bilmediği sokaklara doğru yöneldi. Hava kararınca kapıcı onu görmeden sayısız dairesi bulunan iki binalı ve beş katlı bir apartmana kadından sonra girdi. Kadın ikinci katta durdu ve içeri girdi. İki dakika sonra İngiliz şansını deniyordu. Ele geçirdiği anahtar demetindekileri tedbiri elden bırakmadan bir bir deniyordu. Dördüncü anahtar kilidi hareket ettirdi. İçeriği dolduran karanlığın koynunda kimsenin yaşamadığı daireler gibi bütün kapıları açık, bomboş odalar gördü. Ama koridorun sonunda bir lambanın ışığı sızdı. Parmak ucunda yürüyerek yaklaştı. Bir aynanın salonla mücavir odasını ayırdığını gördü. Eşarplı kadın kıyafetini ve şakkasını çıkarıyor. Onları bu odadaki yegane rafa koyuyor ve kadife bir bornoza sarınıyordu. Kadının şömineye yaklaşarak bir zilin düğmesine bastığını gördü. Şöminenin sağ tarafını kaplayan levha sarsıldı. Duvar hizasında kaydı ve komşu levhanın içine girdi. Yeteri kadar geniş bir aralık olunca kadın oradan geçti ve lambayı alarak gözden kayboldu. Sistem basitti. Sholmes aynısını uyguladı. Karanlıkta el yordamıyla yürüdü ama hemen sonra bedeni bir takım yumuşak nesnelere çarptı. Bir kibrit alevinin ışığında elbiselerle ve askılarda duran giysilerle dolu bir evde olduğunu gördü. Kıyafetlerin arasından kendine yol açtı ve bir duvar halısıyla yahut en azından halının tersiyle örtülmüş bir kapı aralığının önünde durdu. Kibriti sönünce gevşek halıyı ve yıpranmış eski kumaşı delen bir ışık fark etti. Baktı. Sarışın kadın oradaydı. Gözlerinin önünde, elinin altında. Kadın lambayı söndürüp ışıkları yaktı. Sholmes ilk defa ışık altında onun suratını görebildi. Ürpermişti. Bu kadar dönüp dolaştıktan sonra nihayet izini bulduğu kadın Clotilde Destange'dan başkası değildi. Clotilde Destange, Baron Dütken'in katili ve Mavi Yakut'un hırsızı. Clotilde de Stange, Arsène Lupin'in gizemli arkadaşı. Sarışın kadın sonunda "Ah Tanrım!" diye düşündü. "Altın semer vurulmuş bir eşeğim. Çünkü Lupin'in arkadaşı sarışındı. Ama Clotilde kumral. Bu iki kadını birbirine benzetmeyi hiç düşünmedim. Sanki Baron cinayetinden ve Mavi Akut hırsızlığından sonra sarışın kadın sarışın kalacakmış gibi." Champs odanın küçük bir bölümünü görüyordu. Açık renkli duvar halılarıyla ve kıymetli biblolarda süslü zarif bir bu duvardı. Maundan yapılmış bir uzanma koltuğu alçak bir basamakta yayılıyordu. Klotild oraya oturmuştu. Başını ellerinin arasına almış hareket etmiyordu. Bir müddet sonra Sholmes onun ağladığını fark etti. Koca koca yaşlar beyaz yanaklarını akıyor, oradan ağzına doğru kayıyor, korsasının kadifesine damla damla düşüyordu. Başka damlalar onları mütemadiyen takip ediyordu. Tükenmez bir pınar gibiydi. Gözyaşlarının akışıyla bu kederli ve mütevekkil umutsuzluk en üzücü sahneydi. Kadının arkasında bir kapı açıldı. Arsène Lupin girdi. Uzun süre tek kelime etmeden bakıştılar. Sonra Lüpen kadının önünde diz çöktü. Başını göğsüne yasladı. İki koluyla birden kadını çevreledi. Genç kadına sarılışında derin bir şefkat ve fazlaca acıma vardı. Hareket etmediler. Tatlı bir sükunet onları birleştirdi ve gözyaşları seyrekleşti. ''Sizi mutlu etmeyi o kadar isterdim ki'' diye fısıldadı. ''Ben mutluyum.'' ''Hayır, ağladığınıza göre değilsiniz. Gözyaşlarınız beni üzüyor Clotilde.'' Kadın her şeye rağmen kendini bu okşayıcı sese bırakıyor, onu umuda ve mutluluğa susamış vaziyette dinliyordu. Bir tebesüm çehresini yumuşattı, ancak kederli bir tebesümdü bu. Lüpen kadına yalvardı. Üzgün olmayın Klotild, üzgün olmak zorunda değilsiniz, buna hakkınız yok. Kadın beyaz, zarif ve yumuşak ellerini Lupene göstererek ciddi bir sesle konuştu. Bu eller benim oldukça mutsuz olacağım Maxim. Ama neden? Onlar cinayet işlediler. Maxim haykırdı. Sussun. Bunu düşünmeyin. Ölen öldü. Geçmiş hesaba katılmaz. Kadının uzun, beyaz ellerini öpüyordu ve kadın en açık bir tebessümle ona bakıyordu. Sanki her öpücük korkunç hatırayı parça parça siliyordu. Beni sevmek zorundasınız Maksim. Zorundasınız çünkü hiçbir kadın sizi benim gibi sevemez. Sizi memnun etmek için yaşadım. Hala da sadece emirlerinize göre değil Gizli arzularımıza göre davranıyorum. Bütün içgüdülerimin ve vicdanımın karşı çıktığı görevleri yerine getirdim ama artık dayanamıyorum. Yaptığım her şeyi bir makine gibi yapıyorum çünkü bu sizin için faydalı ve siz onu istiyorsunuz. Yeniden yapmaya her zaman hazırım. Maxim acıyla konuştu. Ah Klotild, neden sizi macera dolu hayatıma karıştırdım? 5 yıl önce aşık olduğunuz Maxim Beaumont olarak kalmalıydım. ''Olduğum diğer adamı tanımanıza izin vermemeliydim.'' Kadın çok alçak sesle konuştu. ''Diğer adamı da seviyorum ve hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Geçmiş hayatınızdan pişmanlık duymuyorsanız hayat aydınlıktır.'' ''Siz buradayken hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum.'' dedi tutkuyla. ''Gözlerim sizi gördüğü vakit ne hata var ne de suç. Uzağınızda olmak beni ne kadar mutsuz ediyor.'' Acı çektiriyor, ağlatıyor ve bana yaptıklarından dolayı nasıl bir korkunçluk bahşediyor. Aşkınız her şeyi siliyor. Her şeyi kabul ediyorum. Beni sevmek zorundasınız. Sizi zorunluluktan sevmiyorum Klotild. Sadece sizi sevdiğim için seviyorum. Emin misiniz diye sordu kendine güvenerek. Sizden emin olduğum gibi kendimden de eminim. Sadece benim varlığım şiddetli ve heyecanlı. Bu nedenle size... Ayırmak istediğim zamanı her zaman bulamıyorum. Kadın hemen telaşlandı. Ne var? Yeni bir tehlike mi? Çabuk anlatın. Ciddi bir şey yok. Bununla birlikte... Bununla birlikte? İzimizin üstünde. Şos mu? Evet. Ganimard'ı Macar restoranın meselesine katan o. Şalgan sokağında o gece iki polisi gönderen de o. Kanıtım var. Ganimard bu sabah evi araştırdı. ''Şoyms ona eşlik ediyordu. Dahası, dahası. Başka bir şey daha var. Adamlarımızdan biri eksik. Kapıcı mı?'' ''Evet. Bu sabah. Broşumdan düşen taşları toplaması için Şalgan Sokağı'na onu gönderdim. an onu tuzağa düşürmüş olabilir.'' ''Kesinlikle. Taşlar kuyum Pei Sokağı'ndan götürüldü. Sonra ne oldu?'' ''Ah Maksim korkuyorum. Korkacak bir şey yok fakat itiraf ediyorum ki durum çok ciddi.'' Ne biliyor, ne saklıyor. Gücü yalnızlığında saklı. Ona kimse ihanet edemez. Neye karar verdiniz? Olağanüstü tedbire Clotilde. Uzun zamandır saklandığım yeri değiştirmeyi ve sizin de bildiğiniz erişilemezlığına taşımayı başardım. Shoms'un olaya dahil olması işleri hızlandırıyor. Onun gibi bir adam iz üstündeyse kaçınılmaz olarak izin sonuna varacağını kendimize söylememiz gerekir. Bu sebeple her şeyi hazırladım. Yarından sonra çarşamba taşınma gerçekleşecek. Öğlen bitmiş olacak. Saat 2'de ben dahi mekanı terk edebilirim. Bizim konakladığımıza dair son izleri ortadan kaldırdıktan sonra ki bu küçük bir iş. O zamana kadar, o zamana kadar görüşemeyiz ve kimse sizi görmemeli Clotilde. Dışarı çıkmayın. Kendim için hiçbir şeyden korkmuyorum. Siz söz konusu olduğunuz zaman her şeyden korkuyorum. O İngiliz'in bana kadar gelmesi imkansız. Onunla her şey mümkün, bu yüzden çok dikkat ediyorum. Dün babanızın beni şaşırtmasına ramak kala, Bay Destanj'ın eski kayıtlarını içeren dolabı araştırmak için gelmiştim. İşte orada bir tehlike vardı. Her yerde olduğu gibi. Karanlıkta kol gezinen düşmanın giderek yaklaştığını düşünüyorum. Biri gözetlediğini etrafımıza ağlarını ördüğünü hissediyorum. Bu... Beni asla yanıltmayan sezgilerimden biri. O halde, dedi kadın. Gidin ve gözyaşlarımı artık düşünmeyin. Güçlü olacağım ve tehlikenin bertaraf edilmesini bekleyeceğim. Güle güle Maksim. Adamı uzunca öptü. Sonra bizzat kendisi onu dışarı itti. Şöns onların uzaklaşan seslerini işitti. Cesaretle, harekete geçme ihtiyacıyla yanıp tutuşarak, önceki günden beri onu dürten bu ihtiyaçla, Ucunda bir merdiven bulunan karşı odaya girdi. Ama ineceği esnada alt kattan bir ses duydu ve onu başka bir merdivene götüren yuvarlak bir koridordan gitmenin uygun olduğuna kanaat getirdi. Bu merdivenin altında şekillerini ve yerlerini tanıdığı mobilyalar görmesi onu şaşırttı. Bir kapı aralanmıştı. Büyük yuvarlak bir odaya girdi. Burası Bay Destanj'ın kütüphanesiydi. ''İnanılmaz, hayranlık verici.'' diye mırıldandı. ''Her şeyi anlıyorum. Clotilde'in, yani sarışın kadının, bu duvarı komşu evlerin dairelerinden biriyle bağlantılıydı. Ve bu evin çıkışı, bu meydanına değil, komşu sokağa, manşeni sokağına uzanıyor hatırladığım kadarıyla. Harika, Clotilde Destange'in evden asla çıkmama şöhretine sahip olmasına rağmen aşığıyla nasıl buluştuğunu izah edebiliyorum artık.'' Ayrıca Arsen Lupe'nin dün gece benim yanımda kütüphanede nasıl peyda olduğunu da açıklıyorum. Yan daireyle bu kütüphane arasında da başka bir bağlantı olmalı. Sonuca geldi. Hileli bir ev daha. Bir kez daha Destanj'ın tam bir mimar olduğu su götürmez. Mesele şimdi dolabın içeriğine bakmak ve diğer hileli evleri kayıt altına almak için buradan geçmek. an kütüphaneye çıktı ve rampanın perdeleri arkasında gizlendi. Orada gece sonuna kadar kaldı. Bir hizmetçi ışıkları söndürmek için geldi. Bir saat sonra İngiliz, fenerinin zembereğini çalıştırdı ve dolaba doğru ilerledi. Bildiği gibi mimarın eski belgelerini, dosyalarını, keşif defterlerini ve muhasebe kayıtlarını içeriyordu dolap. İkinci rafta eskiliğine göre dizilmiş bir dizi kayıt yükselmekteydi. Tercihen son senelerdeki kayıtları aldı. Hemen özet sayfalarını... Özellikle de H harfini inceledi. Hermingate kelimesini 63 sayısıyla birlikte keşfetmiş olarak 63. sayı aklına geldi ve o sayfayı okudu. Hermingate 40 numara Shalgan Sokağı Bu müşteri için binaya kalorifer sistemi kurmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların ayrıntılarıyla devam ediyordu belge. Kenarda şu not vardı. MB dosyasına bakınız. Ah... MB dosyasını iyi biliyorum dedi. Bana gereken kişi MB, onunla Bay Lübe'nin güncel ikametini bulacağım. Tam da gün ağrırken bir kaydın ikinci yarısında bu meşhur dosyayı buldu. 15 sayfası vardı. Sayfalardan biri Şalgan Sokağı'ndaki Bay Hermingate için yazılan sayfanın aynısıydı. Başka bir sayfa Bay Vatine için yapılan çalışmaların ayrıntılarını içeriyordu. Klapey Soka 25 numaranın sahibi. Bir başka sayfa ise Baron Dütke için ayrılmıştı. Numara 134, Angi Mahdin Caddesi. Bir diğeri ise Kozon Château'suna ve geriye kalan 11 sayfa, Paris'in farklı ev sahipleri için ayrılmıştı. Sharms, 11 isimlik ve 11 adreslik bu listeyi kopyaladı. Sonra dosyaları yerine koydu. Bir pencere açtı pencere kanatlarını kapattıktan emin olarak ıssız meydana atıldı, atladı. Otel odasında tüttürme eylemine verdiği ciddiyetle piposunu yaktı ve duman bulutlarıyla çevrelenmiş vaziyette MB dosyasından çıkarılabilecek sonuçları inceledi. Yahut daha doğrusu Maxim Bekmon'un dosyasından namı diğer Arsen Lüpe'nin. Saat sekizde Ganimar'da şu telgrafı çekti. Bu sabah Kesin olarak Pergolese sokağına gideceğim ve size yakalanması çok önemli bir kişiyi emanet edeceğim. Her halükarda bu akşamdan yarın sabah öğlene kadar evinizde oldunuz ve emrinize 30 kadar adam almak için hazırlık yapınız. Sonra bulvarda fazla akıllı birine benzemeyen ve gözüne hoş gelen bir şoförün taksisini gözüne kestirdi ve Mazze bu meydanına yollandı. Destange otelinin 50 metre ötesine ''Evladım, arabanızı kapatın.'' dedi şoföre. ''Kürkünüzün yakalarını kaldırın çünkü rüzgar çok soğuk ve sabırla bekleyin. Bir buçuk saat içinde motoru çalıştırın. Gelir gelmez, Pergolese sokağına gitmek için yola koyulalım.'' Otelin eşiğine ulaştığında son bir tereddüt yaşadı. Lupe'n kaçış hazırlıklarını tamamlarken, ''Sarışın kadının peşine düşmek bir hata değil miydi?'' ''Bina listelerinin yardımıyla...'' Düşmanının ikametini aramak daha iyi olmaz mıydı? Of dedi kendine. Sarışın kadın benim tutsağım olduğu zaman bu olaya ben hükmedeceğim. Zili çaldı. Bay Destanj halihazırda hazırda kütüphanedeydi. Biraz çalıştılar ve Sholmes, Claude Dildin odasına kadar çıkmak için bir bahane aradığı esnada genç kız içeri girdi. Babasına selam verdi. Küçük salona oturdu ve yazmaya koyuldu. Charles oturduğu yerden onu görüyordu. Masasına eğilmişti. Tüy kalem havadayken düşünceli bir yüzde zaman zaman dalıp gidiyordu. Bekledi. Sonra söz alarak Bay, Bay Destange'a ''İşte Matmazel Destange'ın elime geçer geçmez ona getirmemi rica ettiği kitap.'' dedi. Küçük salona gitti ve Clotilde'in karşısına babasının onu görmesini engelleyecek şekilde dikildi ve konuştu. ''Ben Bay Stegman.'' ''Bay Destanj'ın yeni asistanı.'' Ah, dedi kadın rahatını bozmadan. ''Babam sekreterini mi değiştirdi?'' ''Evet matmazel, sizinle konuşmayı arzu ederim.'' ''Oturmaz mıydınız bayım? İşimi bitireyim.'' Mektubuna birkaç kelime daha ekledi. İmza attı ve mektubu zarfladı. Kağıtlarını yerine koydu. Çalan bir telefona cevap verdi. Terzisiyle konuştu. Acil bir şekilde... İhtiyacı olduğu seyahat mantosunun aceleyle bitirilmesini rica etti. Nihayet Schoen'se dönerek, ''Emrinizdeyim bayım ama babamın karşısında konuşamaz mıyız?'' ''Hayır Matmazel, sesinizi yükseltmemeniz için size yalvarıyorum. Bay Destanj'ın bizi duymaması gerekli. Bu neden gerekli?'' ''Sizin için Matmazel, babamın duymayacağı bir konuşmayı kabul etmiyorum. O zaman şunu kabul etmeniz lazım.'' Karşı karşıya geldiler. Gözleri kenetlenmişti. Kadın konuşun dedi. Ayakta kalarak konuşmaya başladı. Bazı ikinci noktalarda yanılıyorsam affedin beni. Teminatını verdiğim tek şey ortaya çıkardığım olayların genel kesinliği. Rica ediyorum uzatmayın olaylara gelin. Sholms lafının aniden bölünmesiyle kadının gardını aldığını düşünerek söze devam etti. İşin özüne dost doğru gideyim. Beş yıl önce bey babanızın kendini bir girişimci veya bir mimar olarak bunu tam bilemiyorum tanıtan Bay Maxim Begmund'la tanışma fırsatı oldu. Bay Destange bu genç adama her zaman sevgi besledi. Sağlık durumu işleriyle ilgilenmesine engel olunca eski müşterilerinden aldığı bir takım işleri bu genç adama devretti. Bu işler ortağının yetenekleriyle ilişkili gözüküyordu. Herlock durdu. Genç kızın yüzü daha da beyazlamış gibi göründü. Yine de soğukkanlılıkla konuştu kadın. Bahsettiğiniz meseleleri bilmiyorum bayım. Bilhassa beni neden ilgilendirdiğini anlamıyorum. Şöyle ilgilendiriyor. Maxim Beckmond'un gerçek adı siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Arsen Lüpen. Kadın güldü. Mümkün değil. Arsen Lupin mi? Bay Maxim Beckmond'un adı Arsen Lupin miymiş? Bunu söylemekten onur duyuyorum. Beni lafımın ortasında anlamayı reddettiğinizden dolayı, Arsen Lüpen'in planlarını gerçekleştirmek için burada bir arkadaştan da öte, ona körü körüne itaat eden bir suç ortağı, ona tutkuyla bağlı birini bulduğumu eklemeliyim. Kadın ayağa kalktı ve heyecanlanmadan yahut çok az bir heyecanla ki, Holmes bu denli bir ustalık karşısında afallamıştı, konuştu. Nereye varmak istediğinizi anlamıyorum ve anlamakta istemiyorum buradan çıkarken tek kelime daha etmemenizi rica ederim. Onun kadar sakince asla varlığımla sizi rahatsız etmek istemedim diye cevapladı Shornes. Sadece bu otelden tek başıma çıkmayı düşünmüyorum. Kiminle çıkacaksınız o zaman? Sizinle. Benimle mi? Evet matmazel. Bu otelden birlikte çıkacağız. Beni takip edeceksiniz. Hiçbir itirazda bulunmadan ve tek kelime dahi etmeden. Bu sahnedeki gariplik İki düşmanın da pek fazla sakin olmasıydı. İki güçlü iradenin amansız düellosundan ziyade davranışlarına bakılınca farklı görüşte olan iki insanın kibarca tartışması denilebilirdi. Odada açık olan büyük pencereden Bay Destanj'ın ölçülü hareketlerle kitaplarını topladığı görülmekteydi. Glotilde omuzlarını hafifçe kaldırarak tekrar oturdu. Herlock saatini aldı. Saat on buçuk beş dakika içinde çıkıyoruz. Yoksa Yoksa Bay Destanje'nin yanına giderim ve ona anlatırım. Neyi? Hakikati. Ona Maxim Beygmund'un yalancı hayatını ve ortağının çift dünyasını anlatırım. Ortağının? Evet, Sarışın Kadın diye bildiğimiz ortağı. Ona hangi kanıtları vereceksiniz? Onu Şalgan Sokağı'na götüreceğim. Arsen Lupe'nin kendi idaresi altındaki işlerden istifade ederek adamlarına yaptırdığı 40 ve 42. numaralardaki sizin... İkinizin de önceki gece kullandığınız geçidi göstereceğim. Sonra sonra onu Metkadetina'ya götüreceğim. Ganimart'tan kaçmak için sizin ve Arsène Lupin'in kullandığı servis merdiveninden aşağı ineceğiz ve ikimiz birlikte çıkışı Clapegon Soka yerine Batignolles Bulvarı'na açılan komşu evle olan bağlantıyı arayacağız. Sonra onu Kozon şatosuna götüreceğim ve Arsene Lupin'in adamları tarafından şatonun restorasyonu esnasında yapılan gizli geçitleri keşfetmek Lupin'in işlerini tanıyanlar için kolay olacak. Bu geçitlerin sarışın kadının gece kontesin odasına girmeyi, şöminedeki mavi yakutu almayı, iki hafta sonra da Consolos Bleiche'nin odasına girerek bir kutunun içine bu yakutu saklamayı mümkün kıldığını görecek. Oldukça garip bir hareket, bunu itiraf ediyorum. ''Bir kadının küçük bir intikamı belki, bilmiyorum, bir önem teşkil etmiyor.'' ''Sonra, sonra'' dedi Herlock daha ciddi bir ses tonuyla. ''Onu hangi mahtin Caddesi'nin 134. numarasına götüreceğim ve ''Baron Dütge'nin nasıl ani bir ürpermeyle susun susun'' diye fısıldadı genç kadın. ''Size yasaklıyorum, onun ben olduğumu söylemeye cüret ediyorsunuz, beni suçluyorsunuz.'' ''Sizi Baron Dütge'yi öldürmekten suçluyorum.'' ''Hayır hayır bu alçaklık. Baron Dütge'yi öldürdünüz matmazel. Onun hizmetine Antoinette, Bıgea adıyla, Mavi Akutu canma maksadıyla girdiniz ve onu öldürdünüz.'' Kadın yeniden fısıldadı, incinmişti, neredeyse yalvarıyordu. ''Susun bayım, size yalvarırım. Bu kadar şey bildiğinize göre baronu benim öldürmediğimi de bilmeniz gerekir.'' ''Onu öldürdünüz demedim.'' Baron Dütke delilik belirtileri göstermekteydi. Onu sadece rahibe Augusto sakinleştirebiliyordu. Bu ayrıntıyı olduğu gibi kabul ediyorum. Bu kişinin yokluğunda size saldırmış olmalı ve mücadele esnasında hayatınızı korumak için onu darp ettiniz. Böyle bir hareketten çok korkmuş olarak telaşa kapıldınız ve çalmak için geldiğiniz mavi akutun olduğu kurbanınızın sağ parmağını koparmadan kaçtınız. Bir müddet sonra Lupe'nin ortaklarından birini getirdiniz. Komşu evdeki hizmetçiyi, baronu yatağına taşıdınız, odayı eski haline getirdiniz. Ama hiçbir zaman mavi akutu almaya cüret etmeden. İşte olan biten bu. O halde tekrar ediyorum. Baronu öldürmediniz fakat ölümcül darbe sizin ellerinizden çıktı. İnce ve beyaz ellerini alnına koydu ve uzunca müddet kımıldatmadı. Sonunda parmaklarını açarak acı çeken yüzünü meydana çıkardı ve konuştu. Babama anlatmak niyetinde olduğunuz şey bu mu? Evet, ayrıca ona şahit olarak Sarışın Kadın'ı tanıyacak Matmazel Şerbu'yu, Antoinette Bigea'yı tanıyacak Rahibe Augusto'yu ve Madame Real'i tanıyacak Kozon Kontes'ini göstereceğim. İşte ona söyleyeceklerim bunlar. Bu ani tehlike karşısında soğukkanlılığını geri kazanarak buna cüret edemezsiniz dedi genç kadın. Charles ayağa kalktı ve kütüphaneye doğru bir adım attı. Klotilt onu durdurdu. Bir saniye bayım. Kadın düşündü. Kendine hakim olarak büyük bir sakinlikle ona sordu. Siz Herlock Shom'sunuz, değil mi? Evet. Benden ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Arsen Lopeni duello'ya davet ettim ve bu duello'dan galip olarak çıkmalıyım. Fazla gecikmeyecek bir çözümü beklerken böyle değerli bir rehininin düşmanımın karşısında bana hatırı sayılır bir üstünlük sağlayacağını ümit ediyorum. Yani beni takip ediyorsunuz ve sizi arkadaşlarımdan birine emanet edeceğim. Amacıma ulaşır ulaşmaz siz de özgür kalacaksınız. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Ülkenizin polisi değilim ve kendimi adaleti sağlamaya yetkili görmüyorum. Kadının korkusu geçmiş gözüküyordu. Bununla birlikte küçük bir mola istedi. Gözleri kapandı. Sholmes ona bakıyordu. Bir anda sakinleşmişti. Neredeyse... Onu çevreleyen tehlikelere kayıtsızdı. Tehlikede olduğunu mu zannediyor diye düşündü İngiliz. Lüpen onu koruduğu müddetçe hayır. Lüpen var. Hiçbir el size değemez. Lüpen çok kuvvetli. Lüpen yenilmez. Matmazel, beş dakika dedim yarım saatten fazla oluyor. Eşyalarımı almak için odama çıkmama izin verir misiniz? Arzu ederseniz sizi Monchane Caddesi'nde bekleyeceğim. Kapıcı Jonu'nun pek muhterem bir dostuyum. Ah... ''Biliyorsunuz.'' dedi kadın korktuğunu belli ederek. ''Meseleleri iyi biliyorum.'' ''Olabilir. Acele ediyorum o zaman.'' Shorns şapkasını ve paltosunu aldıktan sonra Bay Destan'ca gidişimizi açıklayan bir sebep bulmanız gerekiyor. Bu sebep sizin birkaç gün boyunca evde olmayacağınızı açıklayabilmeli.'' dedi. ''Bu faydasız öğleden sonra burada olacağım.'' Bakışlarıyla birbirlerine yeniden meydan okudular. Alaycıydılar ve yüzleri gülüyordu. ''Nasıl da güveniyorsunuz ona?'' dedi Sholmes. ''Körü körüne. Yaptığı her iş doğru değil mi? Yapmak istediği her şeyde. Hepsini onaylıyorsunuz ve onun için her şeyinizi feda etmeye hazırsınız.'' Kadın tutkuyla ürpererek ''Onu seviyorum.'' dedi. ''Sizi kurtaracağını mı zannediyorsunuz?'' Kadın omuz siltti ve babasına yaklaşarak önüne geçti. Bay Stigman'ı senden çalıyorum. Milli kütüphaneye gideceğiz. Öğle yemeğine dönecek misin?'' ''Belki evet belki hayır ama kaygılanma. Şu an size korkusuz bir tavırla sizi izliyorum.'' diye bildirdi. Arkanıza hiç dönüp bakmadan mı? Gözlerim kapalı olarak. Kaçmaya çalışırsanız polis çağırırım. Bu da hapis demek. Unutmayın ki sarışın kadın hakkında bir tutuklama emri var. Şerefim üzerine yemin ederim ki kaçmak için hiçbir şey yapmayacağım. Size inanıyorum yürüyelim.'' Birlikte önceden kararlaştırılmış gibi ikisi de otelden çıktılar. Meydanda otomobil duruyordu. Ters tarafa dönmüştü. Şoförün sırtı gözüküyordu. Kasketi neredeyse kürkünün yakalarını örtüyordu. Yaklaşırlarken Schoenst motorun sesini işitti. Kapıyı açtı. Klotilde'in binmesine yardım ederek yanına oturdu. Araba birden hareket etti. Uzaktaki bulvarlara, OGE ve Ah ahmi caddelerine vardı. Herlock düşünceliydi, plan yapıyordu. Ganimart evinde. Genç kadını onun ellerine bırakıyorum. Bu kadının kime olduğunu ona söyleyecek miyim? Hayır, onu Dipo mahkemesine götürür ve bu da her şeyi mahveder. Yalnızca bir kez MB dosyasındaki listeye bakıyorum ve ava başlıyorum. Bu gece veya en geç yarın sabah konuşulduğu gibi Ganimart'la buluşacağım. Ve arsen Lüpen'le çetesini ona teslim edeceğim. Ellerini birbirine sürttü. Menzilinde amacını hissetmekten ve onu bu amaçtan uzaklaştıracak ciddi bir engel görmemekten mutluydu. Tabiatıyla uyuşmayan bir rahatlama ihtiyacına kendini bırakarak konuştu. Memnuniyetimi bu kadar belli ediyorsam beni affedin matmazel. Savaş pek yıpratıcıydı ve başarı da o denli güzel. Başarınız aşikar bayım. Sevinmeye hakkınız var. Teşekkür ederim ama hangi yola saptık? Yanlış ola. Şoför beni duymadı mı? O esnada Neuye sınırından çıkarak Paris'i geride bırakıyorlardı. Ne lanet! Pergolese sokağı tahkimatların dışında değildi. Sholmes camı indirdi. Yanlış oldasınız şoför. Konuşsanıza. Pergolese sokağı. Adam cevap vermedi. Sholmes daha yüksek sesle tekrar etti. Size Pergolese sokağına gitmenizi söylüyorum. Adam yine cevap vermedi. Ah bu ne? ''Sağır mısınız nesiniz arkadaşım? İstediğim yere gitmiyorsunuz. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Pergoleze sokağına, size doğru yola dönmenizi emrediyorum ve en hızlı şekilde.'' Hep aynı sessizlik vardı. İngiliz kaygıdan titredi. Clotilde baktı. Genç kızın dudaklarında tarif edilemez bir tebessüm kıvrılıyordu. ''Neden gülüyorsunuz?'' diye homurdandı. ''Bu yanlışlık hiçbir şey değiştirmeyecek.'' ''Kesinlikle.'' diye cevap verdi kadın. Birdenbire bir düşünce Sholmes'ü allak bullak etti. Belini doğrulttu. Şoför yerinde oturan adamı daha dikkatlice inceledi. Omuzları daha inceydi. Daha rahat bir tavrı vardı. Sholmes o korkunç ihtimal aklına gelirken soğuk terler dökmeye başladı. Elleri kasıldı. Bu Arsene Lüpen'di. Peki Bay Sholmes bu küçük gezi hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek keyifli azizim gerçekten pek keyifli diye cevap verdi Sholmes'in. Belki de asla bu kelimeleri sesi titremeden ve bütün varlığını saran kudurganlığı belli etmeden telaffuz etmek için hiç bu denli büyük bir çaba göstermemişti. Aynı esnada korkunç bir tepki tarafından nefret ve öfke dalgası engelleri kırarak benliğini de ele geçirdi ve apansız bir hareketle tabancasını çıkararak Matmazel Destanj'a doğrulttu. Derhal durun, yoksa Matmazel'e ateş ederim. Şaka hedefliyorsanız, ''Yanağa nişan almanızı öneririm.'' diye cevap verdi Lüpen kafasını çevirmeden. ''Maksim, çok hızlı gitmeyin, yerler kaygan ve çok korkuyorum.'' dedi Clotilde. Clotilde gözlerini yola dikerek mütemadiyen tebessüm ediyordu. Yol arabanın önünde diken dikendi. ''Dursun, dursun hadi.'' dedi Shorms öfkeden köpürerek. ''Görüyorsunuz ki her şeye gücüm yeter.'' Namlının ucu kadının buklelerine değdi. Kadın mırıldandı. Bu Maxim tam bir tedbirsiz. Şu anda tekerlekler yerden kesiliyor. Shorms silahı cebine koydu ve bu fikrin aptallığına rağmen kapı kolunu tutarak atlamaya hazırlandı. Clothield, dikkatli olun bayım arkamızda bir otomobil var dedi. Shorms eğildi. Nitekim bir araba onları takip ediyordu. Kocamandı. Kan renkli sivri provasıyla yabani bir görünüşü vardı ve arabada canavar gibi dört adam oturuyordu. Peki, şimdilik korunuyorum, sabredelim diye düşündü. Kaderine boyun eğerek, kaderin karşısına ne çıkaracağını bekleyen insanlara özgü bir kibirle kollarını göğsünde birleştirdi. Seni geçerken ve Sugeni, Ray'li, Shatu'yu geride bırakırken... Hareketsiz, mütevekkil, öfkesine hakim ve kedersiz bir haldeydi. Arsene Lupin'in hangi mucizeyle şoförün yerine geçtiğini düşünmekten başka bir şey yapmıyordu. Sabahleyin bulvarda gözüne kestirdiği bu kibar çocuk oraya önceden yerleştirilmiş bir suç ortağı olabilirdi. Bunu kabul etmiyordu. Yine de Arsene Lupin önceden haber almış olmalıydı. Sholm's'ün Claudile de tehdit ettiği zaman haber almış olamazdı. Zira hiç kimse onun planını önceden bilmiyordu. Ancak şimdi Clotilde ve Lupen birlikteydi. Bir hatıra onu çarptı. Genç kızın telefonla konuşmak istemesi, terziyle konuşması hemen anladı. Sholmes onunla konuşmadan önce Bay Destange'ın yeni sekreter adayının mülakata girmesinin haberiyle kadın tehlike kokusunu almış, ziyaretçinin kim olduğunu ve amacını anlamış. Soğukkanlılıkla, doğal hareketlerle, Meşgul olduğu işi bitirilmiş gibi yaparken, Terzi adı altında önceden konuşulduğu şekilde Lüpen'i yardımına çağırmıştı. Arslan Lüpen nasıl gelmişti? Motoru tıkır tıkır işleyen bu otomobil durağa nasıl gelmişti? Her şey ona şüpheli gözüktü. Şoförü nasıl satın almıştı? Ama bunlar pek de önemli değildi. Onda öfkesini dindirecek kadar tutku uyandıran şey, sade bir kadının, gerçek bir aşığın, sinirlerine hakim olarak, İç güdüsünü ezerek, yüzünün çizgilerini kıpırdamaz hale getirerek, gözlerinin ifadesine hükmederek, yaşlı Herlock Holmes'u yerin dibine batırdığı anı hatırlamaktı. Hizmetinde böyle yardımcıları olan bir adama ne yapılabilirdi? Sadece üstün otoritesi tarafından bir kadına cesaret ve enerji gerektiren bu denli tedbirleri nasıl telkin ediyordu? Seni geçtiler ve Saint Germain tarafına tırmandılar. Ama bu şehrin 500 metre ötesinde araba yavaşladı. Başka bir araba onun yanına geldi ve ikisi de durdu. Civarda hiç kimse yoktu. ''Bay Schorms'' dedi Lüpen. ''Araç değiştirmem nezaketini gösteriniz. Bizimki o kadar yavaş ki.'' ''Nasıl yani?'' diye aykırdı Schorms. Başka şansı olmadığı için o kadar aceleciydi. ''Ayrıca size bu kürkü ve sandviçi size ödünç vermeme müsaade edin. Zira oldukça hızlı gideceğiz.'' Evet, evet kabul edin. Ne zaman akşam yemeği yiyeceğinizi kim bilebilir? Dört adam inmişti. İçlerinden biri yaklaştı. Gözlüğünü çıkardığı zaman Sholmes, Macar restoranındaki Reddingotlu adamı anımsadı. Lüpen adamla konuştu. Bu taksiyi kiraladığım şoföre götüreceksiniz. Lojanga sokağının sağ tarafındaki ilk şarap evinde bekliyor. Ona söz verilen ikinci bin franklık ödemeyi yapacaksınız. Ah, az kalsın unutuyordum. Gözlüklerinizi Bay Sholmes'e vermek istemez miydiniz? Matmazel Destanc'la konuştuktan sonra direksiyona geçti. Sholmes de yerini aldı. Arkasında Lupe'nin adamlarından biri vardı. Lupe, oldukça hızlı gideceklerini söylerken abartmamıştı. İlk andan itibaren bu gidiş baş döndürücüydü. Ufuk onların hizasına geliyordu. Sanki gizemli bir güç tarafından çekiliyordu. Ve bir uçurum tarafından yutuluyormuş gibiydi ki, Aynı anda bu uçuruma doğru diğer varlıklar, ağaçlar, evler, ovalar ve ormanlar girdaba yaklaşan gürültülü bir selin acelesiyle hızlanıyordu. Sholms ve Lüpen tek kelime konuşmadı. Başlarının üzerinde kavak yaprakları büyük bir dalga gürültüsü yapıyordu. Ağaçların düzenli aralıklarıyla uyumluydu bu gürültü. Şehirler kayboluyordu. Monte, Végnon, Gelyon, bir tepeden diğerinde Bonsaukudan, Kongkü'ye, Kuan'a, onun banyosine, limanına, rıhtım yollarına, Kuan bir kasaba sokağına benziyordu. Sarp uçuşlarının, okşayıcı dalgalarının sıyrıldığı yerler Dükle'ydi. bekti, Ku'ydu, Ku bölgesiydi ve Lilbon'du. Gilböftü, İşte birden kendilerini Sen kıyısında buldular. Küçük bir iskelenin sonunda sade görünümlü ve sağlam yapılı bir yat duruyordu. Ve bacasından siyah duman halkaları tütüyordu. Araba durdu. İki saatte kırk yer dolaştılar. Mavi denizci gömlekli, kasketi altın sırmalı bir adam yanaşarak selam verdi. Mükemmel kaptan, diye haykırdı Lüpen. Mektup elinize ulaştı mı? Ulaştı. Kırlangıç hazır mı? Kırlangıç hazır. O zaman Bay Sholmes... İngiliz etrafına baktı. Bir kahvenin terasında bir grup insan gördü. Daha yakında başka bir grup insan vardı. Bir müddet sonra herhangi bir girişimde bulunmadan önce yakalanmış, gemiye bindirilmiş ve Sintine'nin dibine gönderilmiş olacağını anlayarak iskeleden yürüdü. Kaptan odasına kadar Lüpen'i izledi. Oda genişti, titiz bir şekilde temizlenmişti. Parkelerin cilası tertemiz, bakırların cilası parlaktı. Lüpen kapıyı kapadı. Başlangıç yapmadan neredeyse hoyrat bir şekilde Sholmes'e dönerek konuştu. ''Tam olarak ne biliyorsunuz? Her şeyi, her şeyi biraz detay verin.'' Artık sesinin tonunda İngiliz'e saygı duyduğunu belli eden biraz da alaycı bir kibarlıktan eser yoktu. Emir vermeye ve herkesin önünde eğilmesine alışık olan bir hükümdarın emredici tonuydu bu. Bu sese Herlock Sholmes da eğilecekti. Ayan beyan husumet güden düşmanlar bakışlarıyla birbirlerini tarttılar. Lüpen biraz kızmış olarak lafına devam etti. ''İşte birçok defa sizi yoluma çıkarken görüyorum bayım. Bu binlerce defa olduğu için bana kurduğunuz tuzakları bozmaktan bıktım. Cevabınıza bağlı olarak size ne yapacağımı söyleyeceğim. Tam olarak ne biliyorsunuz?'' ''Her şeyi bayım. Aynen tekrar ediyorum. Ersen Lüpen bununla yetindi ve dura dura konuştu. Size ne bildiğinizi söyleyeceğim bayım. Maxim Bey'imun adı altında... Bay Destanj tarafından inşa edilen 15 eve sahip olduğumu biliyorsunuz. Evet. Bu 15 evden 4'ünü biliyorsunuz. Evet. Geri kalan 11'inin de listesine sahipsiniz. Evet. Bu listeyi bu gece Bay Destanj'ın evinden aldınız. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi bu 11 bina arasında kaçınılmaz olarak kendime sakladığım bir geçit var. Hem kendi ihtiyaçlarım hem de arkadaşlarımın ihtiyaçları için... Taşraya inme ve benim sığınağımı bulma görevini de Ganimar'da emanet ettiniz. Hayır, bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor, tek başıma hareket ediyorum. Taşraya yalnız gidecektim. Elimin altında olduğunuza göre korkacak bir şeyim yok. Elinizin altında olduğum müddetçe korkacak bir şeyiniz yok. Bu burada kalmayacağınız anlamına mı geliyor? Hayır. Arsene Lüpen İngiliz'e daha fazla yaklaştı. Elini omzuna yavaşça koyarak şöyle dedi. ''Dinleyin bayım. Konuşacak halde değilim ve sizin için pek yazık. Beni başarısızlığa uğratacak durumda değilsiniz. Bitirelim şunu. Bitirelim. Bana İngiliz sularına varmadan evvel bu gemiden kaçmaya çalışmayacağınıza dair şeref sözü vereceksiniz.'' Sholmes zapt edilemez vaziyette. ''Kaçmak için bütün olanakları sonuna kadar zorlayacağıma şeref sözü veriyorum.'' dedi. ''Cennetler aşkına, tek bir lafımın sizi tamamen güçsüz kılacağını siz de biliyorsunuz. Bütün bu adamlar bana körü körüne itaat etmekte. Tek bir işaretimle boğazınıza bir zincir geçirirler. Zincirler kırılır ve sizi kıyıdan on bin mil uzakta suya atarlar. Yüzmeyi biliyorum.'' ''Güzel cevap.'' diye aykırdı lüpen gülerek. ''Tanrı affetsin, sinirliydim.'' ''Affedin beni efendim.'' Uzun lafın kısası... Kendi güvenliğim ve arkadaşlarımın güvenliği için gerekli tedbirleri sağlamaya çalıştığımı kabul ediyor musunuz? Bütün tedbirleri ama hepsi işe yaramaz. Tamam, yani tedbir almamı istemiyorsunuz. Bu sizin göreviniz. Gidelim. Lupen kapıyı açtı. Kaptanı ve iki denizciyi çağırdı. Ceplerini aradıktan, bacaklarını ve ellerini kaptan döşeğine bağladıktan sonra İngiliz'i tuttular. Yeter, diye buyurdu Lupen. Gerçek şu ki bunun sebebi sizin inadınız ve şartların olağanüstü gerekliliği. Bu yüzden size bunu yapma cüretini kendimde buluyorum. Denizciler geri döndüler. Lüben, kaptana mürettebattan bir adam burada. Bay şu önsün hizmetinde kalacak ve bizzat siz dahi mümkün olduğu kadar ona eşlik edeceksiniz. Herkes ona saygılı davranacak. Kendisi bir tutsak değil, bir misafir. Saatiniz kaçı gösteriyor kaptan? İki'yi beş geçiyor. Lupe'n kendi saatine sonra da duvarda asılı duran sarkaçlı saate baktı. İki'yi beş geçiyor. Henfikiriz. Satamptına gitmek için ne kadar zamana ihtiyacınız var? Kendimizi sıkmadan dokuz saat. On bir saate yayın. Suthampton'dan gece yarısı kalkan ve sabah sekizde Avga'ya ulaşan yolcu vapurunun gidişinden önce karaya çıkmamanız lazım. ''Kaptan, duyuyorsunuz değil mi? Tekrar ediyorum. Bu beyefendinin o vapurla Fransa'ya dönüşünün hepimiz için sonsuz bir tehlike arz etmesi nedeniyle Satampton'a sabah birden önce gitmemeniz lazım.'' ''Anlaşıldı. Sizi selamlıyorum efendim. Seneye görüşürüz. Bu dünyada veya başka bir dünyada.'' ''Yarın görüşmek üzere.'' Birkaç dakika sonra an uzaklaşan bir otomobil sesi işitti ve hemen sonra kırlangıçın içinde bir yerlerde şiddetli bir şekilde tüten buharın sesi duyuldu. Gemi hareket ediyordu. Saat 3'e doğru Sen Halic'ine gelinmişti ve açık denize varılıyordu. O esnada bağlı olduğu döşeye serilmiş Sherlock Holmes derin bir uyku çekiyordu. Ertesi sabah iki rakip tarafından ilan edilen savaşın 10. ve sonuncu gününde Eko de France şu küçük ve keyifli haberi yayımlıyordu. Arsène Lupin dün ünlü İngiliz dedektif Herlock Shorms için bir tahliye kararı aldı. Öğle vakti bildirilen karar aynı gün uygulandı. Sabah bir de Shorms, Satampton'a indi. Arsène Lupin'in ikinci tutuklanması Saat 8'den beri 12 nakliye arabası bu Ade Bulayne ve Büyüşü caddeleri arasındaki Kıvy sokağını arşınladı. Bay Felix ve dördüncü kattaki sekiz numaralı dairesinden ayrılıyordu. Aynı apartmanın beşinci katıyla, bitici apartmanların beşinci katlarını tek bir daire haline getiren eksper Bay Dubgayu, aynı gün bu beyler birbirini tanımadığı için tamamen tesadüf eseri, her gün birçok alıcının onu ziyaret etme sebebi olan mobilya koleksiyonunu taşıyordu. Hakkında daha sonra konuşacağımız semtte fark edilen ayrıntıysa 12 arabanın da nakliye şirketinin ne ismini ne de adresini taşıyor olmasıydı ve nakliyeciler o kadar iyi çalışmıştı ki saat 11'de hepsi bitmişti. Civardaki işlere gecikmediler. Boş odaların köşesinde gidenin ardında bıraktığı kağıt ve kumaş parçalarından başka bir şey kalmamıştı. Genç ve zarif Bay Felix Davey en şık şekilde giyinmişti. Sahibinin kaslı kollara sahip olduğunu gösteren ağır bir baston tutuyordu. Bay Felix Davey sakince gitti ve Pergolese sokağının karşısında Boğa caddesini kesen ağaçlı yoldaki bir banka oturdu. Yanında kent soylu gibi gözüken bir kadın bir çocuk kum yığınlarını küreğiyle kazıp oynarken gazetesini okuyordu. Bir müddet sonra Felix Davey, Kafasını çevirmeden kadınla konuştu. Ganimard, sabah dokuzdan beri dışarıda. Nerede? Emniyet müdürlüğünde. Yalnız mı? Yalnız. Bu gece telgraf yok mu? Hiç yok. Size evde her zaman güven duyuluyor mu? Her zaman. Madame Ganimard'ın küçük işlerine bakıyorum ve bana sürekli kocasının neler yaptığını anlatıyor. Sabahı birlikte geçirdik. Bu iyi. Yeni bir emre kadar buraya gelmeye devam edin. Her gün saat on birde. Ayağa kalktı ve Dofin metrosuna yollandı. Çin restoranına gelince mütevazı bir yemek yedi. İki yumurta, sebze ve meyve. Sonra Kıvın Sokağı'na döndü ve kapıcıya şöyle dedi. ''Yukarıya bir göz atacağım, sonra anahtarları size bırakırım.'' Teftişini çalışma odası olarak kullandığı odayla bitirdi. Orada şömine boyunca uzanan, köşesinde ekleme olan bir gaz borusunun ucunu tuttu. Onu kapatan bakır kapağı çıkardı. Yerine külah biçiminde bir alet koyup üfledi. Hafif bir ıslık sesi ona cevap verdi. Boruyu ağzına doğru tutarken fısıldadı. ''Kimse yok mu Dugayu?'' ''Kimse yok.'' ''Çıkabilir miyim?'' ''Evet.'' Söylenirken Boruyu yerine koydu. ''İlerleme nereye kadar gidecek?'' ''Çağımız hayatı tatlı ve ptoresk klan birçok küçük icatla dolu ve bu icatlar çok eğlenceli. Bilhassa benim gibi hayatla oynamayı bilen biri için.'' Şömine mermerinin kenarlarından birini oynattı. Mermer tabakada hareket etti ve yüzeyini kaplayan cam, şöminenin içine yapılan bir merdivenin ilk basamaklarının olduğu belirgin bir boşluğu açığa çıkararak görünmez yarıklar üzerinde kaydı. Özenle parlatılmış dökme demirden ve beyaz porselen karolarından oluşan merdiven tertemizdi. Yukarı çıktı. Beşinci katta şöminenin üzerinde aynı geçiş vardı. Sizde işler bitti mi? Bitti. ''Her şeyden kurtuldunuz mu?'' ''Evet.'' ''Personeller?'' ''Üç korumadan başka kimse yok.'' ''Hadi gidelim.'' Önce biri sonra öteki hizmetçilerin katına kadar aynı geçitten çıktılar ve çatı penceresini açtılar. Orada üç kişi vardı. Biri pencereden bakıyordu. ''Yeni bir şey var mı?'' ''Yok patron.'' ''Sokak sessiz mi?'' ''Evet.'' ''On dakika daha var sonra tamamen çıkıyorum.'' Siz de çıkıyorsunuz. Buradan oraya kadar en ufak bir şüpheli hareket görürseniz uyarın beni. Parmağım her zaman alarm zilindedir patron. Dugayu, nakliyecilerimize bu zilin kablolarına dokunmamalarını tembihlediniz mi? Evet, zil mükemmel çalışıyor. O zaman rahatım. Bu iki adam Felix Dave'nin dairesine kadar indi. Dave, mermerin kenarını düzelttikten sonra mutlulukla konuştu. Dugayu, bu harika zımbırtıları keşfedecek insanın suratını görmek isterdim. Uyarı zilleri, elektrikli kabloları, akustik boruları, gizli geçitleri, açılıp kapanan parkeleri, saklanan merdivenleri. Gerçek bir peri masalı hilesi. Arsen Lüpen için ne büyük bir itibar. Ama vazgeçilmiş bir itibar. Böyle bir sığınağı terk etmek ne büyük bir zarar. Dugayu, kesinlikle her şey yeni bir model üzerinde yeniden başlayacak. Çünkü asla tekrar etmemek gerekir. Veba, Shoms'un olsun. Shoms hala dönmedi değil mi? Nasıl dönsün? Southampton'dan bir vapur var. O da gece yarısı kalkıyor. Avgadan tek bir tren var. Sabah 8'de kalkıyor. 11'i 11 gece geliyor. Gece yarısı vapuruna binmemesi durumunda ki zaten binmedi. Kaptana verilen talimatlar açık. New Haven ve Dieppe üzerinden gelerek bu gece Fransa'da olamaz. Ya gelirse? Shorms oyunu asla bırakmaz. Gelecek ama çok geç olmuş olacak. Uzakta olacağız. Ya matmazel destanş? Bir saat içinde onunla buluşmalıyım. Onun evinde mi? Ah hayır. Evine birkaç gün içinde dönecek. Fırtına dindikten sonra sadece onunla ilgilenecek durumda olduğum zaman. Ama Dubkayu acele etmeniz lazım. Bütün kollerimizin yüklenmesi uzun sürecek ve iskelede sizin bulunmanız şart. Takip edilmediğimizden emin misiniz? Kim tarafından? Beni sadece Shams korkutuyordu. Dugayu geri döndü. Felix Tavey son bir defa dolandı. İki veya üç tane yırtılmış mektubu aldı. Sonra bir tebeşir parçası fark ederek elini aldı. Yemek odasındaki siyah duvar kağıdının üzerine bir çerçeve çizdi. Bir anı plaketi hazırlıyor gibi üstüne bir şeyler yazdı. Burada 20. yüzyılın başında 5 sene boyunca yaşadık. Kibar hırsız Arsen Lüpen Bu küçük eğlence onu tatmin etmiş gibiydi. Canlı bir havayla ıslık çalarak plaketi hayranlıkla seyretti ve konuştu. An itibariyle gelecek nesillerin tarihçileriyle bağlantım var. Gidelim. Acele edin Efendi Erlok Shams. Üç dakikadan az bir sürede yuvamı terk etmiş olacağım ve sizin yenilginiz tamamlanacak. Hala iki dakika var. ''Beni bekletiyorsunuz efendim.'' ''Bir dakika daha.'' ''Gelmiyor musunuz?'' ''Pekala, sizin yenilginizi ve kendi apoteozumu ilan ediyorum.'' ''Bunun üzerine kaçıyorum.'' ''Hoşça kal, Arsene Lüpe'nin krallığı.'' ''Sizi artık görmeyeceğim.'' ''Hoşça kal, hüküm sürdüğüm 6 apartmanın 55 odası.'' ''Hoşça kal odacığım, benim çetin odacığım.'' Lüpe'nin neşesini biz zil sesi... Aniden böldü. Keskin, hızlı ve tiz bir zil sesi iki defa çaldı. İki defa kesildi ve durdu. Bu alarm ziliydi. Ne vardı peki? Hangi beklenmedik tehlike? Ganymart. ama hayır. Çalışma masasına gidip oradan kaçacaktı. Ama önce pencereye yanaştı. Sokakta kimse yoktu. O halde düşman şimdiden evin içinde miydi? Sesleri dinledi ve belirsiz bir takım uğultuları ayırt etti. Daha fazla tereddüt etmeden çalışma odasına koştu ve adımını eşiğe atar atmaz bir anahtar sesi işitti. Giriş kapısından içeri girmeye çalışıyorlardı. ''Hay aksi şeytan!'' diye söylendi. Tam zamanı. Ev belki de sarıldı. Servis merdiveni imkansız. Neyse ki şömine. Mermeri güçlü bir şekilde itti. Mermer oynamadı. Daha sert bir şekilde denedi yine de oynamadı. Aynı anda kapının açıldığını anladı. Ayak sesleri yankılanıyordu. Tanrı aşkına diye mırıldandı. Bu berbat mekanizma çalışmazsa bittim. Parmakları mermerin etrafında kenetlendi. Bütün ağırlığıyla itti. Hiçbir şey hareket etmedi. Hiçbir şey. İnanılmaz bir talihsizlikle, kaderin korkunç kötülüğüyle bir dakika önce çalışan mekanizma artık çalışmıyordu. Hırslandı, kasıldı. Mermer blok, Aynı şekilde hareketsiz kalıyordu. Lanet, bu aptal engelin yolunu kapaması kabul edilebilir miydi? Mermere öfke dolu yumruklarla vurdu. Onu yumruklarıyla çekiçledi, sövdü. Pekala Bay Lüpen, arzu ettiğiniz şekilde yürümeyen bir şey mi var? Lüpen arkasına döndü. Korkudan sarsılmıştı. Herlock Sholmes karşısındaydı. Herlock Sholmes, gaddar bir görüntüden sıkılmışçasına gözlerini kısarak ona baktı. Herlock Jones Paris'te. Önceki gün tehlikeli bir koli gibi İngiltere'ye gönderilen Herlock Jones karşısında dikiliyordu. Hem zaferini hem de özgürlüğünü kazanmış bir şekilde. İngiliz konuştu, alaycıydı ve düşmanının onu birçok defa kamçıladığı küçümseyici bir kibarlık bu sefer ondaydı. Bay Lupe, an itibariyle sizi uyarıyorum. Baron Dütke'nin otelinde bana geçirdiğiniz geceyi, ''Arkadaşım Wilson'ın başına gelen kötülükleri, otomobille kaçırılmamı ve emriniz üzere pek de rahat olmayan bir döşekte bağlı kalarak az önce bitirdiğim bu seyahati artık asla düşünmeyeceğim.'' ''Bu dakika her şeyi telafi ediyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Krallara yaraşır bir şekilde karşılığımı aldım.'' ''Lüpen sessizliğini korudu. İngiliz devam etti. Sizce de öyle değil mi?'' ''Lüpenin yenilgiyi kabullenmesini istiyor.'' Geçmişin hatırasını silecek bir nevi makbuz istiyormuş gibi ısrarcı bir havası vardı. Lupen biraz düşündü. Bu esnada İngiliz sıkışmış ve ruhunun dibine kadar incelenmiş gibi hissetti. Sonra Lupen konuştu. Şu anki davranışınızın ciddi sebepleri olduğunu farz ediyorum bayım. Son derece ciddi. Kaptanımdan ve tayfalarımdan kaçmanız meselesi. Mücadelemizin sadece ikinci derecede önemli bir olayı. Ama burada karşımda Arsen Lüpen'in karşısında tek başınıza durmanız... ...rövanşınızın mümkün olduğu kadar iyi almadığını düşündürüyor bana. Mümkün olduğu kadar iyi alındı. Bu ev etrafı sarılı, komşu evler sarılı. Bay Dugayu'nun kaldığı beşinci kattaki üç dairede sarılı. Öyle ki, öyle ki yakalandınız Bay Lupe'nin... Çaresizce yakalandınız. ansün otomobil yolculuğunda tattığı duyguları şimdi lüpen tattı. Aynı çaresiz öfke, aynı isyan, ayrıca nihayetinde aynı sadakat, hakikatin gücü karşısında eğilmesine sebep oldu. İkisi de eşit güçlerdeydi. Yenilgiyi kötü bir aksilik olarak kabullenmeliydiler ki, geldiği vakit ona boyun eğmek zorundaydılar. ''Ödeştik bayım.'' dedi açıkça. İngiliz bu itiraftan memnun gibiydi. Sustular. Sonra Lüpen kendine hakim olarak ve gülerek konuşmaya devam etti. ''Kızgın değilim. Bütün elleri kazanmak can sıkıcı bir hal alıyordu. Sizi yüzü koyun düşürmek için elimi uzatmam yeterliydi. Bu sefer ben yerdeyim.'' ''Yakaladınız üstad.'' varlıktan gülüyordu. ''Yani eğleneceğiz. Lüpen fare kapanında. Oradan nasıl çıkacak? Fare kapanında. Ne macera. Ah üstadım.'' Size sağlam bir heyecan borçluyum. Bu da hayat demektir. Sıkılı yumruklarıyla şakaklarını avuşturdu. Sanki içinde kaynayan taşkın neşeyi bastırmak içindi ve kesinlikle kendi gücünün ötesinde eğlenen bir çocuğun tavırlarına sahipti. Sonunda İngiliz'e yaklaştı. ''Şimdi ne bekliyorsunuz?'' ''Ne mi bekliyorum?'' ''Evet, Ganimart orada adamlarıyla.'' ''Neden içeri girmiyor?'' ''Ondan girmemesini rica ettim.'' ''Kabul etti mi?'' ''Onun yardımını benim lafımı dinlemesi şartıyla istedim.'' ''Öte yandan...'' ''Bay Felix Davenin Lüpen'in suç ortağı olduğunu zannediyor.'' ''Sorumu başka bir şekilde tekrarlıyorum.'' ''Neden içeri yalnız girdiniz?'' ''Sizinle önce ben konuşmak istedim.'' ''Vah vah, benimle konuşacaklarınız var.'' ''Bu fikir sadece Lüpen'e komik geldi.'' ''Öyle durumlar vardır ki, bazen sözler hareketlerden daha fazla tercih edilir.'' ''Bay Sholmes...'' ''Size sunacağım bir koltuğumun olmamasından pişmanlık duyuyorum. Yarısı kırık bu eski kasayı kabul eder miydiniz? Yoksa bu pencere kenarını, bir bardak biranın hoş olacağından eminim. Kahverengi mi sarı mı? Rica ederim oturun. Faydasız konuşalım. Dinliyorum. Kısa keseceğim. Fransa'ya gelme sebebim. Sizin tutuklanmanız değildi. Evet.'' Sizi kovalamak için getirildim. Ama bu asıl amacımı saklamak için araçtan başka bir şey değildi. Asıl amacınız? Mavi Yakut'u bulmak. Mavi Yakut'u? Kesinlikle. Zira Consolos Bleich'ın şişesindekinin hakiki olmadığını fark ettik. Gerçekten mi? Hakiki Mavi Yakut sarışın kadın tarafından gönderildi. Ben de Kontes'in diğer mücevherleri hakkında planlarım olduğu için... Mavi Yakut'un tıpatıp benzerini yaptırdım. Ve Konsolos Bleich'ın zaten şüpheliydi. Adı geçen sarışın kadın şüphe uyandırmamak için sahte Yakut'u adı geçen Konsolos'un valizlerine attı. ''Siz hakikisine sahipken aynen öyle. O Yakut bana lazım. İmkansız maalesef.'' Yakut'u getireceğime dair Kozon Kontesi'ne söz verdim. Sözümü tutacağım. ''Yakut bendeyken sözünüzü nasıl tutacaksınız?'' Sözümü Yakut sizde olduğu için kesinlikle tutacağım. Size onu verecek miyim o zaman? Evet. İsteyerek mi? Onu sizden satın alıyorum. Lüpen neşelenmiş olacaktı. Ülkenize pek uyuyorsunuz. Bunu bir ticaret gibi görüyorsunuz. Bu bir ticaret. Ne teklif ediyorsunuz? Matmazel Destinj'in özgürlüğünü. Onun özgürlüğü mü? Tutuklu olduğunu bilmiyordum. Ganimar'da gerekli bilgileri vereceğim. ''Sizin korumanızdan yoksun, yakalanmış olacak o da.'' Lüpen tekrar kahkaha attı. ''Azizim, bana elinizde olmayan bir şeyi teklif ediyorsunuz. Matmazel destanj emniyette ve hiçbir şeyden korkmuyor. Başka bir şey istiyorum.'' İngiliz tereddüt etti. Açıkça küçümsenmişti. Elmacık kemikleri biraz kızarmıştı. Sonra aniden elini düşmanının omzuna koydu. ''Size şunu teklif etseydim. Özgürlüğümü mü?'' Hayır ama sonunda bu odadan çıkabilir, Ganimar'da danışabilirim. Ve beni düşünmek için yalnız mı bırakırsınız? Evet. Eh, Tanrım, bu benim neyime yarayacak? Bu şeytani mekanizma artık çalışmıyor, dedi Lüpen şömine mermerini kızgınlıkla iterken. Bu defa şaşkınlıktan boğuk bir çığlık attı. Hayatın kaprisi olsa gerek, talihin beklenmedik dönüşüyle mermer blok, Parmaklarının altında hareket etmişti. Bu kurtuluştu. Kaçışın mümkün olmasıydı. O halde Schorms'ün şartlarına neden boyun eğecekti? Sağa sola yürüdü. Sanki cevabını düşünüyordu. Sonra elini İngiliz'in omzuna koydu. Her şey iyi tartılmış Bay Schorms. Kendi küçük işlerimi tek başıma yapmayı severim. Bununla birlikte... Hayır kimseye ihtiyacım yok. Ganimar sizi yakaladığı vakit her şey bitmiş olacak. Sizi bırakmayacaklar. Kim bilir? Göreceğiz. Bu delilik. Bütün çıkışlar tutuldu. Bir tane daha var. Hangisi? Seçeceğim çıkış. Hepsi boşuna. Tutuklanmanıza gerçekleşmiş gözüyle bakılabilir. Gerçekleşmedi. O zaman... O zaman Mavi Akut bende kalıyor. Shams saatini çıkardım. Saat 3'e 10 var. Saat 3'te Ganimard'ı çağırıyorum. Yani gevezelik etmemiz için 10 dakikamız var. Tadını çıkaralım Bay Sholmes ve içimi kemiren merakı gidermek için adresimi ve Felix Tavey ismimi nasıl bulduğunuzu anlatın. Neşeli halinin onda kaygı uyandırdığı, lüpeni dikkatle izleyerek kendine güveninin tavan yaptığı bu küçük açıklamaya dünden razı olarak seve seve anlattı. Adresinizi mi? Sarışın Kadın'dan aldım. Klo Bizzat kendisi. Hatırlayın. Dün gece onu otomobille kaçırmak istediğimde terzinsine telefon etti. Evet. Daha sonra Terzin'in siz olduğunu anladım. Bu gece gemideyken hafızamı zorlayarak, bu belki de gereksiz şeylerden kurtulmamı sağlayan işlerden biridir, telefon numaranızın son iki numarasını hatırlamayı başardım. 73. Böylece rötuşlu evlerinizin listesine sahip olunca, bu sabah saat 11'de Paris'e gelmemle telefon rehberinde Bay Felix Taven'in ismini ve adresini bulmak benim için kolay oldu. Bu isim ve adresi öğrenince Bay Ganimard'ın yardımını istedim. Hayranlık verici. Birinci sınıf. Bunun karşısında sadece eğilebilirim. Ama anlamadığım bir şey var. Avga trenine binmiş olmalısınız. Kırlangıçtan nasıl kaçtınız? Kaçmadım. Yani? kaptana. Satam tınağı, tam olarak saat sabah birde gelme emrini vermiştiniz. Beni gece yarısı indirdiler. Ben de avgavapuruna bindim. Kaptan bana ihanet etmiş olacak. Bu kabul edilemez. Size ihanet etmedi. O zaman ihanet eden kaptanın kol saati. Evet kol saatini bir saat ileri aldım. Nasıl? Bir saat nasıl ileri alınırsa? Kurma sapını çevirerek... Karşılıklı sohbet ediyorduk. Onun ilgisini çeken hikayeler anlatıyordum. Bence hiçbir şey fark etmedi. Bravo, bravo güzel oyun. Bunu aklımda tutuyorum. Ya odasının duvarında asılı duran sarkaçlı saat? Ah sarkaçlı saat. O daha zordu çünkü bacaklarım bağlıydı. Ama kaptan yokken beni gözeten Miço saat iğnesine parmak basmak için istekliydi. O mu? Yok artık kabul etti mi? Ah, yaptığının önemini kavramıyordu. Ona Londra'ya gitmek için her ne pahasına olursa olsun ilk direne binmem gerektiğini söyledim ve ikna oldu. Ne karşılığında? Bu şahane adamın sadık bir şekilde size teslim etmek niyetinde olduğu küçük bir hediye karşılığında. Ne hediyesi? Neredeyse hiçbir şey. Yine de... Mavi Yakut. Evet, Mavi Yakut. Evet... Kontes'inkinin yerine koyduğunuz ve Kontes'in de bana verdiği sahte yakut. Bu bir gülme kriziydi. Aniden ve gürültülü bir şekilde. Lupen kendinden geçiyordu. Gözleri yaşlardan ıslanmıştı. Tanrım bu pek komik. Benim sahte yakutum Miço'ya geçti. Ve kaptanın saati. Saatin iğneleri. Sholmes daha önce Lupen'le arasındaki savaşın bu denli şiddetli olduğunu hissetmemişti. Olağanüstü içgüdüsüyle bu aşırı mutluluk kisvesi altında harika bir düşüncenin özü olduğunu biliyordu. Bütün becerilerin bir potada erimesi gibi. Lupen ağır ağır yaklaştı. İngiliz bir adım geri attı ve dalgınca parmaklarını ceketinin cebine daldırdı. Saat üç Bay Lupen. Saat şimdiden üç mü çok yazık. O kadar eğleniyorduk ki cevabınızı bekliyorum. Cevabım mı? Çok fazla şey istiyorsunuz. O zaman oynadığımız elin sonu bu. Ortaya özgürlüğümü koyuyorum. Yahut mavi akudu. Olabilir. İlk siz oynayın. Ne yapıyorsunuz? Ben papazı sürüyorum, dedi Sholmes, bir el ateş ederken. Ben hiçbir şey, diye yanıtladı Arslan, İngiliz'e yumruk atarken. Sholmes, müdahale etmesi gereken Ganimart'ı çağırmak için havaya ateş etmişti. Ama Arsen'in yumruğu tam karnına geldi. Rengi soldu ve sendeledi. Lupin, bir sıçrayışta şömineye kadar geldi ve mermer şimdiden kımıldıyordu. Çok geç, kapı açıldı. Teslim olun Lüpen, yoksa... Ganimard, Lüpen'in düşündüğünden daha yakında durmuştu. Oradaydı. Tabanca Lüpen'in üzerine doğrulmuştu. Ganimard'ın arkasında 10-20 adam itişip kakışıyordu. Sağlam ve korkusuz bu genç adamlara karşı hiç direnemeden köpek gibi dayak yerdi. Çok sakin bir harekette bulundu. Çekin pençelerinizi, teslim oluyorum. Ellerini göğsünde birleştirdi. Sanki bir şaşkınlık vardı. Kendi mobilyalarıyla ve duvar halılarıyla süslü odada Arsen Lüpen bir yankı gibi uzanıyordu. Teslim oluyorum. İnanılamaz kelimeler. Aniden bir kapıdan kaçacağı veya önünde bir duvarın yıkılarak onu düşmanlarından saklayacağı bekleniyordu. Ama teslim oluyordu. Ganimart ilerledi. Çok heyecanlıydı ve böyle bir hareketi gerçekleştirmenin bütün ciddiyetiyle yavaş yavaş elini düşmanının üzerine koydu. Şunu söylemek ona sonsuz bir zevk vermiş olmalıydı. ''Sizi tutukluyorum Lüpen. Lüpen titredi. ''Beni etkiliyorsunuz sevgili ganimardım. Ne kadar iç karartıcı bir yüz. Arkadaşınızın cenazesi üzerine konuşuyormuş gibisiniz. Hadi bu defin havasına bürünmeyin.'' ''Sizi tutukluyorum.'' ''Bu sizi şaşırtıyor mu? Sadık uygulayıcısı olduğu kanun namına Ganimart, baş müfettiş, kötü lüpeni tutak, tutukluyor. Tarihi bir dakikanın önemini idrak ediyorsunuz. Böyle bir olay ikinci defa gerçekleşiyor. Bravo Ganimart, kariyerinizde üst basamaklara tırmanacaksınız.'' Ellerini kelepçeye uzattı. Bu olay biraz tören şeklinde gerçekleşti. Polisler sert mizaçlarına ve lüpene duyuna rağmen, bu erişilemez adama dokunmakta çekingen ve şaşkın davranıyorlardı. ''Zavallı lüpenim'' diye iç çekti. Soylu varoş arkadaşların seni böyle aşağılanmış görseler ne derlerdi? Bileklerini giderek artan bir çabayla bütün kaslarını durmadan kullanarak ayırdı. Alnının damarları şişti. Kelepçenin zinciri derisine battı. ''Hadi gidelim'' dedi. Kelepçe zinciri fırladı, kırılmıştı. ''Bir başkası dostlar, bu hiçbir şey.'' İki kelepçe geçirdiler. Bunu onayladı. Ben şöyle, çok fazla tedbir almayı öğreneceksiniz. Sonra polisleri sayarak kaç kişisiniz arkadaşlarım? 25, 30, Bu çok, Yapacak bir şey yok. Ah, hele bir 15 olsaydınız. Gerçekten de hassizlik ve düşüncesizlikle canlı ve içten bir şekilde rolünü oynayan bir aktörün tavrı vardı onda. Sholmes iyi bir gösterinin bütün güzelliklerini ve inceliklerini takdir edermiş gibi ona bakıyordu. Hakikaten bir anda adaletin olağanüstü silahlarıyla kuşanmış bu otuz adamla öte yanda tek başına kalan silahsız ve zincire vurulmuş bu insan arasındaki savaşın eşit olduğu gibi garip bir izlenime kapıldı. İki tarafta eşitti. ''Pekala efendim'' dedi Lüpen. ''İşte eseriniz.'' ''Sizin sayenizde Lüpen zindanların rutubetli samanları üzerinde çürüyecek. İtiraf edin. İçiniz tamamen rahat mı? Peki ya sizi kemiren vicdan azabı?'' Ona rağmen İngiliz omuz siltti. ''Bu size bağlı der gibiydi.'' ''Asla, asla'' diye haykırdı Lüpen. ''Size mavi akutu vermek mi?'' ''Hayır, bana şimdiden çok pahalıya mal oldu. Onu saklıyorum.'' İlk karşılaşmamız esnasında, sizi Londra'ya gönderme şerefine nail olacağım. Önümüzdeki ay şüphesiz sebeplerini size söyleyeceğim. Ama önümüzdeki ay Londra'da mı olacaksınız? Yanayımı mı tercih edersiniz yoksa St Petersburg'u mu? Yerinden sıçradı. Tavanda bir zil çalıyordu. Bu artık alarmın sesi değildi. Bu kabloları Lupe'nin çalışma odasında iki pencerenin arasında son bulan telefonun sesiydi. Bu alet kaldırılmamıştı. Telefon... İğrenç bir tesadüf uzatan bu tuzağa kim düşmezdi? Arsen Lupen telefona doğru öfkeli bir şekilde hareket etmeye çalıştı. Sanki onu kırmak, parçalara ayırmak istiyordu. Aynı telefondan onunla konuşmak isteyen gizemli bir ses soluyordu. Ama Ayze'yi Ganimart indirdi ve eğildi. Alo, alo, numara 64873. Evet, burası. Atılganlıkla ve otoriteyle Shorms telefonu uzaklaştırdı. İki ahizeyi de tuttu ve sesini belli etmemek için mendiline ahizeye koydu. O anda gözlerini lüpene doğrulttu. Bakışları ikisini de aynı fikrin sarstığını kanıtladı. İkisi de mümkün, olası, hatta neredeyse kesin olan bu hipotezin son çıkarımlarına kadar aynı şeyi düşünüyordu. Telefon eden kişinin sarışın kadın olması. Felix da ve daha ziyade Maxim Beckman'a telefon ettiğini düşünüyordu. Oysa Sholmes'ün lafına inanacaktı. İngiliz konuştu. Alo. Bir an sessizlik oldu. Shams. Evet benim, Maxim. dedi. Hemen sonra trajik bir kesinlikle bir dram ortaya çıkıyordu. Başa çıkılamaz ve alaycı lüpen kaygısını saklamayı dahi düşünmüyordu. Yüzü kaygıdan bembeyazdı. Kendini konuşmayı işitmeye, öğrenmeye zorluyordu. Shams. Gizemli sese cevap vererek devam ediyordu. Alo? Evet, hepsi bitti. Önceden konuşulduğu gibi yanınıza gelmek için hazırlanıyordum. Neresi? Olduğunuz yerde. Onun hala orada olduğunu düşünmüyor muydunuz? Uygun kelimeleri arayarak tereddüt ediyordu. Sonra durdu. Çok fazla ileri gitmeden genç kızı sorgulamaya çalıştığı açıktı ve kızın nerede olduğunu kesinlikle bilmiyordu. Ayrıca Ganimart'ın varlığı da onu sıkıyor gibiydi. Ah, bir mucize bu şeytani görüşmenin ipini kesebilseydi. Lüpen bütün gücüyle, gerilmiş bütün sinirleriyle bu mucizeyi çağırıyordu. Sholmes konuştu. Alo, duymuyor musunuz? Ben de duymuyorum, çok kötü. Güç bela ayırt ediyorum, dinliyor musunuz? Peki, düşünerek, evinize dönseniz daha iyi. Hangi tehlike? Hiçbir tehlike yok. Ama o İngiltere'de. Satampton'dan onun varışını doğrulayan bir telgraf aldım. Kelimelerin ironisi. Sholmes bu kelimeleri tarif edilemez bir rahatlıkla söyledi ve ekledi. O halde vakit kaybetmeyin aziz dostum. Size geliyorum. Ahizeler kapandı. Bay Ganimard sizden üç adamınızı isteyeceğim. Sarışın kadın için değil mi? Onun kim olduğunu ve nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet. Vay canına. Güzel bir yakalama. Lupen'le beraber. Gün tamamdır. Follenfant, yanınıza iki adam alın ve beyefe beyefendiye eşlik edin. İngiliz onu izleyen üç polisle çıktı. Bitmişti. Sarışın kadında da Sholmes'ün gücüne yenik düşecekti. Onun hayranlık verici inadı ve güzel olayların karmaşıklığı yüzünden savaş Sholmes için zafer olarak bitiyordu. Lüpen içinse onarılmaz bir felaket. Bay Sholmes, İngiliz durdu. Bay Lüpen, Lüpen bu son hamleyle derinden sarsılmışa benziyordu. Kırışıklıklar alnını oymaktaydı. Bitkin ve karamsardı. Bir güç sıçramasıyla her şeye rağmen yavaş ve rahat bir şekilde doğrulup konuştu. ''Anlarsınız ki Talih bana saldırıyor. Biraz önce bu şömineden kaçmamı engelliyor ve beni size teslim ediyor. Bu sefer de sarışın kadını size hediye etmek için telefon çalıyor. Talih'in emirleri karşısında eğiliyorum.'' ''Bu ne demek oluyor?'' Bu sizinle masaya oturmaya hazırım demek. Sholmes müfettişin yanına gitti. Cevap beklemeyen bir tonla Lüpen'le biraz konuşmak için izin istedi. Sonra Lüpen'in yanına döndü. Büyük müzakere. Kuru ve sinirli bir tonla konuştum. Ne istiyorsunuz? Matmazel Destanche'ın özgürlüğünü. Bedelini biliyorsunuz, evet. Kabul ediyor musunuz? Şartlarınızın hepsini kabul ediyorum. Ah dedi İngiliz şaşkındı. Ama reddetmiştiniz. Sizin için mesele bendim Bay Sholmes. Şimdi ise söz konusu olan bir kadın. Sevdiğim kadın. Fransa'da. Görüyorsunuz bu meseleler hakkında çok özel fikirlere sahibizdir. Adımız Lüpen olduğu için başka türlü davranmayız. Tam dersine. Bunu oldukça sakin söyledi. Sholmes belli bir şekilde başını sallamış gibiydi ve homurdandı. Peki ya Mavi Yakut? Değineğimi alınız şöminenin yanında. ''Bir elinizle topuzu kavrayın, öbürüyle değneğin ucundaki demir yüksüğü çevirin.'' Schorms değneği aldı ve yüksüğü çevirdi. Yüksük çevrilirken topuzun açıldığını gördü. Bu topuzun içinde bir macun topu bulunuyordu. Onun içinde de Yakut. Yakut'u inceledi. Mavi Yakut'tu. ''Mademoiselle de Sanj Özgür Bay Lüpen. ''Gelecekte mi yoksa şimdi mi Özgür? Sizden kaygı duyması için hiçbir sebep yok değil mi?'' Hiç kimseden kaygı duymasına gerek yok. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne adını ne de adresini biliyorum. Teşekkürler ve görüşmek üzere. Zira tekrar görüşeceğiz. Değil mi Bay Sholmes? Bundan şüphe duymuyorum. İngiliz ve Ganimard arasında oldukça taşkın bir tartışma oldu. Sholmes açıklamayı kesin bir sertlikle kısa kesti. Sizinle aynı fikirde olmadığım için çok pişmanım, Bay Ganimard. Ama... Sizi ikna edecek vaktim yok. Bir saat içinde İngiltere'ye gidiyorum. Peki ya sarışın kadın? Bu kişiyi tanımıyorum ama bir saniye önce ya al ya da git. Size halihazırda lüpeni teslim ettim. İşte mavi yakut. Onu Kozan Kontesine götürme zevkine bizzat sahip olacaksınız. Bana öyle geliyor ki sızlanmaya hakkınız yok. Ama sarışın kadın, bulun onu. Şapkasını kafasına bastırdı. Ve işi biter bitmez, hiç vakit kaybetmeden gitmeyi adet edinmiş bir beyefendi gibi hızlıca yollandı. ''İyi yolculuklar efendim.'' diye bağırdı Lüpen. ''Beslediğimiz bu dostane ilişkiyi unutacağımızı sakın sanmayın. Bay Wilson'a sevgilerimi iletin.'' Hiçbir cevap almadı ve güldü. Bu İngiliz usulü savaşmak dedikleri. ''Ah, bu saygıdeğer Adalı, bizi birbirimizden ayıran nezaketin nazlı çiçeğine sahip değil.'' ''Biraz düşünün Ganimart.'' Aynı şartlar altında bir Fransız olsaydı, zaferini maskelemek için ne kadar ince bir kibarlık sergilerdi. Ama Tanrı beni affetsin. Ne yapıyorsunuz Ganimart? Peki, çok güzel. Bir arama. Ama hiçbir şey yok zavallı dostum. Bir ka kağıt dahi yok. Arşivlerim emin yerlerde. Kim bilir? Büpen boyun eğdi. İki müfettiş tarafından tutulmuş, ötekiler tarafından çevrelenmiş şekilde çeşitli aramalara sabırla dayandı. Yirmi dakika sonra içecekti. çekti. Hızlı Ganimart aramayı bitirmiyor musunuz? Çok mu aceleniz var? Evet acelen var acil bir randevu. Emniyette mi? Hayır şehirde. Saat kaçta? de? Saat üç. Kesinlikle geç kalacağım. Geç kalmaktan daha fazla nefret ettiğim bir şey yoktur. Bana beş dakika verir misiniz? Fazlası olmaz. Aşırı sevimle deneyeceğim. Aynı anda konuşmayın. Hala bu dolap mı? Ama dolap boş. Olsun, işte mektuplar. Eski faturalar. Hayır, kurdeleyle bağlanmış bir paket. Pembe bir kurdele mi? Ah Ganimart, lütfen açmayın, göklerin aşkına. Bir kadının mı bu? Evet, zengin bir kadının mı? En zengininin... Adı ne? Madame Ganimart. Çok komik, çok, diye haykırdı müfettiş soğuk bir tavırla. O esnada... Diğer odalara gönderilen adamlar araştırmaların hiçbir sonuç vermediğini bildirdiler. Lüpen gülmeye başladı. Tanrım ne bulmayı bekliyorsunuz? Arkadaşlarımın listesini mi? Almanya imparatoruyla ilişkimi gösteren bir kanıt mı? Ganimart, aranacak şey bu evdeki küçük gizemler. Mesela bu gaz borusu akustik bir boru. Bu şöminede bir merdiven var. Bu duvar aslında delik ve zillerin karmaşası. ''Buyurun, şu düğmeye basın.'' Ganimart denileni yaptı. ''Hiçbir şey işitmiyor musunuz?'' diye sordu Lüpen. ''Hayır, ben de işitmiyorum. Yine de aerostatik Parkım'ın komutanını biraz sonra bizi havalara çıkaracak olan balonu hazırlaması için uyardınız.'' ''Hadi oradan.'' dedi Ganimart. Teftişini bitirmişti. ''Bu kadar aptallık yeter. Yola koyuluyoruz.'' Birkaç adım attı. Adamlar onu takip etti. Lüpen bir adım dahi ilerlemedi. Korumalar onu itti. Boşunaydı. ''Pekala'' dedi Ganimard. ''Yürümek istemiyor musunuz?'' ''Hem de hiç. Bu durumda...'' ''Ama fikrim değişebilir.'' ''Neye göre?'' ''Beni götüreceğiniz yere göre.'' ''Emniyete gidiyoruz Tanrım.'' ''O zaman yürümüyorum. Emniyette yapacağım bir şey yok.'' ''Deli misiniz?'' ''Size daha önce acil bir randevum olduğunu söylememiş miydim?'' ''Lüpen.'' ''Efendim Ganimard, sarışın kadın beni bekliyor.'' Onu kaygılandıracak kadar kaba olduğumu mu düşünüyorsunuz? Böyle nazik bir adamın bunu yapması yakışık almaz. Lupe'n dinleyin, dedi müfettiş. Bu alaylar onu sıkmaya başlıyordu. Buraya kadar size elimden geldiğince iyi davrandım. Ama benim de sınırlarım var. Beni takip edin. İmkansız. Randevum var. Orada olacağım. Son defa soruyorum. İmkansız. Ganimart bir işaret yaptı. İki adam kollarının altından tutarak Lüpen'i kaldırdı ama aynı anda acıdan inleyerek Lüpen'i bıraktılar. Arsene Lüpen iki eliyle adamların derisine iki uzun iğne batırıyordu. Diğer adamlar öfkeden köpürerek harekete geçtiler. Sonunda öfkeleri zincirden boşanmıştı. Arkadaşlarının ve bu kadar harekete maruz kalmanın intikamını alma arzusuyla yanarak Lüpen'e vurdular. Birbirleriyle yarışırcasına onu dövdüler. Daha şiddetli bir darbe şakağına geldi. Yere düştü. Ona zarar verirseniz diye azarladı Ganimart. Sinirliydi. Benimle sıkıntı yaşarsınız. Ganimart, Lüpen'e yardım etmeye hazır olarak eğildi. Rahatça nefes aldığını görünce, adamlarına başından ve ayaklarından tutularak taşınmasını emretti. Kendi de karnından destekliyordu. Hadi yavaşça, sarsmadan. Hayvanlar, korkudan ölecektim. Lüpen, nasılsın? Lüpen gözlerini açıyordu. Mırıldandı. ''Hoş değil Ganimart. Beni yıkmalarına izin verdiniz.'' ''Bu sizin hatanız kahretsin. İnatçılığınız yüzünden.'' diye cevapladı Ganimart. ''Acı çekmiyor musunuz?'' Sahanlığa varıyorlardı. Lüpen inledi. ''Ganimart, asansör. Kemiklerimi kıracaklar.'' ''İyi fikir, şahane fikir.'' diye onayladı Ganimart. ''Zaten merdiven çok dik. Başka bir yolu yok.'' Asansöre çıktılar. Lupen'i tedbiri elden bırakmadan oturttular. Ganymard Lupen'in yanına geçti ve adamlarına ''Bizimle aynı anda inin, beni kapıcı kulübesinin önünde bekleyeceksiniz, anlaşıldı mı?'' dedi. Kapıyı çekti ama kapı kapalıydı. Bir sürü çığlık koptu. Asansör bir anda ipi kesilmiş balon gibi yükseldi. Alaycı bir kahkaha yankılandı. ''Kahretsin'' diye gürledi Ganymard karanlıkta iniş düğmesini ararken. Bulamayınca bağırdı. Beşinci kat, beşinci katın çıkışını ututun. Polisler merdivenleri dörder dörder çıktılar. Ama şöyle garip bir olay oldu. Asansör son katın tavanını deliyor gibiydi. Polislerin gözleri önünde kayboldu. Bir anda üst kata, hizmetçilerin katına çıktı ve durdu. Kapıyı açan üç adam orada bekliyordu. İkisi ganimardı tuttu. Ganimar sarsılmıştı. Ne yapacağını bilemeden kendini savunmayı hiç düşünmüyordu. Üçüncü adam lüpeni aldı. Söylemiştim ya Ganimart, balonla kaçış. Sizin sayenizde. Başka sefer daha az merhametli olun. Bilhassa şunu unutmayın, Arsen Lupen kendini dövdürmez ve kendini incitmez. Eğer ciddi sebepleri yoksa. Kabin çoktan kapanmıştı ve asansör Ganimart'la birlikte alt katlara indi. Bunların hepsi o kadar hızlı gerçekleşti ki yaşlı müfettiş polisleri kapıcı kulübesinin önünde buldu. Tek kelime etmeden aceleyle avluyu geçtiler ve servis merdiveninden çıktılar. Kaçışın gerçekleştiği hizmetçilerin katına varmanın tek yolu buydu. Birçok köşesi ve yanlarında numaralanmış odalar olan koridor tek bir kapıya çıkıyordu. Kapı rahatça açılmıştı. Kapının öbür tarafında başka bir evde başka bir koridor vardı. Aynı şekilde kıvrık açılara sahipti ve yanlarında benzer odalar vardı. Sonunda ise servis merdiveni. Ganimart merdivenden indi. Bir avlu ve bir giriş geçerek sokağa çıktı. Piko sokağına. Derinlemesine yapılan bu iki apartmanın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve dış cephelerinin paralel birbirini dik kesmeyen ve aralarında 60 metre mesafe olan iki sokağa baktığını o zaman anladı. Kapıcı kulübesine girdi ve kartını göstererek ''Az önce dört adam geçti mi?'' dedi. Evet, dördüncü ve beşinci katlardan iki hizmetçi ve iki arkadaşları. Dördüncü ve beşinci katlarda kimler oturuyor? Bay Fawel ve kuzenleri Povostlar bugün taşındılar. Az evvel ayrılan iki hizmetçiden başka kimse kalmıyordu. Ganimart kulübedeki koltuğun üzerine çökerek, ''Ah!'' diye düşündü. ''Nasıl da düşünemedik. Bütün çete evlerin bu biloğunda kalıyormuş.'' Kırk dakika sonra, İki beyefendi arabayla kuzey garına gidiyor, kaley trenine doğru acele ediyorlardı. Arkalarında valizlerini taşıyan bir görevli vardı. İki adamdan birinin kolu sarılmıştı. Beyaz çehresinin sağlıksız bir görünüşü vardı. Öteki mutlu gözüküyordu. Dört Nala Wilson, bu treni kaçırmak söz konusu olamaz. Ah, bu on günü asla unutmayacağım. Ben de, ne güzel savaşlardı, süperdi. Pek az şöyle böyle birkaç küçük sıkıntı oldu ama pek küçük. Nihayetinde tas tamam bir zafer. Lüpen tutuklandı, mavi yakut ele geçirildi. Kolum kırıldı. Böyle başarılar söz konusu olunca kırık bir kolun ne önemi var? Özellikle de benimkinin. Evet, anım sayın Wilson, karanlıkta bana yol gösterecek ipucunu siz kahramanlar gibi eczanede acı çekerken buldum. Ne güzel bir şans. Kapılar kapandı. ''Binin lütfen acele edelim baylar.'' Görevli boş bir kompartımanın merdivenlerini çıkıp filinin içinde valizleri bırakırken Sholmes, Wilson'a moral veriyordu. ''Ama neyiniz var Wilson?'' ''Hiç bitmiyor. Canlanın biraz eski dostum.'' ''Canlılığa ihtiyacım yok.'' ''O zaman ne var?'' ''Kullanabildiğim tek bir elim var.'' ''Ne yani?'' diye mutlulukla aykırdı Sholmes. ''Masallar masallar. Bu durumda sadece siz varsınız sanki.'' Ya çolaklar. Hakiki çolaklar ne yapsın? Hadi tamam artık. Büyük bir zarar değil.'' Görevli adama elli santim uzattı. ''Pekala dostum. Bu sizin için. Teşekkür ederim Bay Sholmes.'' İngiliz gözlerini kaldırdı. ''Bu Arsene Lüpen'di.'' ''Siz?'' ''Siz?'' diye mırıldandı sersemleyerek. ''Bilsen...'' bir olayı canlandırmaya çalışan birinin jestleriyle tek elini oynatarak kekeledi. Siz ama tutukluydunuz. Shonks bana söyledi. Sizi bıraktığında Ganimart ve 30 polis sizi çevreliyordu. Lüpen gücenmiş bir tavırla kollarını çaprazladı. Size hoşça kal demeden gitmenize izin vereceğimi mi sandınız? Hem de birbirimize karşı beslemeyi asla bırakmadığımız bu şahane dostluktan sonra ama bu bir hata olurdu. Benim kim olduğumu zannediyorsunuz. Tren düdüğü çaldı. Sonunda sizi affediyorum. İhtiyacınız olan şeyleri aldınız mı? Tütün, kibritler, akşam gazeteleri. Orada tutuklamam hakkındaki ayrıntıları bulacaksınız. Sizin son marifetiniz efendim. Şimdi görüşmek üzere. Sizi tanımaktan memnun oldum. Gerçekten memnun oldum. Bana ihtiyacınız olursa çok mutlu olurum. İstasyona atladı ve kapıyı kapadı. Mendilini sallayarak hala hoşçakalın diyordu. Hoşçakalın. Size yazacağım. Siz de yazarsınız değil mi? Ya sizin kırık kolunuz Bay Wilson? İkinizin de haberlerini bekliyorum. Zaman zaman bir kartpostal gönderin. Adres olarak Lüpen, Paris. Bu yeterli. Pullamaya gerek yok. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yahudi Lambası Herlok, Sholmes ve Wilson şöminenin sağına ve soluna oturmuşlardı. Ayakları rahat kömür ateşine doğru uzanmıştı. Sholmes'ün kısa, ahşap, demir çubuklu piposu söndü. Küllerini boşalttı, tütün koydu, tekrar yaktı. Röptüşanbrın'ın eteklerini dizlerine aldı ve piposundan uzun dumanlar çıkardı. Tavana kadar küçük duman halkaları göndermeyi başarıyordu. Wilson onu izliyordu, yuvarlak gözlerle. Gözlerini kırpmadan, tek isteği bekleneni yapmak olan, evin halısında kıvrılarak uzanan bir köpek gibi. Sahibi sessizliği bozacak mıydı? Şu an ne düşündüğünü söyleyecek, yasakladığı düşünce krallığına nihayetinde onu da kabul edecek miydi? Sholmes susuyordu. Bu sıra işler çok durgun. Dişimizin kovuğuna giden bir iş yok. Sholmes suskunluğunu artırdı ama duman halkaları giderek daha başarılı oluyordu. Wilson'un gözlemlediğinin dışında zihnin düşüncelerden tamamen arındığı saatlerde benliğini okşayan derin bir doyum içindeydi. Wilson cesareti 40 ayağa kalktı ve pencereye yanaştı. Hüzünlü sokak evlerin modern cepheleri arasında kötü ve şiddetli bir yağmurun yağdığı siyah gökyüzünün altında uzanıyordu. Bir taksi geçti ardından bir başkası. Wilson ne olur ne olmaz diye plakaları defterine not aldı. ''Buyurun.'' diye haykırdı. ''Postacı.'' Postacı hizmetçinin eşliğinde içeri girdi. ''Tahütlü iki mektup var bayım. İmzalar mıydınız?'' an imza attı. Adama kapıya kadar eşlik etti. Mektuplardan birini zarfın içinden çıkararak geri döndü. Bir müddet sonra ''Çok mutlu gözüküyorsunuz.'' dedi Wilson. ''Bu mektupta ilginç bir teklif var. Bir olay bildiriyor. Sonunda bir tane.'' ''Okuyun.'' Wilson okudu, bayım tecrübenize istinaden sizden yardım istiyorum. Ciddi bir hırsızlığın kurbanı oldum ve şu zamana kadar yapılan araştırmalardan bir sonuç çıkacağı benzemiyor. Sizi olay hakkında bilgilendirecek çeşitli gazeteler göndereceğim ve olayın peşine düşmeyi kabul ederseniz otelimi emrinize veriyorum. Ayrıca seyahat masraflarınız için belirleyeceğiniz tutarı tarafımca imzalanan bu çeke yazmanızı rica ediyorum. Lütfen cevabınızı telgrafla bildirin. İnanın en yüksek saygılarımın teminatıyla. Baron Victor D'Ampleval, Mugillo Sokağı numara 18 Sholmes sırıttı. Anlatılanlar şahane. Paris'e küçük bir seyahat. Neden olmasın? Arsene Le, le meşhur düellomdan beri Paris'e dönme şansı bulamadım. Dünya başkentini biraz daha rahat şartlarda görmek canımı sıkmayacaktır. Wilson henüz yeterince iyileşmeyen kolu yüzünden Paris'i acıyla anarken Schoen's çeki yırtıp dörde böldü ve ikinci zarfı açtı. Anında sinirlendi. Mektubu okurken alnında bir çizgi belirdi ve kağıdı buruşturup top haline getirerek sertçe yere attı. ''Ne oluyor ne var?'' diye sordu Wilson korkarak. Kağıt topunu yerden aldı, açtı ve giderek artan bir şaşkınlıkla okudu. ''Aziz efendim.'' Size duyduğum hayranlığı ve şöhretinize duyduğum ilgiyi biliyorsunuz. Pekala, sizden ilgilenmenizi istedikleri meseleyle ilgilenmeyin. İnanın, sizin müdahaleniz pek çok kötülüğe sebep olur. Tüm çabalarınız acı bir sonuca varır. Yenilginizi herkesin önünde kabul etmek zorunda kalırsınız. Yemin ederim, sizi bu denli bir küçük düşürmeden kurtarmak için derin bir isteğim var. Bizi birleştiren arkadaşlığın adına, Şöminenizin yanında rahat rahat oturmaya devam etmenizi rica ediyorum. Size ve Bay Wilson'a iyi dileklerimi iletiyorum. Sadakatinize hürmetlerimi sunarım. Arsen Lupin. Arsen Lupin diye tekrar etti Wilson. Şaşkındı. Shams yumruğunu masaya koydu. Ah ama bu adam canımı sıkmaya başlıyor. Benimle bir velet gibi dalga geçiyor. Yenilgimi herkesin önünde kabul etmek mi? Mavi akutu alırken zorluk mu çektim? Korkuyor diye fısıldadı Wilson. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Arsen Lüpen asla korkmaz. Kanıtı da beni tahrik etmesi. Baron Damleval'in gönderdiği mektuptan nasıl haberi var? Nereden bileyim? Bana saçma sorular soruyorsunuz azizim. Düşünüyordum, kafamda kuruyordum. Neyi? Büyücü olduğumu mu? Hayır ama sizi mucize yaparken o kadar çok gördüm ki. Kimse mucize yapamaz. Ne ben ne de bir başkası. Düşünürüm, indirgerim. Bir sonuç çıkarırım ama tahmin etmem. Sadece aptallar tahminde bulunur. Wilson azarlanmış bir köpeğin durgunluğuna büründü. Aptal olmamak için Sholms'ün odanın içinde sinirli bir şekilde büyük adımlarla neden dört döndüğünü tahmin etmeye çalışmadı. Ama Sholms hizmetçiyi çağırıp valizini isteyince Wilson ortada gözle görülür bir olay olduğuna göre düşünerek... İndirgeyerek ve sonuç çıkararak ustasının seyahati çıktığı neticesine vardı. Aynı mantık yürütme hata yapmaktan korkmamasını sağladı. Herlock, Paris'e gidiyorsunuz. Mümkün. Hatta Baron D'Ampleval'e yardım etmekten çok. Lupin'in meydan okumasına cevap vermeye gidiyorsunuz. Mümkün. Sizinle geliyorum. Ah ah eski dostum diye haykırdı Schoenst dolaşmasını bölerek. Sol kolunuzun da sağ kolunuzun akıbetine uğramasından korkmuyor musunuz? Başıma ne gelebilir Yanında siz olacaksınız. Ha şöyle tam bir yiğitsiniz. Bu beyefendiye bizi böyle küstah bir şekilde düelloya çağırmakla hata ettiğini göstereceğiz. Acele Wilson ilk trenle randevumuz var. Baronun göndereceğini söylediği gazeteleri beklemeden mi? Nafile telgraf çekeyim mi? Faydasız. Öyle yaparsam Arsen Lüpen ne zaman geleceğimi öğrenir. Buna güvenmiyorum. Bu sefer Wilson sıkılamak <gülüyor> lazım. Öğleden sonra iki arkadaş Duvga'da iniyorlardı. Geçişleri harikaydı. Kale Paris treninde Sholmes üç saat boyunca derin bir uyku çekerken Wilson kompartman kapısında hem düşünüyor hem de nöbet tutuyordu. Sholmes mutlu ve rahat uyandı. Arsen Lupen'le yeni bir düellonun hayali benliğini kaplıyordu ve en güzel lezzetleri tatmaya kendini hazırlayan memnun bir adam tavrıyla ellerini ovuşturdu. ''Sonunda'' dedi Wilson. ''Uyuşukluğumuzu gidereceğiz.'' Aynı memnun tavırla o da ellerini ovuşturdu. Garda, Shorms battaniyeleri aldı. Barizleri taşıyan Wilson herkesin yükü kendine onu takip ediyordu. Biletleri verdi ve yavaş yavaş çıktı. Hava güzel Wilson, güneşli. Paris bizi karşılamak için bayram ediyor. Ne kalabalık. Çok iyi Wilson, açığa çıkma tehlikemiz yok. Böyle bir kalabalığın içinde bizi kimse tanıyamaz. Bay Sholmes değil mi? Sholmes bir müddet şaşkın şaşkın durdu. Hangi şeytan onu ismiyle çağırabilirdi? Yanlarında bir kadın duruyordu. Bir genç kız. Giyimi kuşamı sadeydi. Kibar bir görüntüsü vardı ve güzel çehresinden hem endişe hem de keder okunuyordu. Tekrarladı. ''Siz Bay Sholms değil misiniz?'' Sholms şaşkınlıktan olduğu kadar tedbir içinde sustuğu için kadın üçüncü defa sordu. ''Tanışma şerefine nail olduğum beyefendi Bay Sholms mü?'' Bunun şüpheli bir karşılaşma olduğunu düşünen Sholms asık suratla ''Benden ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Kız karşısında dikildi. ''Beni dinleyin bayım. Bu çok ciddi. Mugilo sokağına gittiğinizi biliyorum.'' ''Ne diyorsunuz?'' ''Biliyorum. Mugilo sokağı numara 18. Yani oraya gitmemeniz gerekiyor. Hayır sakın gitmeyin. Sizi temin ederim ki bundan pişmanlık duyarsınız. Size bunu dediğim için olayla herhangi bir ilgim olduğunu düşünmeyin. Mantıklı olan bu. Her şey ortada.'' Jones kızı uzaklaştırmaya çalışırken ısrar etti. Size yalvarıyorum inat etmeyin. Sizi nasıl ikna edebileceğimi bir bilseydim. Bana bakın. Gözlerimin içine bakın. Gözlerim samimi. Gerçeği söylüyorlar. Çılgınca gözlerini gösteriyordu. Güzel, ciddi, berrak, ruhunu yansıtan gözlerini. Wilson başını salladı. Matmazel samimi görünüyor. Evet diye yakardı kız. Güvenmeniz lazım. Güveniyorum matmazel diye cevapladı Wilson. Nasıl mutlu oldum. Arkadaşınıza güveniyor değil mi? Bunu hissediyorum eminim. Ne mutluluk! Her şey hal olacak. Ah, çok güzel bir fikrim var. Buyurun, 20 dakika içinde kale treni kalkıyor. Ona binin hemen. Beni takip edin. Benim yolumda bu taraftan sizin de zamanınız sadece Kız şu şemsiye götürmeye çalışıyordu. Şans kızın kolunu tuttu ve olabilecek en tatlı ses tonuyla "Teklifinizi kabul edemediğim için beni affedin, mademoiselle." Ama ben başladığım işi asla yarıda bırakmam, dedi. Size yalvarırım. Ah bir anlayabilseydiniz. Kızın sözlerine kulak asmadı ve hızla ilerledi. Wilson kıza şöyle dedi. Umutunuzu kaybetmeyin, işin sonuna kadar gidecek. Henüz başarısız olduğu görünmedi. Sonra, Schaums'ü koşarak yakaladı. Sherlock Schaums, Arsene Lupin. Büyük kara harflerle yan yana gelen bu kelimeler... İlk adımda onları çarptı. Yaklaştılar. Bir grup ayaklı gazete, birbiri ardınca gezinip ellerinde ağır demir değnekleri, ahenkli bir şekilde kaldırıma vurarak işlerini yapıyordu. Sırtlarında okunan kocaman bir afiş vardı. Herlock Holmes Arsen Lupin maçı. İngiliz şampiyonun dönüşü. Büyük dedektif Mugilo sokağındaki esrara saldırıyor. Ayrıntıları Eko de France'da okuyun. ''Söyleyin o zaman Herlock, kendimizi belli etmeden çalışma hayaline nasıl kapılırız? Bu kilo sokağında Cumhuriyet taburu bizi bekliyorsa, tost ve şampanyayla resmi bir karşılamada olursa şaşırmam.'' ''Nükteden olduğunuz zaman değeriniz ikiye katlanıyor Wilson.'' dedi Shorms dişlerini gıcırtatarak. Ayaklı gazetelerden birine onu ve tabelasını güçlü elleri arasına alıp parçalamak niyetiyle açıkça yaklaştı. Öte yandan... Afişlerin etrafında bir kalabalık toplanmaktaydı. Eğleniyor ve gülüyorlardı. Shorms öfke nöbetini bastırarak adamla konuştu. Ne zaman işe alındınız? Bu sabah. Peki sokak sokak gezmeye ne zaman başladınız? Bir saat önce. Afişler hazır mıydı? Ah tabii. Bu sabah ajansa geldiğimizde afişler oradaydı. Arsen Lupe böylece Shorms'ün savaşı kabul edeceğini önceden bilmişti. Lupe'nin yazdığı mektup hem bu savaşı arzuladığını hem de şu an için planlarına karışarak rakibiyle boy ölçüşmek istediğini kanıtlıyordu. Neden? Hangi sebep onu savaşı yeniden başlatmaya itiyordu? Herlock ikinci defa tereddüt etti. Lupe'nin bu denli küstah olması için zaferi kazanacağından gerçekten emin olması gerekirdi. İlk fırsatta işe atılmak tuzağa düşmek değil miydi? Gidelim Wilson. Arabacı. Mugillo sokağı numara 18 dedi bir enerji patlamasıyla. Damarları şişik, yumrukları sıkık bir şekilde sanki bir boks hamlesi yapacakmış gibi arabaya atladı. Mugillo sokağı cepeleri Monsu Parkı'na bakan lüks otellerle çevriliydi. Bu oteller arasında en güzellerinden biri 18. numarada yükseliyordu. Karısı ve çocuklarıyla yaşayan Baron D'Ampleval, Oteli en masraflı şekilde bir sanatçı ve bir milyoner gibi döşemişti. Otelin önünde, sağında ve solunda ek binalar beliren bir avlu ve arka tarafta bir bahçe vardı. Bahçedeki ağaçların dallarıyla parktakiler birbirine girmişti. Zili çaldıktan sonra iki İngiliz avluyu geçti ve onları öbür cephedeki salona götüren bir uşak tarafından karşılandılar. Oturdular ve etrafa hızla bir göz atarak, bu duvarı kaplayan değerli eşyaları incelediler. Güzel eşyalar, diye mırıldandı Wilson. Hem zevk sahibi hem hayal gücü, bu eşyaları toplayan insanların belli bir yaşa sahip olduğu çıkarılabilir. 50 yaşında belki. Lafını tamamlayamadı. Kapı açılmıştı ve Bay D'Am arkasında karısıyla içeri giriyordu. Wilson'un çıkarımlarına rağmen ikisi de genç ve şık giyimliydi. Görünüşleri ve konuşmaları çok canlıydı. İkisinin teşekkürleri de birbirine karıştı. Çok naziksiniz. Ne büyük bir sıkıntı. Neredeyse başımıza gelen sorundan mutlu olduk. Bize sizi tanıma şerefi verdiği için. Bu Fransızlar ne büyüleyici insanlar diye düşündü Wilson. Böyle derin bir çıkarımdan korkmuyordu. Ama zaman altındır dedi baron. Özellikle de sizinki Bay Shorms. Doğrudan sonuca gidelim. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? ''Başarıya ulaşacağınızı ümit ediyor musunuz? Başarıya ulaşmak için önce olayı bilmek gerekir. Olayı bilmiyor musunuz? Hayır, sizden hiçbir şey atlamadan olayları en ince ayrıntılarıyla bana anlatmanızı rica ediyorum. Söz konusu nedir? Bir hırsızlık. Hangi gün oldu? Geçen pazar diye cevap verdi baron. Cumartesiyi pazara bağlayan gece. O halde altı gün önce. Şimdi sizi dinliyorum.'' Öncelikle şunu söylemek lazım bayım, hem ben hem de karım itibarımızın gerektirdiği hayat tarzına uyum sağlayarak pek az dışarı çıkıyoruz. Çocuklarımızın eğitimi, birkaç davet, iç dünyamızı güzelleştirme, işte bizim varlığımız ve neredeyse bütün gecelerimiz burada geçiyor. Karımın bu duvarı olan bazı sanat eserleri koyduğumuz bu odada. Geçen cumartesi saat 11'e doğru ışıkları kapattım. Karımla birlikte her zamanki gibi odamıza çekildik. Orada kim var? Yanında gördüğünüz bu kapı var. Ertesi sabah yani pazar erkenden uyandım. Karım Suzan'la hala uyuduğundan dolayı bu duvara onu uyandırmamak için olabilecek en sessiz şekilde geçtim. Bu pencerenin açık olduğunu görünce şaşkınlığımı anlatılamazdı. Zira önceki günün akşamında pencereyi kapalı bırakmıştık. Bir hizmetçi. Sabahları çağırmadığımız takdirde kimse buraya girmez. Üstelik her zaman sofaya bağlanan ikinci kapının sürgüsünü çekme tedbirini elden bırakmıyorum. Yani pencere dışarıdan açılmıştı. Ayrıca kanıtım var. Pencerenin sağ tarafındaki ikinci karosu kilide yakın olan kesilmişti. Ya bu pencere? Bu pencere gördüğünüz gibi taş bir balkonla çevrelenen küçük bir terasa açılıyor. Biz burada ilk kattayız. Otelin sonunda biten bahçeyi görüyorsunuz. Orada Monsu parkına ayıran bir parmaklık var. Yani şurası kesin ki adam park tarafından gelmiş. El merdiveni yardımıyla parmaklığı açmış ve tarasa kadar çıkmış. Kesin mi diyorsunuz? Parmaklığın iki tarafında da çiçek şeritleriyle kaplı yumuşak toprakta merdivenin iki köşenin yaptığı delikler bulduk. Ve iki delik de tarasın altındaydı. En sonunda balkonda iki küçük sıyrık var. Şüphesiz ki el merdiveniyle temasından kaynaklanmış. Monsu Parkı gece kapalı değil mi? Kapalı fakat 14 numarada inşaat halinde bir otel var. Oradan geçmek kolay. Herlock Shoms bir müddet düşündü ve sonra devam etti. Hırsızlık meselesine gelelim. Şu anda içinde bulunduğumuz odada gerçekleşti değil mi? Evet, 12. yüzyıldan kalan bakire tablosuyla gümüşe oyulmuş bu mişkan arasında küçük bir Yahudi lambası vardı. O lamba kayboldu. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Yahudi lambası dediğiniz nedir? Bunlar vaktiyle kullanılan bakır lambalar. Bir saptan ve gaz dökülen bir hazneden oluşuyor. Bu hazneden iki yahut daha fazla ağız fitillere gidiyor. Sonuçta büyük bir değere sahip olan eşyalar değiller. Hakikaten öyle ama bu lambanın gizli bir bölmesi var ve oraya harika bir mücevher saklamayı adet ettik. Altın bir kemera, üzerine yakut ve zümrüt oturtulmuş. Çok büyük bir değere sahip. Neden böyle bir adetiniz var? Hakikaten pek bir şey söyleyemem. Belki de bu tip bir bölmeyi kullanmanın zevki. Bu bölmeyi kimse bilmiyor muydu? Kimse bilmiyordu. Şüphesiz Kimera'nın hırsızı dışında diye itiraz etti Shorms. Yoksa bu Yahudi lambasını çalma zahmetine katlanmazdı. Kesinlikle ama biz dahi bir tesadüf sonucu lambanın gizli mekanizmasını öğrendik. Hırsız bunu nasıl bilebilirdi? Aynı tesadüf, aynı sırrı herhangi birine daha açık edebilir. Bir hizmetçi, aile dostlarından biri. Neyse, devam edelim. Adli birimlere haber verildi mi? Elbette. Sorgu yargıcı soruşturmasını yaptı. Konuyla ilgilenen dedektif, köşe yazarları da büyük gazetelerde kendi soruşturmalarını yaptılar. Ama size yazdığıma göre sorunun çözülmesi için en ufak bir şans dahi yok. Schorms ayağa kalktı. Pencereye yollandı. Pencere kenarını, terası, balkonu inceledi. Taştaki sıyrıklara bakmak için büyütecini kullandı ve Bay damp onu bahçeye götürmesini istedi. Dışarıda söğüt bir koltuğa oturdu ve dalgın gözlerle evin çatısına baktı. Sonra iki küçük ahşap kutuya doğru yürüdü. Kutularla doğru parmak izi muhafaza edilsin diye terasın dibindeki merdiven izleri örtülmüştü. Sholmes kutuları kaldırdı. Toprakta dizleri üzerinde çöktü. Sırtını eğdi. Burnu toprağın 20 santim yukarısındaydı. İzleri dikkatle inceledi ve ölçtü. Aynı işlemi parmaklıkta da yaptı ama daha kısa sürdü. İş bitmişti. İki adam, Madame Damleval'in beklediği bu duvara döndüler. Sholmes birkaç dakika daha sessizliğini koruduktan sonra söze başladı. Olayı anlatmaya başladığınızdan beri Bay Baron, Saldırının basitliği beni çarptı. Bir merdiven koymak, bir karo kesmek, bir eşya seçmek ve oradan gitmek. Hayır, meseleler bunların hepsi çok açık, çok net. Yani, yani lambanızın çalınması Arsene Lüpen'in emriyle olduğuna göre, Arsen Lüpen diye hayret etti baron. Ama bu otele kimse girmediğine göre hırsızlık onun dışında da gerçekleşti. Belki bir hizmetçi çatı penceresinden oluklar boyunca ilerleyerek terasa indi. Bahçeden çatıya baktım. Peki kanıtlar neler? Arsene Lüpen, bu duvardan eli boş çıkmazdı. Eli boş mu? Ya lamba? Bir lambayı çalmak, yakutlarla süslü bu kutuyu veya eski opallerle süslü bu kolyeyi çalmasını da engellemezdi. İki hareket ona yeterli olurdu. Bunu yapmadığına göre onları görmedi demek. Peki bulduğumuz izler? Yalan, şüpheleri başka yöne çekmek için hazırlanan bir düzmece. Trabzandaki sıyrıklar ne peki? O da yalan, zımpara kağıdıyla yapılmış. Buyurun, işte bulduğum birkaç kağıt parçası. Ya merdiven uçlarının bıraktığı çukurlar? Tam bir palavra. Terasın altındaki dikdörtgen şeklindeki iki deliği ve parmaklığın yakınındakileri de inceleyin. Şekilleri benzer ama burada paralelken orada değiller. Her deliğin yanındakiyle, olan mesafesini ölçün aralarındaki mesafe bulundukları yere göre değişiyor terasın altındaki 23 santimetre parmaklığın oradakilerse 28 santimetre bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz biçimleri neredeyse aynı olduğuna göre dört deliğinde uygun şekilde yontulmuş tek bir tahta parçasıyla yapıldığı sonucunu çıkarıyorum en iyi kanıt bu parçanın kendisi olurdu işte buyrun onu bahçeden ''Defne ağacının altından aldım.'' dedi Holmes. Baron eğildi. İngiliz kapıdan içeri girili 40 dakika dahi olmamıştı ama aynı gözüken olayların delilleri üzerine şu ana kadar zannedilen her şey artık yoktu. Gerçek bir başka gerçeği açığa çıkarıyordu. Artık daha sağlam bir şeyin üzerine kuruluydu. Herlock Jones'un mantığına. Çalışanlarımıza yönelttiğiniz suçlama çok ciddi bayım dedi madame d'ampleval. Hizmetçilerimiz, ailemizin eski emektarları, içlerinden hiçbiri bize ihanet edemez. İçlerinden biri ihanet etmiyorsa, bana yazdığınız gün aynı postacı tarafından bu mektubun bana gelişi nasıl açıklanabilir? Hanımefendiye Arsen Lüpe'nin yazdığı mektubu uzattı. Madame d'ampleval şaşkındı. Bunu nasıl biliyordu? Mektuptan kimseyi haberdar ettiniz mi? Hayır, dedi baron. Bu fikir geçen gece masa başında aklımıza geldi. Hizmetçilerin önünde mi? Sadece iki çocuğumuz vardı. Hayır, Sophie ve Ongiet o sırada masada yoktu. Değil mi Suzan'la? Madame D'ampleval düşündü ve onayladı. Öyle, matmazelin yanına gitmişlerdi. Matmazel mi? diye sordu Shorms. mürebbiye Matmazel Alistemon. Bu çalışan sizinle yemiyor mu? Hayır, ona ayrıca servis yapılıyor odasında. Wilson'ın bir fikri vardı. Dostum, Herlock Schoenze yazılan mektup postaneye götürüldü. Doğal olarak, kim götürdü peki? Dominik, 20 senelik uşağım, diye cevapladı baron. Bu hususta yapılan bütün araştırmalar zaman kaybı olacak. Araştırırken asla zaman kaybedilmez, diye veciz bir şekilde konuştu Wilson. İlk soruşturma bitmişti. Schoenze dönmek için izin istedi. Bir saat sonra, akşam yemeğinde... Ample valilerin sekiz ve altı yaşlarındaki iki güzel çocuğu Sophie ve Ongiyet'i gördü. Biraz konuştular. Sholmes, baronun ve karısının nezaketine kaba bir tavırla yanıt verdi ki karı koca susmayı tercih ettiler. Kahveler geldi. Sholmes, fincanda kalan son yudumu içip ayağa kalktı. O esnada bir hizmetçi içeri girdi. Sholmes'e gönderilen bir mesaj taşıyordu. Açtı ve okudu. ''Size coşkun hayranlığımı sunuyorum.'' Bu kadar kısa zamanda elde ettiğiniz sonuçlar şaşırtıcı. Allak bullak oldum. Arsen Lüpen. Sinirli bir hareketle mektubu barona göstererek, ''Duvarlarınızın gözleri ve kulakları olduğuna inanmaya başlıyor musunuz?'' diye sordu. ''Baron, hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi. Sersemlemişti. ''Ben de. Ama burada yapılan her hareketi Lüpen'in bildiğini anlıyorum. Tek bir kelime dahi onun kulağına gitmeden söylenmiyor.'' O akşam Wilson görevini yerine getirmiş ve artık uykuya dalmaktan başka işi olmayan bir adamın gönül rahatlığıyla uzandı. Uzanır uzanmaz uyudu ve Lüpen'i kovaladığı, tek başına kendi elleriyle onu tutukladığı güzel rüyalara konuk oldu. Ama bu kovalamacanın heyecanı o kadar gerçekti ki. Uyandı. Bir yatağına dokunuyordu. Tabancasını kaptı. Bir hareket daha yaparsan seni vururum Lüpen. Kahretsin, evet yaparsınız eski dostum. ''Neden geldiniz? Şu an? Bana ihtiyacınız mı var?'' ''Gözlerinize ihtiyacım var. Kalkın.'' Onu pencereye götürdü. ''Parmaklığın öbür tarafına bakın.'' ''Parka mı?'' ''Evet. Hiçbir şey görmüyor musunuz?'' ''Görmüyorum.'' ''Evet, evet. Bir şey görüyorsunuz.'' Ah Gerçekten bir gölge. Hatta iki.'' ''Değil mi? Parmaklığın karşısında.'' ''İşte hareket ediyorlar. Vakit kaybetmeyelim.'' El yordamıyla Trabzon'a tutunarak merdivenden indiler ve bahçe girişine açılan bir odaya geldiler. Kapı camlarından aynı yerde bulunan iki silüet gördüler. ''Bu merak uyandırıcı'' dedi Shorms. ''Evden sesler geliyor gibi.'' ''Evden mi imkansız, herkes uyuyor. İyice dinleyin.'' O esnada parmaklık tarafından hafif bir ıslık duyuldu ve otelden gelen büyük bir ışık gördüler. Ample ışığı yakmış olmalı, diye fısıldadı Shoms. Bizim odamızın üstünde onlarınki var. İkinci bir ıslık sesi, daha ölçülü. Anlamıyorum, dedi Shoms sinirlenmişti. Ben de anlamıyorum, diye itiraf etti ve ısın. Shams, kapının anahtarını çevirdi, sürgüyü kaldırdı ve pencerenin kanadını yavaşça itti. Üçüncü bir ıslık sesi daha, bu sefer daha keskin ve melodili. Başlarının üstünde ses daha belirgin ve hızlıydı. ''Bu duvarın terasından geldiğini sanıyorum.'' diye fısıldadı Shorne. Kapı aralığından başını uzatır uzatmaz küfür savurarak geri çekildi. Wilson içeri baktı. İkisinin hemen yanında bir merdiven duvarda dayalıydı. Terasın balkonuna yaslanmıştı. ''Tanrım'' dedi Shorne. ''Bu duvarda biri var. Duyduğumuz bu. Çabuk merdiveni kaldıralım.'' Ama o sırada bir gölge Merdivenin başından sonuna kadar kaydı ve merdiven kalktı. Bir adam merdiveni taşıyarak ortaklarının beklediği parmaklıklara doğru bütün hızıyla koşuyordu. Bir sıçrayışta Shorms ve Wilson atıldılar. Merdiveni parmaklığa dayayan adama yetiştiler. Öbür taraftan iki el silah sesi duyuldu. ''Yaralandınız mı?'' diye bağırdı Shorms. ''Hayır.'' diye cevapladı Wilson. Adamı tuttu ve durdurmaya çalıştı. Adam arkasını döndü. Bir eliyle onu tuttu, öbür eliyle göğsüne bıçak sapladı. Wilson feryat etti. Sendeleyip yere düştü. ''Kahretsin!'' diye çığlık attı Shormuz. ''Onu öldürürseniz hepinizi öldürürüm.'' Wilson'ı çimenlerin üzerine yatırdı ve merdivene atıldı. Artık çok geçti. Adam tırmanmıştı bile ve ortaklarına katılarak ağaçların arasından kaçıyordu. ''Wilson, Wilson! Ciddi bir yaran yok değil mi? Hafif bir sıyrık.'' Otel kapıları aniden açıldı. Önce Bay Danp ardından mum taşıyan hizmetçiler geldi. Ne, ne oluyor? diye sordu. Bay Wilson yaralı mı? Bir şey yok, basit bir sıyrık diye tekrarla duşarmış. Telaşlanmamaya çalışarak. Çok fazla kan akıyordu ve Wilson'ın yüzü solgundu. Doktor 20 dakika sonra geldi. Bıçağın ucunun kalbin 4 milim yakınında durduğunu tespit etti. Kalbe 4 milimetre. Bu Wilson her zaman şanslı, dedi Sholmes kıskanç bir tavırla. Şanslı, şanslı, diye homurdandı doktor. Ah, sağlam bünyesiyle bundan kurtulacak. Altı hafta yatakta kalıyor ve iki ayda dinlenecek. Başka bir şey var mı? Komplikasyonlar görülmedikçe yok. Neden komplikasyonlar olmasını istiyorsunuz ki? Sholmes içi rahatlamış olarak bu duvara, baronun yanına gitti. Bu sefer... Esrarengiz ziyaretçi aynı gizliliği göstermemişti. Utanmadan Yakut'la süslü kutuya, opal kolyeye yani işini yapan bir hırsızın ceplerine doldurabileceği her şeye el uzatmıştı. Pencere hala açıktı. Karolardan biri özenle kesilmişti. Gün ağarırken kısa bir soruşturmayla merdivenin inşaat halindeki otelden alındığı tespit edilerek suçlunun geldiği yol belirlendi. Yani dedi baron keskin bir alaycılıkla. Bu, Yahudi lambasının çalınması olayının tıpatıp tekrarı. Eğer yargının kabul ettiği ilk görüşü benimsersek, evet. Hala ilk görüşü kabul etmiyor musunuz? İkinci hırsızlık ilk görüş hakkındaki fikrinizi sarsmıyor mu? Doğruluyor bayım. İnanılır değil. Bu geceki saldırının hane dışındaki biri tarafından yapıldığına dair çürütülemez bir kanıtınız var ve Yahudi lambasının hanemizden biri tarafından çalındığı konusunda hala ısrar mı ediyorsunuz? Bu otelde yaşayan biri tarafından. Bunu nasıl izah ediyorsunuz peki? Hiçbir şey izah etmiyorum bayım. Sadece görmüş görünüş itibariyle benzeyen iki olayı ayrı ayrı yargılıyorum. Ve onları birleştiren bağlantıyı arıyorum. Kanaati o kadar sağlam, tavrı o kadar güçlü ve yetkin göründü ki baron kabullenmeye başladı. Olabilir Komser'e haber vereceğiz. Faydasız diye haykırdı İngiliz. Faydasız, o insanlara sadece ihtiyacım olduğu zaman başvuruyorum. Ya silah sesleri? Önemsiz. Arkadaşınız? Arkadaşım sadece yaralandı. Doktorun sessiz kalacağından emin olun. Ben de adaletin bütün gereklerini yerine getiriyorum. İki gün olaysız geçti. Shams görevini titizlikle ve onun varlığına rağmen gözleri önünde gerçekleşen, engelleyemediği bu cüretkar saldırının öfkelendirdiği benliğiyle sürdürdü. Yorulmak nedir bilmeden oteli ve bahçeyi araştırdı. Hizmetçilerle konuştu. Mutfakta ve ahırda uzun uzun kaldı. Ona yol gösterecek hiçbir kanıt bulamadı ama cesaretini yitirmiyordu. Bulacağım diye düşündü. Burada bulacağım. Sarışın kadın vakasındaki gibi maceraya atılmak, bilinmeyen bir yolda bilinmeyen bir amaca yürümek artık söz konusu değil. Bu sefer savaş meydanındayım. Düşman artık sadece erişilemez lüpen değil. Etten ve kemikten yaratılmış ve bu otelin sınırlarında gezinen suç ortağı. En küçük ayrıntıyla işi çözmüş olurum. Yahudi lambası vakası, onun üstün polis dehasını en açık şekilde gösteren vakalardan biri olarak kabul edilebilirdi. Bu şartlar altında müthiş bir beceriyle bulmak zorunda olduğu bu ayrıntıyı ona bir tesadüf sundu. Üçüncü gün öğleden sonra... Bu duvarın üstündeki çocukların ders odası olarak kullanılan bir odaya giriyordu. On giyeti buldu. Kız kardeşlerin en küçüğünü. Makasını arıyordu. ''Biliyor musun?'' dedi kız. ''Geçen gece aldığın kağıtlardan ben de yapıyorum.'' ''Geçen gece?'' ''Evet yemekten sonra. Üzerinde şeritler olan bir kağıt adım, bir telgraf. Onlardan ben de yapıyorum.'' Kız çıktı. Başka biri için bu laflar bir çocuğun anlamsız tepkisinden başka bir şey ifade etmezdi. Charles dahi konuşmayı dikkatsizce dinlemiş ve teftişine devam etmişti. Ama çocuğun ettiği son cümle onu birden sarstı ve aniden çocuğun arkasından koştu. Kızı merdivenin başında yakaladı ve şöyle dedi: "Sen de mi kağıtlara şeritler yapıştırıyorsun?" Ongiet çok gururlu bir şekilde: "Evet, kelimeleri kesiyorum ve yapıştırıyorum." dedi. "Bu küçük oyunu sana kim gösterdi?" Matmazel dadım. "Bunu o kadar çok yaptığını gördüm ki gazetelerden kelimeleri alıyor ve onları yapıştırıyor. Onlarla ne yapıyor peki? Gönderdiği telgraflar ve mektuplar. Herlock Holmes bu sırdan tuhaf bir şekilde etkilenerek ve bu çıkarımlardan bir sonuç elde etmeye kendini zorlayarak ders odasına geri döndü. Şöminenin üzerinde bir paket gazete vardı. Onları açtı. Gerçekten de düzenli ve özenli bir şekilde kesilen eksik kelime grupları ve satırlar gördü. Kendisinden önce veya sonra gelen kelimeleri okuması eksik kelimelerin Ongiyet tarafından makasla rastgele kesildiğini anlamasına yetti. Gazete tomarlarının arasında Matvazelin kendi kestiği bir gazetede olabilirdi ama bundan nasıl emin olabilirdi? İçgüdüsel olarak Herlock masaya yığılmış ders kitaplarına sonra da raflarda duran diğer kitaplara baktı. Birden mutluluktan çığlık attı. Rafların bir köşesinde yığılan eski defterlerin altında çocuklar için bir albüm buldu. Resimlerle süslenmiş bir alfabeydi ve bu albümün sayfalarının birinde bir boşluk vardı. Kontrol etti. Bu haftanın günlerini öğreten bir cetveldi. Pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi eksikti ve Yahudi lambasının çalınması cumartesi gecesinde gerçekleşmişti. Herlock küçük kalp sıkışmasını hissetti. Bu çarpıntı ona en açık şekilde bulmacanın düğümüne dokunduğunu söylerdi. Gerçekle kucaklaşmanın verdiği kesinlik duygusu onu asla aldatmazdı. Heyecanlı ve kendinden emin bir şekilde aceleyle albüme baktı. Biraz ileride onu başka bir sürpriz bekliyordu. Bu, büyük harflerden oluşan ve sayıların bulunduğu satırla devam eden birleşmiş bir sayfaydı. Harflerden dokuzu ve sayıların üçü dikkatli bir şekilde alınmıştı. Scholm's Onları defterine sırasını bozmadan not etti. Vay canına diye mırıldandı. İlk bakışta pek bir anlam çıkmıyor. Bu harfleri karıştırarak hepsini deneyerek bir, iki veya üç kelime tamamlanabilir miydi? Boşuna denedi. Tek bir çözüm yolu kalmıştı. Bu yol kaleminin altında sürekli beliriyordu. Zamanla ona doğru gözüktü. Bir o kadar da iyiydi çünkü olayların mantığına uygundu ve genel durumla bağdaşıyordu. Albümün her sayfasında, her harfin tek bir defa kullanılmasından dolayı muhtemelen, hatta kesinlikle tamamlanmamış kelimeler söz konusuydu. Ve bu kelimeler başka sayfalardan alınan harflerle tamamlanıyordu. Bu şartlar altında hatasız bir şekilde bilmece şöyle gözüküyordu. R-E-P-O-N-D-Z-C-H-237 İlk kelime açıktı. G-PONT Bir E harfi eksikti. Çünkü o harf daha önce kullanıldığı için artık kullanılamazdı. İkinci tamamlanmamış kelime ise 237 numarasıyla birlikte tabii ki göndericinin mektup alıcısına verdiği adresten ibaretti. Cumartesi gününü kesinleştirmeyi teklif ediyordu ve sonra CH 237 adresine bir cevap isteniyordu. Yahut CH 237 post restant formülüydü veya CH'de tamamlanmamış bir kelimeydi. Sholmes albümü inceledi. Sonraki sayfalarda başka bir kesik yoktu. O zaman yeni bir emre kadar mevcut açıklamaya tutunmak gerekiyordu. Bu eğlenceli değil mi? 17 geri gelmişti. Sholmes cevapladı. Evet eğlenceli. Yalnız başka kağıdın yok mu? Veya yapıştırabileceğim önceden kesilmiş kağıtlar? Kağıtlar mı yok. Hem sonra matmazel bundan mutlu olmaz. Mademoiselle, beni zaten azarladı. Niye? Çünkü size bazı şeyler söyledim. Bana sevdiğimiz insanlar hakkında asla konuşmamak gerektiğini söyledi. Kesinlikle haklısın. Onget, bu onaydan memnun olmuş gibiydi. O kadar memnundu ki, ince, bezden bir çanta uzattı. Çanta, elbisesine iğnelenmişti. Birkaç kumaş, üç düğme, iki şeker parçası ve nihayetinde bir kağıt parçası uzattı şu an ise. Al, sana yine de vereceğim. Bir taksi numarasıydı bu. 8279 numaralı. Bu numara nereden geliyor? Cüzdanından düştü. Ne zaman? Pazar, ayinde. Yardım için para toplarken. Mükemmel. Şimdi sana azarlanmamanın yolunu öğreteceğim. Matmazel'e beni gördüğünü söyleme. Sholmes, Baron'u bulmaya gitti ve onu açık bir şekilde Matmazel hakkında sorguladı. Baron irkildi. Alice Demun, Böyle mi düşünüyorsunuz? Bu imkansız. Ne zamandan beri size hizmet ediyor? Sadece bir senedir ama bu kadar sakin ve bu kadar güven duyduğum başka bir insan tanımıyorum. Nasıl oluyor da onu hala görmedim? İki gündür yoktu. Şimdi gelince arkadaşınızın başucunda beklemek istedi. Bir hasta bakıcının tüm özelliklerine sahip, tatlı, nazik, Bay Wilson halinden memnun gözüküyordu. Ah, dedi Shorms, eski dostunun durumunu öğrenmeyi pek önemsiyordu. Düşündü ve bilgi almaya devam etti. Matmazel pazar günü dışarı çıktı mı? Hırsızlığın ertesi gününde mi? Evet. Baron karısını çağırdı ve aynı soruyu ona sordu. Kadın cevapladı. Matmazel her zamanki gibi saat 11'deki ayine gitmek için çocuklarla birlikte çıktı. Öncesinde? Öncesinde mi? Hayır. Daha doğrusu... Bu hırsızlıktan dolayı allak bullaktım. Yine de önceki gün pazar sabahı çıkmak için benden izin istediğini hatırlıyorum. Paris'e gelen bir kuzenini ayaküstü görmek içindi galiba. Ama ondan şüphelendiğinizi sanmıyorum. Değil mi? Kesinlikle hayır. Yine de onu görmek istiyorum. Wilson'ın odasına kadar çıktı. Gri kumaştan uzun elbiseli, hemşire gibi giyinmiş bir kadın hastanın üzerine eğilmiş ona su vermekteydi. Arkasını döndüğünde Sholmes, Noh karının önünde onu durdurmaya çalışan genç kızı tanıdı. Aralarında en ufak bir açıklama dahi geçmedi. Alice Temun tatlı bir şekilde ciddi ve sevimli gözleriyle hiçbir sıkıntı belirtisi olmadan güldü. İngiliz konuşmak istedi. Birkaç ece geveleyip sustu. Sonra işine geri döndü. Sholmes'ün gözlerinin önünde rahatça arkasına döndü ve işine devam etti. Şişelerin yerini değiştirdi, bandajları serdi ve sardı. Sonra yeniden Schorms'e o samimi tebessümünü yöneltti. Schorms topukları üzerinde döndü. Aşağı indi. Avluda duran Baydam Bleval'in otomobilini gözüne kestirdi. Otomobile atladı ve Lüvelva'ya çocuğun verdiği taksi makbuzunda adresi olan araba deposuna götürmesini istedi. 8279 numaralı arabayı pazar sabahı süren arabacı tükke Orada olmayınca otomobili geri gönderdi ve arabacının nöbet saatine kadar bekledi. Arabacı Düpke gerçekten de Monsu Parkı civarında siyah giyimli, kocaman bir menekşe taşıyan ve oldukça rahatsız gözüken genç bir kadın aldığını anlattı. Bir paket taşıyor muydu? Evet oldukça uzun bir paket. Onu nereye götürdünüz? Tegna Caddesi'ne, San Feglina Meydanı'nın köşesine. Orada 10 dakika kadar kaldı. Sonra Monsu Parkı'na geri döndük. Tekne Caddesi'ndeki evi hatırlayabilir misiniz? Tanrım sizi oraya götürmem mi gerekiyor? Biraz sonra beni önce o fevgar rıhtımına numara 36'ya götürün. Emniyet Müdürlüğü'ne girer girmez baş müfettiş Ganimart'la karşılaşma şansı oldu. Bay Ganimart müsait misiniz? Mesele lüpense hayır. Mesele Lüpen. Yerimden oynamıyorum o zaman. Ama nasıl pes mi ediyorsunuz? İmkansızın karşısında pes ediyorum. Böyle adil olmayan, alt edilmekten emin olduğumuz bir mücadeleden bitkinim. Bu alçakça, çok saçma, istediğiniz her şey umurumda değil. Lüpen bizden daha güçlü, er ya da geç bunu kabullenmekten başka seçenek yok. Bunu kabul etmiyorum. Size de diğerleri gibi kabul ettirir. Pekala, bu gösteri sizi memnun etme şerefinden eksik kalarak da devam edebilir.'' ''Ah bu doğru'' dedi Ganimar saflıkla. ''Yeterince sopa yemediğinize göre gidelim.'' İkisi birden arabaya atladılar. Emirlerine istinaden arabacı evin biraz önünde... Caddenin öbür tarafında küçük teraslı bir kafede defne ve kara yemişlerin arasında oturdular. Hava kararmaya başlıyordu. ''Garson'' diye seslendi Shorms. ''Kalem var mı?'' Yazdı ve garsonu tekrar çağırarak ''Bu mektubu karşı evin kapıcısına götürün.'' Kapıcı garaj çatısının altında sigara içen kasketli adam. Kapıcı yanlarına koştu ve Ganimart baş sıfatını reddedince Sholmes adama pazar sabahı siyah giyimli bir kadının gelip gelmediğini sordu. Siyah giyimli mi? Evet, saat 9'a doğru, ikinci kata çıkan kadın. Onu sık sık görüyor musunuz? Hayır, bir süredir artık görmüyorum. Son 15 gündür neredeyse her gün görüyordum. Pazardan beri. Bugünü saymazsam sadece bir defa. ''Nasıl yani? Geldi mi?'' ''Burada.'' ''Burada mı?'' ''Aşağı yukarı on dakika oldu. Arabası her zamanki gibi Sanfengdina meydanında bekliyor. Onunla kapıda karşılaştım.'' ''İkinci katta oturanlar kim peki?'' ''İki kişi oturuyor. Bir terzi matmazel longe ve eşyalı iki oda tutarak bir aydan beri Bigeson adı altında yaşayan bir bey.'' ''Neden adı altında diyorsunuz?'' ''Ben bunun takma bir isim olduğunu düşünüyorum. Temizliğini karım yapıyor.'' Aynı baş harfleri taşıyan iki gömleği bile yok. Nasıl yaşıyor? Neredeyse dışarıda. Üç günden beri evine uğramıyor. Cumartesiyi pazara bağlayan akşam eve gelmiş miydi? Durun bir düşüneyim. Evet cumartesi akşamı geldi ama dışarı çıkmadı. Nasıl bir adam? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok değişken. Uzun, kısa, şişman, ince, kumral, sarışın. Onu hiçbir zaman tanıyamadım. Ganimart ve Sholmes birbirlerine baktılar. ''Bu o'' diye mırıldandı müfettiş. ''Bu tam da o.'' Eski polise bir an sıkıntı geldi. Bu sıkıntı yumruklarının esnemesi ve sıkılmasından belliydi. Schoen's kendine daha hakim olmasına rağmen bir kalp daralması duydu. ''Dikkat'' dedi kapıcı. ''İşte genç kadın.'' Matmazel gerçekten de kapı eşiğinde göründü. Meydana geçiyordu. ''Ve işte Bay Bigesson.'' ''Bay Bigesson hangisi?'' ''Kolunun altında bir paket olan.'' Ama genç kadınla ilgilenmiyor. Kadın arabasına tek başına gidiyor. Ah tabii onları asla birlikte görmedim. Polis ve dedektif aceleyle kalktılar. Sokak lambalarının parıltısında Lüpen'i ayırt ettiler. Meydanın ters tarafına doğru uzaklaşıyordu. Kimi takip etmeyi tercih edersiniz diye sordu Ganimart. Lüpen'i tanrım o büyük av. O zaman ben de matmazeli takip edeyim diye teklif etti Ganimart. Hayır hayır dedi İngilizce heyecanla açık etmek istemiyordu hanımefendiyi nerede bulacağımı biliyorum beni yalnız bırakmayın araya mesafe koyarak yayaların anlık kalabalıklarını ve dükkanları siper ederek lüpeni takip etmeye koyuldular takip kolaydı zira arkasına bakmıyordu ve hızlı gidiyordu sağ bacağında hafif bir aksama vardı o kadar belli belirsizdi ki bunu fark etmek için bir gözlemcinin eğitimli gözü gerekirdi ganimart konuştu Topal taklidi yapıyor. Devam etti. Adamımıza çullanmak için iki yahut üç polis toplayabilseydik. Onu kaybetme riskini göze alıyoruz. Ama hiçbir polis tekne girişinden önce gözükmedi. Tahkimatlar aşılmıştı. Artık en ufak bir yardım dahi beklememeliydiler. Ayrılalım dedi Shorms. Burası ıssız. Victor Hugo bulvarındaydı. İkisi de bir kaldırıma geçti. Ve ağaç sıraları hizasında yürüdüler. Lupen sola dönüp sen boyunca ilerleyene kadar 20 dakika böyle devam ettiler. Orada Lupen'in nehir kıyısına indiğini gördüler. Hareketlerini onlara açık etmeden birkaç saniye orada kaldı. Sonra rıhtıma tekrar çıktı ve yürüyerek geri döndü. Sholmes ve Ganimard bir parmakla yapıştılar. Lupen onların önünden geçti. Artık bir paketi yoktu. O uzaklaşırken bir şahıs bir evin duvarının köşesinden uzaklaştı ve ağaçların arasına daldı. Holmes alçak sesle konuştu. Bu adam da onu takip ediyor gibi. Evet, onu giderken gördüğümde de öyle düşündüm. Av tekrar başladı ama bu şahsın varlığı yüzünden karışıktı. Lupen aynı yola gitti. Ten tekne girişini tekrar geçti ve saint anttaki eve geri döndü. Kapıcı kapıyı kapatırken Ganimart karşısına çıktı. Onu gördünüz değil mi? Evet, merdiven gazını söndürüyordum. Kapısının sürgüsünü çekti. Yanında kimse var mı? Kimse. Hiçbir hizmetçi yok. Burada asla yemek yemez. Servis merdiveni var mı? Hayır. Ganimart, Schorms'e şöyle dedi. En kolayı siz demo sokağındaki komiseri ararken ben bizzat lüpenin kapısına dikileyim. Size bir parola vereceğim. Schorms karşı çıktı. Ya bu esnada kaçarsa? Ben dururken mi? Birebir dövüş onunla adil değil. Yine de hanesine zorla giremem. Buna hakkım yok. Bilhassa gece vakti. Şolms omuz silkti. Lüpen'i tutuklarsanız yöntemleriniz hakkında kimse kafanızı ütülemez. Zaten ne var? Sadece zili çalmak söz konusu. Ne olacağını göreceğiz. Yukarı çıktılar. Çift kanatlı bir kapı sahanlığın sonunda duruyordu. Ganimar zili çaldı. Çıt yok. Tekrar çaldı. Kimse yok. Girelim diye fısıldadı Şonuz. Evet hadi. Ancak kararsız bir ifadeyle hareketsiz kaldılar. Kesin bir şey yapma esnasında tereddüt eden insanlar gibi harekete geçmeye çekiniyorlardı. Ve Arsene orada olması onlara imkansız geliyordu. Onlara bu kadar yakın, tek yumrukta yıkılacak bu kırılgan tahta kapının arkasında. İkisi de bu şeytani kişiliğin, Kendini bu denli aptalca yakalatmayacağını kabul etmek için Lüpen'i fazla iyi tanıyorlardı. Hayır hayır, bin defa hayır artık orada değildi. Komşu evlerden, çatılardan, daha önce uygun bir şekilde hazırlanan bir yoldan kaçmış olmalıydı. Ve bir kez daha Lüpen'in sadece gölgesine sarılacaklardı. Ürperdiler. Belli belirsiz bir ses kapının öte yanından geldi. Sessizliği biraz kırmış gibiydi. İkisi de, Lupin'in orada olduğunu kesin bir şekilde düşündüler. Oradaydı. Onları ayıran sadece ince bir tahta parçasıydı ve Lüpen onları dinliyor, onları işitiyordu. Ne yapılmalıydı? Durum traşikti. Eski tüfek olmalarına ve soğukkanlı duruşlarına rağmen ikisini de o denli bir heyecan alt üst ediyordu ki kalp atışlarını duyduklarını sanıyorlardı. Ganimard göz ucuyla bakarak Shorms'i yokladı. Sonra şiddetli bir şekilde yumruk atarak kapının kanadını sarstı şimdi bir ayak sesi artık kendini gizlemeye çalışmayan bir ses duyuldu Ganymart kapıyı sarstı dayanılamaz bir hamle ile şorms omzuyla kapıya vurdu İkisi de hücuma başladı bir anda durdular komşu odadan bir el silah sesi geldi sonra bir silah sesi daha ve yere düşen bir bedenin gürültüsü içeri girdiklerinde yerde yatan bir adam gördüler Yüzü şömine mermerine dönüktü. Kasıldı. Tabancası elinden kaydı. Ganimar eğildi ve ölünün yüzünü çevirdi. Kan yüzünü örtüyor, iki geniş yaradan akıyordu. Biri yanağında, diğeri ise şakağındaydı. Tanınamaz halde, diye söylendi. ''Tanrım'' dedi Shorms. ''Bu o değil.'' ''Nasıl biliyorsunuz, incelemediniz bile.'' İngiliz sırıttı. ''Arsen Lupe'nin kendini öldürecek bir adam olduğunu mu düşünüyorsunuz?'' Yine de dışarıdayken Lüpen olduğunu sandık. Öyle sandık çünkü buna inanmak istedik. Bu adam bizi tedirgin etti. O zaman ortaklarından biri. Onun ortakları da intihar etmez. O zaman kim? Cesedi araştırdılar. Bir cebinde Herlock boş bir cüzdan. Ötekinde ise birkaç altın buldu. Ne iç çamaşırlarında ne de giysilerinde bir işaret vardı. Sandıkların içinde bir büyük sandık ve iki valiz... Kıyafetlerden başka bir şey yoktu. Şöminenin üzerinde bir paket gazete duruyordu. Ganimart gazeteleri açtı. Hepsi Yahudi lambasının çalınmasıyla ilgiliydi. Bir saat sonra Ganimart ve Schoems geri dönerken onların müdahalesinin bu garip insana intihardan başka yol bırakmadığını bilmiyorlardı. Kimdi bu adam? Neden kendini öldürmüştü? Yahudi lambası vakasıyla nasıl bir bağlantısı vardı? Gezintisinin ortasında onu kim takip etmişti? Hepsi birbirinden karmaşık bir yığın soru, birçok gizem vardı. Herlock Sholmes oldukça keyifsiz bir halde yattı. Uyandığında şunu içeren bir not aldı. Arsen Lupin sizi Sir trajik ölümünün bir parçası yapma şerefine nail oldu ve sizden onun 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek cenaze törenine katılmanızı rica ediyor. Hizmet ve defin giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. Arsene Lupe'nin mektubunu havada sallayarak Wilson'a ''Görüyorsunuz eski dostum'' diyordu Sharmes. ''Bu macerada beni çileden çıkaran bu şeytani adamın gözünü her zaman üzerimde hissetmem. Hiçbir düşüncem ondan kaçmıyor. Zamanlaması mükemmel bir oyunda daha üstün bir iradenin isteği üzerine oradan oraya giden ve konuşan bütün adımları ayarlı bir aktör gibi hissediyorum kendimi.'' Anlıyor musunuz Wilson? Wilson, 40-41 derece arasında gidip gelen bir ateşle uyuyor olmasaydı, Sholmes'ün söylediklerini kesinlikle anlardı. Ama Wilson'ın söylediklerini duyup duymaması Sholmes için pek bir önem arz etmiyordu. Cesaretimi kırmamak için bütün gücümü toplamam ve bütün kaynaklarımı kullanmam gerekiyor. Neyse ki bu küçük muziplikler ve söylenen pek çok iğneli söz beni diri tutuyor. Yatıştırıcı iğnenin ateşine, Örtülen benliğimin yarasına rağmen her zaman şunu söyleyebilirim. Keyfine bak adamım. Yoksa neredeyse kendine ihanet edeceksin. Çünkü Wilson nihayetinde bana gönderdiği ilk mektupla ve küçük ongiye telkin ettiği fikirle Alice Demunla olan gizli ortaklığını bana söyleyen nüben Bu ayrıntıyı unutuyorsunuz eski dostum. Odada gürültülü adımlarla eski dostumu uyandırma pahasına dolanıyordu. Sonunda o kadar da kötü gitmiyor. Yürüdüğüm yollar biraz karanlık ama doğru yolu bulmaya başlıyorum. Öncelikle Sir sona odaklanacağım. Ganimart'la Sen kıyısında randevumuz var. sonun paketini attığı yerde. Oradaki adamın ne iş çevirdiğini de anlayacağız. Geriye kalan Alice Demun ve benim aramda oynanması gereken bir oyun. Rakibin kolları her tarafa uzanıyor değil mi Wilson? Çok geçmeden albümdeki cümlenin yani C ve H harflerinin ne anlama geldiğini bulacağımı düşünmüyor musunuz? Zira her şey orada yatıyor. Aynı anda mademoiselle içeri girdi ve taşkın hareketlerle konuşan Sholmes'ü görerek kibarca uyardı. Bay Sholmes, hastamı uyandırırsanız size kızacağım. Onu rahatsız etmeniz iyi değil. Doktor tam olarak dinlenmesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Tek kelime söylemeden kadını seyrede aldı. İlk günkü gibi kadının tarif edilemez sakinliğinden şaşkındı. Niye bana bakıyorsunuz Bay Schoenst? Bir şey mi var? Ama evet, her zaman gizli bir düşünceniz varmış gibi. Hangisi? Rica ederim cevap verin. Onu açık yüzüyle, masum gözleriyle, gülen ağzıyla ve görüntüsüyle uyum içinde olan hareketleriyle, bitiştirdiği elleri ve hafifçe öne eğilen gövdesiyle sorguluyordu. Kadından o kadar baflık seziliyordu ki İngiliz buna öfkeleniyordu. Kadına yaklaştı ve alçak sesle, Big e son, dün gece kendini öldürdü, dedi. Kadın söyleneni anlamamış gibi tekrarladı. Big e son dün gece kendini öldürdü. Aslında kadının yüzünde hiçbir çelişki, hiçbir yalan söyleme çabası yoktu. Uyarılmıştınız, dedi Shorms kızgınlıkla. Yoksa hiç olmazsa ürperirdiniz. Ah, sandığımdan daha güçlüsünüz ama bunu neden saklıyorsunuz? Az önce yandaki masaya bıraktığı albümü aldı ve kesilen sayfayı açarak sordu. Yahudi lambası çalınmadan dört gün önce Bigeson'a gönderdiğiniz pusulanın asıl içeriğini anlamam için eksik harflerin hangi sırada dizilmesi gerektiğini bana söyleyebilir misiniz? Hangi sırada mı? Bigeson mu? Yahudi lambasının çalınması mı? Kelimeleri sanki bir anlam çıkarmak için yavaşça tekrarlıyordu. Şohem stiretti. Evet, işte kullanılan harfler bu kağıt parçasında. Bigeson'a ne söylüyordunuz? Kullanılan harfler Bigeson'a söylediklerim. Kadın birdenbire güldü. ''Yeter, şimdi anlıyorum. Suç ortağı benim. Yahudi lambasını çalan ve kendini öldüren Bay Bigeson adında biri var. Ben de bu beyefendinin arkadaşıyım. Ah, bu ne kadar da komik.'' <gülüyor> ''O zaman, Tekne Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında dün gece kiminle buluştunuz? Kiminle mi buluştum? Terzim'le. Matmazel Longi. Terzim ve arkadaşım Bay Bigeson aynı kişi mi acaba?'' Her şeye rağmen Schorms tereddüt etti. İnsan her şekle bürünebilir, kendini değiştirebilir, her duyguyu verebilir. Dehşet, mutluluk, endişe hepsi. Ama ilgisizlik, mutlu ve tasasız bir gülüş taklit edilemez. Yine de devam etti Schorms. ''Son bir sözüm var. Neden geçen gece Nohgarında önüme çıktınız? Neden bu olayla ilgilenmeden acilen dönmem için bana yalvardınız?'' ''Çok meraklısınız Bay Schorms.'' Diye her zamanki en doğal haliyle gülerek cevapladı. ''Ceza olarak hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Dahası ben eczaneye giderken hastayla siz ilgileneceksiniz. Bir reçete var, hadi ben kaçtım.'' Çıktı. ''Kazıklandım.'' diye söylendi şu an. ''Ondan bir şey öğrenmemekle kalmadım. Üstüne bir de elimi açık ettim.'' Mavi Akut vakasını ve Clotilde destanje yaptığı sorguyu hatırladı. Sarışın kadın da aynı rahatlıkla ona karşı koymamış mıydı? Kendini yeniden, Arsene Lupin tarafından korunan, doğrudan emrinde olan ve en büyük tehlikenin endişesi içinde bile şaşırtıcı bir şekilde sakin kalan bu kadınlardan birinin karşısında bulmamış mıydı? ''Scholmes, Scholmes!'' Onu çağıran Wilson'a yaklaştı ve eğildi. ''Neyin var eski dostum, acımı çekiyorsun?'' Wilson konuşmaya mecali olmadan, Sadece dudaklarını kımıldattı. Sonunda büyük bir çaba göstererek fısıldadı. ''Hayır, Sholmes suçlu bu kadın değil. Onun olması imkansız.'' ''Ne zırvalıyorsunuz? Onun suç ortağı olduğunu bizzat ben söylüyorum ben. Sadece Lupin tarafından yetiştirilen ve yerleştirilen bir ahmak karşısında kafam çalışmıyor. Ve o kadar aptalca davranıyorum ki. Şimdi albüm hikayesini biliyor. Sizinle bahse girerim.'' Bir saat içinde Lüpen de bunu öğrenmiş olur. Bir saatten önce mi? Ne söylüyorum? Ama hemen eczane, reçete, hepsi yalan. Hızla çıktı. Mesina caddesine indi. Eczaneye giren matmazeli gözetlemeye başladı. Kadın on dakika sonra ilaç şişeleriyle ve beyaz kağıda sarılmış başka bir şişeyle belirdi. Ama caddeye çıkarken onu takip eden bir adama yanaştı. Adamın kasketi elindeydi. Sadaka istermiş gibi yılışık bir havası vardı. Kadın adamın önünde durdu, ona sadaka verdi ve yoluna devam etti. Adamla konuştu, diye söylendi İngiliz. Kesinlikten ziyade bu bir sezgiydi. Pek kuvvetli bir sezgi, böylece taktik değiştirirdi. Genç kadını bırakarak sa sahte dilencinin peşine düştü. Biri ötekinin arkasında San Fegdinand meydanına geldiler ve adam Bigeson'un evi etrafında ara sıra gözlerini ikinci kata dikerek eve giren insanları gözetleyerek uzun müddet dolaştı. Bir saat sonra Nöyye'ye giden bir tramvayın ikinci katına oturdu. Sholm's de aynı şekilde tramvaya bindi ve bu şahsın arkasına biraz uzağa gazetesinin açık sayfaları tarafından saklanan bir adamın yanına oturdu. Tahkimatta gazete indi, Sholm's Ganymardı gördü ve Ganimard sahte dilenciği göstererek Sholm's'ün kulağına, ''Bu bizim dün geceki adam, Bigeson'u takip eden, bir saat önce meydanda geziniyordu.'' dedi. ''Bigeson'dan haber var mı?'' diye sordu Shams. ''Evet, bu sabah evine bir mektup geldi.'' ''Bu sabah mı?'' ''O zaman mektup dün postalandı. Gönderici Bigeson'un öldüğünü bilmeden önce.'' ''Kesinlikle, mektup sorgu yargıcının elinde. Ama ne yazdığını hatırlıyorum.'' Hiçbir takdirde uzlaşmak istemiyor, hepsini istiyor. İkinci davada olduğu gibi ilkini de istiyor. Yoksa harekete geçer ve imza yok diye ekledi Ganimart. Gördüğünüz gibi bunlar işimize hiç yaramayacak birkaç satır. Size hiç katılmıyorum Bay Ganimart. Sizin aksinize bana oldukça ilginç geldi. Tanrım neden peki? Kişisel bazı sebeplerden dolayı diye cevapladı Shorms. Meslektaşına karşı takındığı patavatsızlıkla. Tramvay Chateau Sokağı'nda son durakta durdu. Adam indi ve sakin bir şekilde gitti. Şu Shoemes onu takip ediyordu. Adama o kadar yakındı ki. Ganimard korktu. Arkasına dönerse yanarız. Şimdi dönmez. Nasıl biliyorsunuz? Bu adam Arsene Lupe'nin adamlarından biri. Lupe'nin bir adamı böyle elleri cepte gidiyorsa bu iki şeyi kanıtlar. Birincisi takip edildiğini biliyor. İkincisi hiçbir şeyden korkmuyor. Yine de ona bu kadar yakın olmayalım. Bir dakikadan az sürede elimizden kaçmaması için yeterince yakın değil. Kendinden çok emin. Göreceğiz, göreceğiz. Bana hava atıyorsunuz. Orada kafenin kapısında bisikletli iki polis var. Eğer onları çağırmayı ve bu şahsın üzerine göndermeyi istersem elimizden nasıl kaçacağını merak ediyorum doğrusu. Bu ihtimal adamı telaşlandırıyor gibi durmuyor. Polisleri bizzat kendisi çağıracak. da laf. Diye söylendi Ganimart. Cesur bir adam. Adam gerçekten polisler bisikletlerine binmek üzereyken onlara yaklaştı. Onlara birkaç şey söyledi. Ve sonra aniden kafe duvarına yaslanmış üçüncü bir bisiklete atlayarak iki polisle birlikte hızla uzaklaştı. İngiliz kahkahayla güldü. Ne? Tahmin etmiştim değil mi? Bir, iki, üç. Kaçırıldı. Kimin tarafından? İki meslektaşınız tarafından Bay Ganimard. Ah, arsan Lüpen işini biliyor. Emrinde bisikletli polisler var. Söylediğim gibi adamımız fazla rahattı. Ne yani? diye aykırdı Ganimard. İncinmişti. Ne yapmak gerekir? Gülmesi kolay. Hadi hadi kızmayın. İntikamımızı alacağız. Şimdilik bize destek lazım. Folenfant beni Nüi Caddesi'nin sonunda bekliyor. Güzel. Geçerken onu da alın ve bana katılın. Sholmes, bisiklet izlerini takip ederken Ganimard uzaklaştı. İki bisikletinde lastikleri çizgili olduğu için izler yolun tozunda gayet açıktı. Sholmes, hemen izlerin sen kıyısına vardığını ve üç adamın da önceki gün Biggesto'nun gittiği tarafa yöneldiğini anladı. Böylece Ganimard'la birlikte saklanmış olduğu parmaklığa kadar geldi ve biraz uzakta lastik izlerinin birbirine karıştığını gördü. Bu, ona burada mola verildiğini kanıtladı. Karşısında sen nehrine uzayan, ucunda eski bir kayık bağlı olan küçük bir burun vardı. Bir son paketini oraya bırakmış. Daha ziyade atmış olmalıydı. Sholmes bayırdan indi ve kıyıda çok hafif inişler olduğunu gördü. Nehir suyu da alacaktı. Böylece paketi bulması çok kolay olacaktı. Tabii üç adam ondan önce davranmazsa. Hayır hayır dedi kendi kendine. Vakitleri olmadı. Olsa olsa bir çeyrek saat... Yine de neden buradan geçtiler? Kayıkta bir balıkçı oturtmuştu. Sholmes ona sordu. Bisikletli üç adam gördünüz mü? Balıkçı hayır işareti yaptı. İngiliz diretti. Evet üç adam az önce iki adım ötenizde durdular. Balıkçı oltasını kolunun altına aldı. Cebinden bir defter çıkardı. Ve sayfalardan birine bir şeyler yazdı. Sayfayı kopararak Sholmes'e uzattı. İngiliz'i derin bir ürperti sardı. Bir bakışta elinde tuttuğu sayfanın ortasında albümden kopardığı harfleri görmüştü. Parlak bir güneş nehrin üzerindeydi. Balıkçı hasır şapkasının geniş siperliği altında güneşten korunarak işine devam etti. Ceketi ve yeleği katlanmış şekilde yanındaydı. Oltasının mantarı dalgalarda yüzerken dikkatlice balık tutuyordu. Bir dakika geçti. Törene benzeyen korkunç bir sessizliğin kuşattığı bir dakika... O mu diye düşündü şunuz, neredeyse ağrı veren bir kaygıyla. İşin aslını anlayarak konuştu. Bu o. En ufak bir telaş belirtisi göstermeden, hiçbir şeyden korkmadan sadece o böyle durabilir. Zaten başka kim albüm meselesini bilebilir ki? Alice ulağıyla ona haber verdi. İngiliz bir anda elinin tabancasının kabzasına gittiğini hissetti. Gözleri bu şahsın sırtına, ensesinin biraz altına kenetlenmişti. Bir hareketle bu dram sonlanabilirdi. Bu dolandırıcının hayatı sefil bir şekilde sona erebilirdi. Balıkçı hareket etmedi. Shorms vahşi bir istekle ateş etmek ve artık bu işi bitirme arzusuyla öfkeyle silahını kavradı. Ama aynı anda karakterine ters gelen bir hareketin korkusunu duydu. Onu kesinlikle öldürecekti. Bu iş bitecekti. Ah diye düşündü. Ayağa kalksa, kendini korusa... ''Yoksa onun için pek yazık. Bir saniye daha ve ateş ediyorum.'' Ama bir adım gürültüsüne başını çevirdi. Müfettişler eşliğinde gelen ganimardı gördü. Fikir değiştirerek yeni bir hamle yaptı. Bir sıçrayışta kayığa sıçradı. Adamın üstüne atıldı. Onu belinden kavradı ama bu şiddetli sıçrayış yüzünden kayığın palamarı kopmuştu. İkisi de kayığın dibinde yuvarlandı. ''Ya sonra?'' diye aykırdı lüpen. Karşı koymaya çalışarak bu neyi kanıtlıyor? Birimiz ötekine gücünü kabul ettirirse kayık çok ilerlemiş olacak. İki ahmak gibi kalacağız. İki kürek suya düştü. Kayık rotasından ayrıldı. Kıyıdan haykırışlar geliyordu. Ama lüpen konuşmaya devam ediyordu. Hikayeler hikayeler efendim. Aklınızı mı kaçırdınız? Bu yaşta böyle aptallıklar. Sizin gibi koca bir çocuk hem de. Bu çok kaba. Kurtulmayı başardı. Öfkeden kuduran Sholms her şeyi göze alarak elini cebine attı ve bir küfür savurdu. Lüpen silahını almıştı. O zaman Lüpen ardından atılırken dizleri üzerinde eğilerek küreklerden birini sahile gitmek için almaya çalıştı. Olacak olmayacak diyordu Lüpen. Zaten hiçbir önemi yok. Küreğiniz varsa onu kullanmanızı engelleyeceğim. Siz de öyle yapacaksınız. Ama işte hayatta bir şeyler için çabalıyoruz. Hiçbir sebebi olmadan, zira her zaman talih veriyor kararı. Buyurun, görüyorsunuz işte talih. Yaşlı Lüpen için işler yolunda gidiyor. Zafer, akıntı benden yana. Kayık gerçekten de uzaklaşmaya başladı. Gardınızı alın, diye bağırdı Lüpen. Kıyıda biri bir silah doğrultuyordu. Kafasını eğdi. Bir patlama duyuldu. Yakınlarına biraz su sıçradı. Lüpen güldü. Tanrı beni affetsin, bu arkadaşım Ganimard. Ama yaptığınız çok kötü Ganimart. Meşru müdafada bulunan birine ateş etmeye hakkınız yok. Bu zavallı arsen size bütün görevlerinizi unutturacak kadar mı yapıyor? Peki, güzel, işte tekrar başlıyor. Ama şanssız, aziz dostumu vuracaksınız. Gövdesini şu an ise siper etti ve kayıkta ayağa dikilerek Ganimart'a şöyle dedi. İyi, şimdi rahatım. Buraya nişan alın Ganimart. Tam kalbime. Daha yukarı, sola. Olmadı kötü beceriksiz seni. Bir atış daha. Ama titriyorsunuz Ganymard. Ne soğukkanlılık ama. 1 2 3 ateş. Başarısız. Tanrım, devlet size tabanca diye çocuk oyuncağı mı veriyor? Uzun, ağır, yası bir tabanca çıkardı ve nişan almadan ateş etti. Müfettiş elini şapkasına götürdü. Bir kurşun şapkayı delmişti. Buna ne diyorsunuz Ganymard? Ah! ''İşte bu gerçek bir silah. Selamlar beyefendiler. Bu asil arkadaşım, efendim Herlock Sholmes'e ait.'' Bar gücüyle silahı Ganimard'ın ayaklarına attı. Sholmes kendini gülmekten ve hayranlık duymaktan alıkoyamıyordu. Nasıl bir yaşama sevinciydi, nasıl da genç ve kendiliğinden gelen bir neşeydi, nasıl da eğleniyor gibiydi. Tehlikenin heyecanı onda fiziksel bir mutluluk yaratıyor denilebilirdi.'' Ve sanki bu olağanüstü adamın varlığının tehlike arayarak eğlenmek ve büyülemek dışında başka amacı yoktu. Nehrin her tarafından insanlar toplanıyordu. Ve Ganimard'la adamları akıntının yavaşça açık denize sürüklediği kayığı takip ediyorlardı. Bu kaçınılmaz bir yakalamaydı. Matematikti. İtiraf edin efendim diye haykırdı Lüpen İngiliz'e dönerek. Yerinizi Transval'in bütün altınları karşılığında bile vermezdiniz. Çünkü en önden izliyorsunuz. Ama ilkin ve her şeyden önce ön söz. Sonra bir anda beşinci sahneye atlayacağız. Arsen Lüpe'nin yakalanmasına veya kaçışına. O halde Aziz Efendim size soracak bir sorum var. Cevabınızda belirsizlik olmasın diye sizden evet ya da hayır şeklinde cevap vermeniz için yalvarıyorum. Bu olayla ilgilenmekten vazgeçin. ''Bana verdiğiniz zararı onarmak için hala zamanım var.'' ''Daha sonra bunu yapamam. Anlaşıldı mı?'' ''Hayır.'' Lüpenin bedeni kasıldı. Bu inadın onu sinirlendirdiği çıktı Devam etti. ''Israr ediyorum. Hatta kendimden çok sizin için ısrar ediyorum. Çünkü bu meseleye karıştığı için pişman olacak ilk kişi kesinlikle siz olacaksınız. Son bir defa evet mi hayır mı?'' ''Hayır.'' Lüpen çömeldi. Dipteki tahtalardan birine oturdu. Birkaç dakika boyunca Shoms'un anlamadığı bir iş yaptı. Sonra ayağa kalktı. İngiliz'in yanına oturarak şu şekilde konuştu. Efendim, sanıyorum ki bu nehrin kıyısına aynı sebep için geldik. Bir kez sonun kurtulduğu şeyi bulmak için. Değil mi? Kendi adıma birkaç arkadaşa randevu vermiştim ve arkadaşlarım sizin gelişinizi söylediğinde baştan sağma kıyafetlerimin gösterdiği gibi sen nehrinin derinliklerinde bir keşif yapmaktaydım. Ayrıca size itiraf ediyorum ki soruşturmanızın ilerleyişinden her saat haberdar olduğum için gelişiniz beni şaşırtmadı. Bu çok kolay. Mugilo sokakında ne olursa olsun beni ilgilendiren en küçük şüpheli olayda bile bir telefonla hemen haberdar oluyorum. Anlarsınız ki bu şartlar altında Durdu. Çıkardığı tahta şimdi yükseliyordu. Her yandan kayığın içine su sızıyordu. Hayaksi Nasıl ilerledim bilmiyorum ama bu eski kayın altında bir delik olduğunu düşünmek için çok sebebim var. Korkuyor mısınız efendim? Sholmes omuz silkti. Lüpen konuşmaya devam etti. O zaman anlarsınız ki bu şartlar altında sizin var gücünüzle savaşmak isteğinizi önceden bilerek ki ben savaştan kaçınmak için çabalıyordum. Sizi sonu belli bir oyuna sokmak benim için daha hoştu. Çünkü bütün kozlar elimde. Karşılaşmamıza mümkün olan en büyük önemi arz etmek istedim. Yenilginizi tüm dünya bilsin diye ve başka bir kozon kontesi yahut başka bir baron bana karşı sizin yardımınızı istemesin diye. Dikkatinizi diğerlerine değil bana verin aziz efendim. Tekrar durdu ve ellerini dürbün gibi yaparak kıyılara baktı. Vay canına! Süper bir kano kiralamışlar. Gerçek bir savaş gemisi. İşte kürek çekenler. Beş dakikaya kadar yanımızda olacaklar ve ben kaybolacağım. Bay Scholmes, size bir tavsiye. Üzerime gelin, beni bağlayın ve beni ülkemin adaletine teslim edin. Bu plan hoşunuza gider mi? Eğer batmazsak tabii. Her halükarda yapabileceğimiz tek şey vasiyetimizi hazırlamak. Buna ne diyorsunuz? Göz göze geldiler. Scholmes bu sefer Lupe'nin hamlesini anladı. Kayığın altını denmişti ve su yükseliyordu. Su botlarının tabanına kadar geldi. Ayaklarını kapladı. Hiç kıpırdamadılar. Su ayak bileklerine geldi. İngiliz tütününü çıkardı. Bir sigara sarıp yaktı. Lüpen devam etti. Mütevazı itirafımın size olan hürmetim karşısındaki güçsüzlüğünü görmüyor musunuz aziz efendim? Bu sizin karşınızda eğilmem ve sadece zaferin bana ait olduğu savaşları kabul etmem demek. Meydanını kendim seçmediğim savaşlardan kaçınayım diye. Bu şömsün beni korkudan tek düşman olduğunu kabul etmek demek. Ve yolumdan çekilmedikçe endişelendiğimi söylemeliyim. İşte aziz efendim, madem ki kader sizinle konuşma şerefini bana sundu, söylemek istediklerimin hepsi bunlardı. Tek bir şeyden pişmanım. Bu konuşma ayaklarımız banyo yaparken gerçekleşti. Durum ciddiyetten yoksun, itiraf ediyorum. Ayak banyosu mu diyordum? Daha ziyade vücut banyosu. Su... Oturdukları banka kadar çıkmıştı ve kayık giderek batıyordu. Sholms ağır ağırbaşlıydı. Sigarası dudaklarının arasında, gökyüzünün seyrine dalmış görünüyordu. Ne olursa olsun tehlikeyle çevrelenmiş, kalabalıkla kuşatılmış, polis sürüleri tarafından sıkıştırılmış olmasına rağmen güzel mizahını korumaya baş korumayı başaran bu adam karşısında ne olursa olsun en ufak bir huzursuzluk belirtisi göstermeye razı olamazdı. İkisi de bu önemsizlikler karşısında endişe duyulur mu der gibiydi. Her gün nehirde boğulmuyorlar mıydı? Bu olaylar dikkat eder miydi? Biri gevezelik ediyordu, öteki düş kuruyordu. İkisi de kibirlerinin aldığı büyük yarayı aynı maske altında saklıyordu. Bir dakika daha geçti, batacaklardı. İşin özü diye özetledi Lüben. Adaletin şampiyonları gelmeden mi yoksa geldikten sonra mı batacağımız... ''Hepsi orada. Çünkü batıp batmayacağımız sorusunu sormak artık gereksiz.'' ''Efendim, resmi vasiyetlerime hazırlama zamanı geldi. Tüm varlığımı İngiliz vatandaşı Herlock Holmes'e bırakıyorum. Onun sorumluluğunda.'' ''Ama tanrım, adaletin şampiyonları hızla ilerliyorlar. Ah cesur insanlar, onları görmek güzel. Kürek darbeleri ne kadar da gösterişsiz.'' ''Buyur, onbaşı Follenfant bu siz misiniz?'' ''Bravo.'' ''Savaş gemisi fikri çok güzel. Sizi üstlerinize tavsiye edeceğim 15. Fall Enfant. Madalya arzu etmez miydiniz?'' ''Anlaşıldı. Hallolmuş bilin. Ya arkadaşınız Duisi nerede? Nehrin sol yakasında yüzlerce yerlinin ortasında değil mi? Olur da batmaktan kurtulursam şehrin sol yakasında Duisi ve yerlileri yahut sağ yakasında Ganimard ve Nüye adamları tarafından yakalanırım. Üzücü bir ikilem.'' Bir anda ters akıntıya kapıldılar. Kayık ters döndü ve Sholmes kürek yerlerine tutunmak zorunda kaldı. ''Efendim'' dedi Lüpen. ''Size ceketinizi çıkarmanız için yalvarırım. Böyle rahat yüzemezsiniz. Hayır mı? Kabul etmiyor musunuz? O zaman ben de ceketimi giyerim.'' Ceketini üstüne geçirdi. Sholmes'ün ceketi gibi sıkıca ilikleyip içecekti. ''Nasıl da kaba bir adamsınız. Böyle bir olayda inat etmeniz pek yazık.'' Hele bütün gücünüzü verdiğiniz bir olayda ama boşuna. Gerçekten güzel dehanızı ziyan ediyorsunuz. ''Bay Lupe'n'' dedi an. sonunda sessizliğini bozarak. ''Çok fazla konuşuyorsunuz. Densizliğinizin ve güveninizin aşırılığından sık sık hata yapıyorsunuz. Bu sayede az evvel aradığım bilgiyi bana sundunuz. Nasıl bilgi arıyordunuz ve bana söylemiyor muydunuz?'' ''Kimseye ihtiyacım yok.'' Üç saat sonra bilmecenin şifresini bay ve Bayan ple vale vereceğim. İşte kanıt. Cümlesini bitirmedim. Kayık bir anda ikisini birden sürükleyerek battı ve aynı anda su yüzüne çıktı. Kasası havaya dönüktü. İki yakada da büyük çığlıklar koptu. Sonra kaygı verici bir sessizlik ve bir anda yeniden haykırışlar duyuldu. Batan iki adamdan biri göründü. Herlock Shams'tu bu. Şahane bir yüzücüydü. Geniş kulaçlarla Follenfant'ın kanosuna yüzdü. ''Mert adamsınız Bay Sholmes'' diye kükredi onbaşı. ''Buradayız. Kendinizi yormayın. Onunla sonra ilgileneceğiz. Onu yakalayacağız. Hadi biraz gayret Bay Sholmes. Şu halatı tutun.'' İngiliz ona uzatılan halatı tuttu. Ama güverteye yatırmanırken biri arkasından ona sesleniyordu. ''Bilmecenin şifresi Aziz Efendim.'' ''Tanrım evet, ona sahip olacaksınız. Önceden bunu bilmemeniz beni şaşırtıyor. Ya sonra ne olacak? Size ne yararı dokunacak? Sadece savaş sizin için yenilgiyle sonuçlanmış olacak.'' Arsen Lüpen az evvel tahtalarına tutunup nutuk çekerek tırmandığı kayık kasasının sırtında şimdi rahatça oturmuş bir töreni andıran hareketlerle dinleyicisini ikna etmeyi umuyormuş gibi konuşmasına devam ediyordu. ''Bunu iyi anlayın sevgili azizim. ''Yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Kendinizi bir beyefendinin acınası durumunda bulunacaksınız.'' Folenfant ekledi. ''Teslim olun, Lüpen. Tanrım, onbaşı Follenfant. Ancak tehlike içindeyken teslim olunur. Ayrıca en ufak bir tehlikede olduğuma inanmış gibi durmuyorsunuz.'' ''Son defa söylüyorum, Lüpen. Teslim olmanızı emrediyorum.'' ''Onbaşı Follenfant. Beni öldürmeye hiç niyetiniz yok. Olsa olsa yaralamak istersiniz.'' Kaçacağımdan o kadar korkuyorsunuz ki. Yanlışlıkla bana vereceğiniz yara ölümcül olursa peki. Vicdan azabınızı, mutsuzluğunuzu bir düşünün. Zehirlenmiş yaşlılığınızı. Silah ateşlendi. Lüpen sendeledi. Bir an kayık enkazının üzerine tutuldu. Sonra bıraktı ve gözden kayboldu. Bu olaylar olduğunda saat tam 3'tü Herlock Sholmes söylediği gibi saat tam altıda çok kısa bir pantolonla, çok dar bir ceketle, kafasında kasketiyle ve belinde ipek bir kuşak olan oduncu gömleğiyle o sokağındaki bu duvara girdi. Sonra bay ve bayan damp onlarla görüşmek istediğini bildirdi. Onu uzun adımlarla volta atarken buldular. Sholmes onlara bu tuhaf görünüşüyle o kadar komik geldi ki gülmelerini zor bastırdılar. Düşünceli bir halde sırtını kamburlaştırarak bir otomat gibi pencereden kapıya, kapıdan pencereye her defasında aynı sayıda adım atarak ve aynı yönde dönerek gidip geliyordu. Durdu. Bir biblo aldı. Mekanik hareketlerle onu inceledi. Sonra dolanmaya devam etti. Sonunda karı kocanın önünde dikilerek onlara sordu. Matmazel burada mı? Evet çocuklarla bahçede. Bay Baron bu son görüşmemize Matmazel demununda da katılmasını rica ediyorum. Katılması şart mı? Biraz sabırlı olun bayım. Mümkün olan en yalın şekilde göstereceğim kanıtlarla birlikte gerçek açıkça ortaya çıkacak. Peki madem, Suzan'la sen istiyor musun? Bayan Damp-Leovel ayağa kalktı ve neredeyse hemen Alistemun'la geri döndü. Matmazel her zamanki halinden biraz daha solgundu. Ayakta durdu. Neden çağrıldığını bile sormadan bir masaya yaslandı. Sholmes onu görmemiş gibi davrandı. Kafasını bir anda barona çevirerek hiçbir cevap hakkı bırakmayan bir tonda şöyle dedi. ''Günler süren soruşturmamdan sonra bayım, bazı kanıtların ben görmeyeyim diye değiştirilmesine rağmen size ilk anda söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Yahudi lambası bu otelde yaşayan biri tarafından çalındı. Suçlunun ismi nedir?'' ''Onu tanıyorum.'' ''Peki ya kanıtlarınız?'' ''Tanıklık edecek yeterince kanıtım var. Kanıtlanması yeterli olmaz.'' Bize hala onun geri getirilmemesi Yahudi lambasının mı? O bende. Opal kolye, yakut süslü kutu. Opal kolye, yakut süslü kutu. Kısaca sizden ikinci olayda çalınan her şey bende. Scholz, zaferini biraz kuru bir şekilde ilan ettiği bu tiyatro sahnelerini seviyordu. Gerçekten de hem baron hem de karısı şaşırmış gözüküyordu. Ve söyleyeceklerini merak ederek sessizce onu dinliyorlardı. Bu onun için övgülerin en güzeliydi. Sonra üç gün boyunca yaptıklarını en ufak ayrıntılarıyla anlattı. Albümü bulmasından, kesilen harflerle bir kağıt üzerine yazılan cümleden bahsetti. Devamında Yeso'nun Sen kıyısına gönderilişini, bu hırsızın intiharını ve son olarak Lupe'nle savaşını, kayığın batışını ve Lupe'nin kayboluşunu söyledi. Bitirdiğinde Baron alçak sesle konuştu. Bize suçlunun ismini söylemenizden başka bir şey kalmadı. Kimi suçluyorsunuz? Bu harfleri alfabe'den kesen ve bu yolla Lüpen'le iletişime geçen kişiyi suçluyorum. Arsen Lüpen'in ortağını nasıl biliyorsunuz? Lüpen'in bizzat kendisinden. Nemli ve buruşuk bir kağıt uzattı. Bu Lüpen'in kayıkta üzerine bir şeyler yazarak defterinden kopardığı sayfaydı. Dikkatinizi çekerim diye ekledi şu an. Memnuniyetle, onu bana bu yaprağı vermeye hiçbir şey zorlamıyordu ama sonuç olarak elime geçti. Onun için küçük bir muziplik işi çözmemi sağladı. İşi çözmenizi sağladı, dedi baron. Yine bir şey anlamıyorum. Sholmes, kurşun kalemiyle harflerin ve sayıların üzerinden geçti. Yani, dedi baron, bu bize sizin gösterdiğiniz satır. Hayır, bu satırı her yönde evirip çevirdiğinizde ilk bakışta, tıpkı benim gördüğüm gibi ilk gösterdiğime benzemediğini fark edeceksiniz. Nasıl? İki harf daha var E ve O harfleri. Gerçekten de öyle fark etmemiştim. Cevaplayın kelimesinin dışında kalan C ve H harflerine odaklanın. Mümkün olan tek kelimenin eko olduğunu göreceksiniz. Bu ne anlama geliyor? EKO de France, Müfen'in gazetesi, resmi yayın organı, ilanlarını verdiği yer. Eko de France'da 237 numaralı küçük yazışma sütununda cevaplayın. O kadar zamandır aradığım bilmecenin şifresi buydu ve Lupe bunu bana nezaketle verdi. Eko de France bürolarından geliyorum. Peki ne buldunuz? Arsene Lupe'nin ve ortağının bütün yazışmalarının hikayesini ayrıntılı bir şekilde buldum. 1. Arsene Lüpen, kadın yalvarır. 542 Açıklamaları bekleyin. 3. Onun tarafından kaçırıldı. Düşman kayıp. 4. Adresi yazın, araştıracağım. 5. Mugillo. 6. Saat 3'te parkta, karanfiller. 7. 237. Anlaşıldı, cumartesi, pazar. Buna ayrıntılı bir hikaye mi diyorsunuz, diye haykırdı baron. Tanrım evet, biraz dikkat ederseniz benimle aynı görüşte olursunuz. Öncelikle 540'a imza atan kadın, Arsen Lüpen'in yardımı için yalvarıyor. Arsene Lüpen de açıklama istiyor. Kadın, düşman tarafından kaçırıldığını, yardım edilmezse yitip gideceğini söylüyor ki, bu düşman elbette bir gez Lüpen dikkat ediyor. Tanımadığı bu kadınla yüz yüze gelmekte tereddüt ediyor. Adresi istiyor ve araştırma yapıyor. Kadın 4 gün boyunca tereddüt ediyor. Tarihlere bakın. Sonunda bir sonunda dayatmaları ve tehditleri yüzünden sıkışarak sokağının ismini veriyor. Mugillo. Ertesi gün, Arsène Lupin saat 3'te Monsu Parkı'nda olacağını bildiriyor. Ve bu tanımadığı kadından işaret olarak bir buket karanfil taşımasını söylüyor. İşte oradan sonra yazışmada 8 günlük bir kesinti var. Arsène Lupin ve kadın gazete yoluyla yazışmak zorunda kalmıyorlar. Ya görüşüyorlar ya da doğrudan birbirlerine yazıyorlar. Plan bir sonun taleplerine göre hazırlanmış. Kadın Yahudi lambasını çalacak. Geriye günü seçmek kalıyor. Kadın tedbiri elden bırakmadan kesip yapıştırdığı kelimelerle iletişime geçiyor. Cumartesi gününe karar veriyor ve ekliyor. Eko 237'de cevaplayın. Lüpen anlaşıldığını yazıyor ve ayrıca pazar sabahı parkta olacağını ekliyor. Pazar sabahı hırsızlık gerçekleşmiş oluyor. Hakikaten taşlar yerine oturuyor diye onayladı baron. Hikaye tamamlandı. Şöns devam etti. Hırsızlık oldu. Kadın pazar sabahı çıkıyor. Lupen'e ne yaptığını söylüyor. Bir gece sonra Yahudi lambasını veriyor. Olan biten Lupen'in düşündüğü gibi geçiyor. Adli birimler açık bir pencereyle topraktaki dört çukurla, balkondaki iki sıyrıkla kandırılmış olarak dışarıdan birinin çaldığını düşünüyorlar. Böylece kadın rahatlıyor. Olabilir, dedi baron. Bu açıklamanın çok mantıklı olduğunu kabul ediyorum. Ama ikinci hırsızlık... ikincisini de ilki tetikledi. Gazeteler Yahudi lambasının nasıl çalındığını anlatınca biri haneye tecavüz ederek çalınmamış eşyaları çalma fikrine kapılmış olacak. Bu sefer sahte bir hırsızlık olmuyor. Gerçek bir hırsızlık oluyor. Anlaşıldı. Bu Lüpen olmalı. Hayır. Lüpen böyle aptalca hareket etmez. Lüpen bir Evet ya da bir hayır için insanlara ateş etmez. O zaman kim? Şüphesiz ki Bigeson, şantaj yaptığı kadından habersizce buraya giren, kovaladığım ve benim zavallı Wilson'umu yaralayan kişi Bigeson. Bundan emin misiniz? Kesinlikle. Bigeson'un ortaklarından biri ona dün yazdı. İntiharından önce. Bu mektup lüpenle bu ortak arasındaki çalınan tüm eşyaları otel'e geri getirmek üzere üzerine yapılan görüşmeleri kanıtlıyor. Lüfen her şeyi istiyordu. İkinci işten gelenler kadar ilkini, Yahudi lambasını da istiyor. Devamında Bigesson'u takip ediyor. Bigesson dün gece sen kıyısına geldiğinde, Lüpen'in adamlarından biri onu bizimle aynı anda takip ediyordu. Bigesson sen kıyısında ne yapacaktı? Soruşturmamın ilerleyişinden haberdardı. Kim tarafından? Aynı kadın tarafından. Çünkü kadın Yahudi lambası olayını çözersem, onun yaptıklarını da çözeceğimin farkındaydı. Bigeson uyarıyı almış olarak kendisini tehlikeye sokacak her şeyi bir pakette topluyor ve tehlike geçtikten sonra geri alabileceği bir yere atıyor. Dönüşte Ganimart ve benim tarafımdan köşeye sıkıştırılınca, elbette işlediği diğer ağır suçlarda vicdan azabı yaratınca aklını kaybediyor ve intihar ediyor. Pakette ne vardı peki? Yahudi lambası ve biblolar. ''Yani onlar sizde değil mi?'' ''Lüpen kaybolur kaybolmaz beni zorladığı deniz banyosundan istifade ederek bir kez sonun seçtiği yere gittim ve sizden çalınanları çamaşırlara ve bezlere sarılmış halde buldum. İşte bu masanın üzerinde.'' Baron tek kelime etmeden ipleri kesti. Islak bezleri bir hamlede yırttı. Lambayı çıkararak ayağının altındaki civatayı çevirdi. Haznesi üzerine iki eliyle bastırdı. Vidaları çıkardı. Eşit iki parça halinde lambayı açtı. Yakut ve zümrütlerle süslü kimerayı buldu. El değmemişti. Olayların basit açıklamasından ibaret olan ve pek doğal gözüken bu sahnenin bütününe korkunç bir üzüntü veren şey, Schoen's'ün her lafını kesin, doğrudan ve reddedilemez bir şekilde, matmazeli suçlayacak şekilde söylemesi ve Alice Temu'nun etkileyici sessizliğiydi. Birbirine eklenen bu küçük kanıtların uzun ve korkunç birikimi esnasında yüzünde tek bir kas dahi kımıldamamıştı. Ne bir korku ne de bir isyan belirtisi bakışındaki huzuru ve sadeliği bozmuştu. Ne düşünüyordu? Bilhassa cevap vermesi, kendini savunması ve Herlock Sholms'un onu büyük bir hünerle hapsettiği demir halkayı kırması gereken o can alıcı dakikada ne diyecekti? Bu dakika gelip çatmıştı. Ama genç kız susmaya devam ediyordu. ''Konuşun, konuşun hadi.'' diye haykırdı baron. Genç kadın konuşmadı. Baron ısrar etti. ''Tek bir kelime sizi aklayacak. Anlatılanları kabul etmeyen tek bir kelime söyleyin. Size inanacağım.'' Bu kelimeyi söylemedi. Baron öfkeyle odayı dolaştı. Sonra geri geldi. Şölmse dönerek konuştu. ''Hayır bayım, bunun doğru olduğunu kabul edemem.'' Mümkün olmayan suçlar vardı. Anlatılanlar bildiklerimle ve bir seneden beri gördüklerimle tamamen çelişiyor. Elini İngiliz'in omsuna koydu. Ya siz bayım yanılmadığınızdan kesinlikle ama kesinlikle emin misiniz? Schorms ansızın saldırıya uğrayan ve hemen cevap vermesi gereken bir adam gibi tereddüt etti. Yine de gülerek şöyle dedi. Sadece suçladığım insan bu evdeki konumu sayesinde Yahudi lambasında harikulade bir mücevher olduğunu bilebilirdi. ''Buna inanmak istemiyorum.'' diye mırıldandı baron. ''Ona sorun.'' Bunu daha önce yapmamasının sebebi genç kıza gerçekten de tamamen güvenmesiydi. Yine de bu gerçekten artık kaçamazdı. Kıza yaklaştı gözlerine bakarak sordu. ''Bunu yapan siz misiniz matmazel? Mücevheri alan siz misiniz? Arsene Lüpen'le konuşan ve suçu tasarlayan siz misiniz?'' ''Benim.'' diye cevapladı. ''Bu mümkün olabilir mi?'' diye homurdandı baron. ''Buna asla inanmazdım. Şüphe duyacağım son insan sizsiniz. Bunu nasıl yaptınız?'' Bay Şolms'ün söylediği gibi yaptım. Cumartesi pazara bağlayan akşam bu duvara indim. Lambayı aldım ve sabah onu götürdüm. ''O adama'' dedi. ''Ama hayır'' diye itiraz etti baron. ''Söylediğiniz şey kabul edilemez.'' ''Kabul edilemez mi? Neden?'' Çünkü sabah bu duvarın kapısının sürgüyle kapalı olduğunu gördüm. Kadın kızardı, sarsıldı. Nasihat istermişçesine, Sholmes'e baktı. Sholmes, baronun itirazından biraz sonra Alice Damon'un utanmasından sarsılmışa benziyordu. Söyleyecek hiçbir şeyi yok muydu? Sholmes'ün Yahudi lambasının çalınması üzerine yaptığı soruşturmayı onaylayan itirafları yok muydu? Yoksa bu itiraflarda olaylardan çıkan sonuçlarını Yerle bireden bir yalan mı saklanıyordu? Baron devam etti. Bu kapı kapalıydı. Evvelsi gün sürgüyü nasıl kapattıysam öyle bulduğundan eminim. Söylediğiniz gibi bu kapıdan geçtiyseniz, içeriden sürgüyü size açacak ya da bu duvarda ya da bizim odamızda birinin olması gerekir. Ancak bu iki odanın içinde kimse yoktu. Ben ve karımdan başka. Sholm's Aniden büzüldü ve kızardığını saklamak için iki eliyle yüzünü kapattı. Bir ışık uzmesi gibi ani bir şey onu çarptı. Gözleri kamaştı. Kendini rahatsız hissetti. Karanlık bir manzarada gecenin bir anda dinmesi gibi her şey açığa çıkıyordu. Alice Demon suçsuzdu. Alice Demon suçsuzdu. Orada gözleri kör eden bir gerçeklik yatıyordu ve ilk günden beri Genç kıza yönelttiği korkunç suçlamadan duyduğu rahatsızlığının nedenini anlıyordu. Şimdi her şeyi açıkça görebiliyordu. Biliyordu. Bir hareketle çürütülemez kanıt ona gözüküyordu. Kafasını kaldırdı. Birkaç saniye elinden gelebildiği kadar doğal bir şekilde gözlerini Bayan levale çevirdi. Solgun hayatın amansız zamanlarında sizi kuşatan beklenmedik bir solgunluktu bu. Saklamaya çalıştığı elleri görünmez bir şekilde titriyordu. Bir saniye daha diye düşündü. Kendini ele veriyor. Kendi hatası yüzünden ortaya çıkan ve bu çifti tehdit eden korkunç tehlikeyi önlemenin hükmedici arzusuyla ikisinin arasına geçti. Barona bakınca benliğinin en uç noktasına kadar ürperdiği gözüküyordu. Işığıyla gözleri kamaştıran gerçek şimdi Bay D'Amplevali aydınlatıyordu. Kocanın kafasında da aynı düşünce dönüp duruyordu. O da artık anlıyordu. Görüyordu. Alice Demon, bu dizginlenemez gerçeği karşı koymaya çalıştı. Haklısınız bayım yanlış söyledim. Aslında buradan girmedim. Holden ve bahçeden geçerek bir merdivenin yardımıyla. Fedakarlığın en has çabası ama yararsız bir çaba. Sözleri yalan kokuyordu. Sesi güven vermiyordu. Bu hassas kadının duru gözleri ve samimi tavrı artık yoktu. Başını öne eğdi. Yenilmişti. Sessizlik gaddardı. Bayan D'Ampleval bekliyordu. Yüzü solgundu. Derisi heyecan ve endişeden gerilmişti. Baron hala çırpınıyor gibiydi. Sanki mutluluğunun çöküşüne inanmak istemiyordu. Sonunda kekeledi. ''Konuş, açıkla. Sana söyleyecek bir şeyim yok zavallı adam.'' dedi kadın. Çok kısık bir sesle ve yüzü acıdan kasılarak ''O zaman matmazel.'' Matmazel beni kurtardı. Fedakarlığı ve şefkati yüzünden. Suçlamayı kabul ediyordu. ''Neden kurtardı seni? Kimden? O adamdan.'' ''Bir sondan mı?'' ''Evet, tehditlerine maruz kalan bendim. Onu bir arkadaşımın evinde tanıdım. Onu dinleme deliliğinde bulundum. Affetmeni gerektirecek bir şey olmadı. Yine de ona iki mektup yazdım. ''Onları göreceksin.'' Fiyatı vererek satın aldım. Nasıl olduğunu biliyorsun. Ah, bana merhamet et. O kadar ağladım ki. Sensin, sensin Suzanna. sıkı yumruklarını kaldırdı. Ona saldırmaya, onu öldürmeye hazırdı. Ama kolları düştü. Tekrar fısıldadı. Sensin Suzanna, sen. Bu mümkün mü? İç parçalayıcı küçük cümlelerle dokunaklı ve sıradan macerasını, adamın alçaklığı karşısında uyanışını. Vicdan azabını, endişesini ve Alice'in hayranlık verici idaresini anlattı. Genç kızın, efendisinin umutsuzluğunu tahmin etmesini, itirafı ondan söküp almasını, Lupen'e yazarak, Bigesso'nun pençelerinden onu kurtarmak için bu hırsızlığı düzenlemesini. ''Sensin Susanna'' diye tekrarlıyordu baron. Yerde iki büklüm olmuş vaziyette. ''Bunu nasıl yapabildin?'' Aynı günün akşamında, Galley ve Duvga arasında çalışan Londra isimli gemi durgun suda yavaşça kayıyordu. Gece karanlık ve sessizdi. Sakin bulutlar geminin üstünde dağılıyordu ve ince bir sis örtüsü gemiyi ayın ve yıldızların beyazlığının serildiği sonsuzluktan ayırıyordu. Yolcuların çoğu kameralarına ve salonlara gitti. Yine de bazıları daha cesur olanları güvertede geziyor ya da sallanan geniş sandalyelerin içinde kalın battaniyeler altında uyukluyorlardı. Her tarafta buraların parıltısı görülüyor. Esintinin tatlı sesine karışarak bir törene benzeyen bu büyük sessizlikte yükselmeye cüret eden uğultular duyuluyordu. Yolculardan biri küpeşte de uyumlu adımlarla dolanıyordu. Bankın üzerinde yatan birinin yanında durdu. Ona baktı. Biraz hareket ettiğini görünce ona şöyle dedi. ''Uyuduğunuzu sanıyordum matmazel, Alice.'' ''Hayır Bay Shorns, uyumak istemiyorum, düşünüyorum.'' ''Neyi? Sormamın sizin için bir mahsuru yoksa.'' ''Madame d'amplevali, çok mutsuz olmalı, hayatı mahvoldu.'' Ah hayır.'' dedi Shorns canlılıkla. ''Hatası affedilmeyen hatalardan değil.'' ''Baron bu zor durumu tamamen unutamayacak ama biz çıkarken daha şimdiden bakışları yumuşamıştı.'' ''Belki de ama unutmak zaman alacak ve madame acı çekiyor.'' Onu çok mu seviyorsunuz? Çok. Korkudan titrerken gülmemi, size bakarken gözlerimi kaçırmamı sağlayan o. Onu terk etmekten mi mutsuzsunuz? Hem de çok. Ne akrabam var ne de arkadaşlarım. Sadece o. Arkadaşlarınız olacak, dedi İngiliz. Bu kederden allak bullak oluyordu. Size söz veriyorum. İlişkilerim var, nüfuzlu bir insanım. Sizi temin ederim ki durumunuzdan pişmanlık duymayacaksınız. Belki de ama bayan Damp-Lavelle artık yanımda olmayacak. Başka bir şey söylemediler. Herlock Sholmes güvertede iki ya da üç tur daha attı. Sonra seyahat arkadaşının yanına yerleşti. Siz perdesi dağılıyor, bulutlar parçalanıyor, yıldızlar parıldıyordu. Sholmes piposunu Macfellan'ın ucundan tutup doldurdu. Ama dört kibrit çakmasına rağmen tutuşturmayı başaramadı. Başka kibriti olmadığı için ayağa kalktı ve birkaç adım ötede oturan beyefendiye sordu. Ateşinizi alabilir miyim lütfen? Beyefendi kibrit kutusunu açtı ve birini çaktı. Kibrit hemen tutuştu. Sholms kibritin ışığında. arsen Lüpen'i tanıdı. İngiliz belli belirsiz bir şekilde yarım adım geriye atmasaydı Lüpen güvertede olduğunu Sholms'ün bildiğini sanacaktı. Ama Schörms kendini hakim olarak çok doğal bir rahatlıkla elini rakibine uzattı. ''Her zaman sıhhatiniz yerindedir umarım Bay Lupen. ''Bravo!'' diye haykırdı Lupen. Kendisi bile böyle bir etkileyiciliğin karşısında hayranlıktan çığlık attı. ''Bravo mu niye?'' ''Nasıl niye?'' ''Kara sene batmasından sonra beni karşınızda bir hayalet gibi görüyorsunuz. Kibirden bir kibir mucizesinden ki bütün İngilizlerde var.'' ''Şaşkınlığınızı belli eden en ufak bir hareketiniz, en ufak bir lafınız yok.'' ''Hakikaten, tekrar ediyorum, bravo, bu hayranlık verici.'' ''Hayranlık verici değil, sizin kayıktan düşerken on başının mermisiyle vurulmadığınızı ve bilerek düştüğünüzü gayet iyi fark ettim.'' ''Bana ne olduğunu bilmeden mi ayrıldınız?'' ''Size ne olduğunu mu?'' ''Bunu biliyordum, 500 kişi bir kilometrelik alanda nehrin iki yakasını tutuyordu.'' Ölümden döndüğünüz zaman yakalanmanız kesindi. Yine de buradayım işte. Bay Lüpen, dünyada beni şaşırtamayan iki adam var. Önce ben, sonra siz. Barış sağlanmıştı. Evet, şu an Lüpen'e karşı teşebbüslerinde başarılı olmasa da, Lüpen hiçbir zaman yakalanmayacak tek düşmanı olarak kalsa da, en azından o müthiş direnciyle mavi akutu bulduğu gibi Yahudi lambasını da buldu. Belki de bu seferki sonuç o kadar parlak değildi. Bilhassa toplumun gözünde. Zira Schorms, Yahudi lambasının hangi şartlar altında bulunduğu konusunda susmak ve suçlunun kim olduğunu saklamak zorundaydı. Ama karşı karşıya Lüpen'den Schorms'e, polisten hırsıza tam bir eşitlik söz konusuydu. Ne yenen vardı ne yenilen. Her biri eşit bir zaferden bahsedebilirdi. O zaman silahlarını bırakmış gerçek değerlerini bilen iki kibar düşman gibi sohbet ettiler. Sholms'ün isteği üzerine Lüpen kaçışını anlattı. Bunu kaçış olarak adlandırabilirsek tabi. O kadar kolaydı ki. Arkadaşlarım bana göz kulak oluyordu. Zira Yahudi lambasını sudan çıkarmak için randevumuz vardı. Ayrıca kayığın ters dönmüş kasası altında yarım saat geçirdikten sonra Follenfant ve adamlarının nehir boyunca cesedimi aramasından istifade ederek enkazın üzerine çıktım. Arkadaşlarıma da hız tekneleriyle geçerken 500 meraklı'nın, Ganimard'ın ve Polenfant'ın şaşkın bakışları arasında beni almak kalmıştım. ''Çok güzel.'' diye haykırdı Schoems. ''Hepsi hallolmuş. Peki şimdi İngiltere'de ne yapacaksınız?'' bazı hesapları düzenleyeceğim. Unutuyordum. Baydam Leval. her şeyi biliyor. Ah benim aziz efendim size ne demiştim? Zarar şimdi onarılamaz derecede. İstediğim gibi hareket etmeme izin verseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Bir ya da iki gün sonra bir gez sondan Yahudi lambasını ve bibloları alarak onları imblevallere gönderecektim ve bu iki kibar insan birbiriyle barış içinde yaşayacaklardı. Bunun yerine ''Bunun yerine'' diye sırıttı Şölms. Oyun kartlarını karıştırdım ve koruduğunuz bir ailenin bağrına fitne tohumu ektim. ''Tanrım evet koruyordum. Her zaman çalmak, kandırmak ve kötülük yapmak zorunda değilim. İyilikte mi yapıyorsunuz? Vakit bulunca hem sonra bu beni eğlendiriyor. Bizi ilgilendiren macera içinde benim yardım eden ve kurtaran melek, sizin de umutsuzluk ve gözyaşı dağından kötü melek olmanızı pek komik buluyorum.'' gözyaşlarımı diye itiraz etti İngiliz. Kesinlikle. İmpleval ailesi yıkıldı ve Alistemun ağlıyor. Orada daha fazla kalamazdı. Ganimart ne yaptığını er geç öğrenecekti. Onu öğrendikten sonra da bayan Dampleval'e kadar gidecekti. Size kesinlikle katılıyorum efendim ama bu kimin hatası? İki adam karşı karşıya geçtiler. Sholm's Tınısı hafifçe değişen bir sesle Lüpene şöyle dedi. Bu beyefendilerin kim olduğunu biliyor musunuz? Gemi kaptanını tanıdığımı sanıyorum. Diğeri bilmiyorum. Bay Astingille ve bu beyefendi İngiltere'de Bay Dudoy'nin sizin emniyet amirinizin konumuna sahip. Ah, ne büyük bir şans! Beni tanıştırma nezaketinde bulunur muydunuz, Bay Dudoy, iyi arkadaşlarımdan biri. Aynısını Bay Astingille için de söylemekten mutlu olurum. İki beyefendi tekrar göründü. ''Ya teklifinizi derhal kabul edersen Bay Lüpen?'' dedi Sholm's ayağa kalkarken. Arsene Lüpen'in bileğini tuttu. Demirden bir el gibi sıkıyordu. ''Bu kadar sıkmanın ne alemi var efendim. Sizi takip etmeye hazırdım.'' Sholm's'ün onu çekmesine hiç direnmeden izin veriyordu. İki beyefendi uzaklaşmaktaydı. Sholm's adımlarını hızlandırdı. Tırnakları Lüpen'in derisine batıyordu. ''Hadi hadi.'' Dedi boğuk bir ses ve her şeyi yoluna koymanın ateşli acelesiyle. ''Hadi daha hızlı olun.'' Sonra hemen durdu. Alice Temun onları takip etmişti. ''Ne yapıyorsunuz matmazel? Bu faydasız gelmeyin.'' Lüpen cevap verdi. ''Matmazel'in kendi arzusuyla gelmediğini anlamanızı rica ederim efendim. Sizin bana yaptığınız gibi ben de matmazel'in bileğini benzer bir güçle kavruyorum.'' ''Neden peki?'' ''Nasıl?'' Zira ben de onu takdim etmeyi kesinlikle istiyorum. Yahudi lambası vakasında onun rolü benimkinden daha önemli. Arsene Lüpen'in orta, Bigesso'nun ortağı, aynı şekilde hanımefendisinin rolünü de anlatacaktır ki bu yargının çöker. Bu şekilde siz de iyi niyetinizin, cömertliğinizin sınırlarına ulaşmış olursunuz. İngiliz tutuklusunun bileğini bırakmıştı. Lüpen de matmazeli serbest bıraktı. Birbirlerinin karşısında birkaç saniye hareketsiz kaldılar. Sonra Schoenst bankına gitti ve oturdu. Lüpen ve genç kadın yerlerini aldı. Uzun bir sessizlik onları ayırdı. Sonra lüpen konuştu. ''Görüyorsunuz efendim, ne yaparsak yapalım, asla aynı tarafla olmayacağız. Sizin bir ayağınız çukurda, benim diğer ayağım. Selam verebiliriz, el sıkışabiliriz, biraz sohbet edebiliriz. Ama çukur her zaman orada.'' Siz her zaman dedektif Sherlock Holmes, bense her zaman hırsız Arsène Lupin olacağım. Her zaman Sherlock Holmes biraz kendiliğinden, biraz da yeri geldiği için dedektif içgüdüsüyle hırsızın peşinden koşarak eğer mümkünse onu içeri tıkmayı isteyecek. Ve her zaman Arsène Lupin hırsız ruhuyla mantıklı olarak dedektifin gücünden sıyrılıp mümkünse onunla dalga geçerek yoluna devam edecek. Bu sefer eğer mümkünse Kahkahayı patlattı. Alaycı gaddar ve nefret edilesi bir kahkaydı bu. Sonra bir anda ciddileşerek genç kıza doğru eğildi. Dünyanın öbür ucunda olsan da size ihanet etmeyeceğimden emin olun matmazel. Arsen Lüpen asla ihanet etmez. Bilhassa sevdiklerine ve hayranlık duyduklarına. İzin verirseniz söylemek isterim ki sizin cesur ve saygıdeğer benliğinizi hem seviyorum hem de ona hayranlık duyuyorum. Cüzdanından bir kart vizit çıkardı. İkiye böldü. Yarısını genç kıza uzattı. Aynı heyecanlı ve saygılı tonda konuştu. Eğer Bay an girişimlerinde başarılı olamazsa, kendinizi Lady Strongbrook'a tanıtın ve bu kartı ona takdim edin. Şu iki kelimeyle, sadık hatıra, Lady Strongbrook size bir kız kardeş gibi bağlı olacaktır. Teşekkürler, dedi genç kız. Yarın bu hanıma gideceğim. ''Şimdi efendim'' diye haykırdı Lüpen, görevini yerine getiren bir adamın iç rahatlığıyla. ''Size iyi geceler diliyorum. Bir saatlik daha yolumuz var. Bundan faydalanayım.'' Bütün vücuduyla uzandı. Ellerini başının arkasında çaprazladı. Gökyüzü ayın karşısında açılmıştı. Yıldızların çevresinde, deniz seviyesinde yakamozlar serpiliyordu. Ay suda gözüküyordu. Ve sonsuzluğunda son bulutlar sanki ona aitmiş gibi yok olmaktaydı. Kıyı çizgisi karanlık ufuktan uzaklaştı. Yolcular güverteye çıktılar. Güverte insanla doluydu. Bay Astingill'e Jille. İngiliz polis teşkilatından tanıdığı iki şahsın eşliğinde geçti. Bir bankın üzerinde lüpen uyuyordu.